Seyinatay Kur'an'a göre araştırmalar 5. Sunuş. Şüphesiz bilgi ruhun gıdasıdır. Bu yüzden tıpkı beden için gerekli olan yiyecek maddelerini toptan satan tüccarların yaptığı gibi Sofist de sattığı şeyi övdüğü zaman bizi kandırmaması için dikkatli olmalıyız. Çünkü tüccarlar gerçekten yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu bilmeden ve hiçbir ayrım yapmadan sattıkları bütün malları överler. Malların alıcıları da neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu bilmez. Tıpkı bunun gibi, şehir şehir dolaşarak bilgi satan kimseler de sattıkları bütün malları aynı şekilde övverler. Ama dostum, onların çoğu bu malların insan ruhu üzerinde nasıl bir etki yapacağını gerçekten bilmez. Bu yüzden neyin iyi, neyin kötü olduğunu biliyorsan, protagorasın ya da başka birinin sattığı bir bilgiyi rahatça satın alabilirsin. Ama dostum, neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmiyorsan, o zaman dur ve, en değerli şeyini bir şansı oyununda tehlikeye atma. Çünkü bilgi satın almak, yiyecek ve içecek satın almaktan çok daha tehlikelidir. 1. Platon demek istiyor ki, sözünü dinlediğin kişi dışında onun sözünün doğruluğunu ölçecek bir ölçüm varsa herkesi, şüpheci protagorası da dinle. Buna göre sözünü dinlediğin kişi dışında bir ölçü istiyorsan, bu hususta İslam'ın getirdiği ölçü Kur'an'dır. Kur'an'ın ölçüsü de akıldır. İşte akıl ve Kur'an, ikisi beraber insanın yegane objektif doğruluk ölçüsüdür. Bilindiği gibi protagoras sofistlerin ilkidir. Ona göre ölçü insandır. Var olanların ve var olmayanların ölçüsü insandır. İki bu. İslamda bir takım sufilerin de ilimden kaçmak için kullandıkları ölçüdür. Bu ölçüye göre insan neye doğru diyorsa o doğrudur, neye yanlış diyorsa o yanlıştır. Tasavvufta, tarikatlarda ise ölçü Şeyh Efendidir. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır şeklindeki saçmalık gibi. İşte bu Protagorasın sofist görüşüdür. 3. Bu insanların birbirlerinden ayrıldıkları hususlarda haklı ve haksız olanları birbirinden ayıracak nesnel bir doğruluk ölçüsü olmadığı biçiminde yorumlanır, 4. Platon'un burada anlattığı, gerçek bilginin nasıl, olmadığıdır, bir söze, filan kimsenin sözüdür diye inanılmaması gerektiğini, İster tüccar, ister öğretmen, ister şeyh, ister önder, ister başkan, ister siyasi, ister idareci, ister muhalefet, İster iktidar ve benzerleri olsun, tek başına o kimsenin sözüdür diye herhangi birinin sözünün kendi meseliyle ilgili bile olsa doğruluğuna hükmedilemez. Bir Erich Fromm, Erdem ve Mutluluk, S11. Platon, Protagoras, 10-11, de 314a, b, 2 Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, S77, New York. 1945, Dagobert Derenes, Dic de of Philosophy, S, 257, Amerika, 1961, 3 isamda kullanılan sufilik ile bu sofist ilişkisini ele almak gerekir. 4- Bert Nardrasl, A. Sözün doğruluğunun, söyleyenin dışında nesnel, objektif bir ölçüye göre değerlendirilmesi şarttır. Böyle nesnel bir ölçüsü olmayan sözüm doğruluğuna hükmedilemez. Platon burada doğruluk ölçüsü vermiyor. Neyin nesnel bir doğru olarak değerlendirileceğine dair bir öneri sunuyor ve belli bir ölçek zikretmiyor. Buna şöyle bir cevap vermek mümkündür. Platona göre, doğru bilgiye ulaşmanın ilk yolu, Kişinin öğrendiklerine dışarıdan nesnel bir doğrulama ölçüsü bulmaya çalışması ve şüphelerinin peşinden giderek doğruları aramaya koyulmasıdır. Diğer insanlarla bu objektif ölçüde birleşebileceği için ortak bir doğruya ulaşacaktır. İnsan, bunu aklıyla yapacaktır. O halde kişi aklına başvuracaktır. Ancak, bu noktada tehlikeli olan, Herkesin kendi aklına başvurması halinde, aklını daha önce elde ettiği bilgilere göre düşünmeye zorlaması sonucu aklın serbestçe hüküm verememesi ihtimalidir. Bundan dolayı Platon, kişinin ilk önce aklındaki bilgilerin doğru olup olmadığını sorgulayarak işe başlamasını, doğru bilgiye ulaşmanın en doğru yöntemi olarak görmüştür. Buna göre denebilir ki, Platon saf, önyargısız ve onun işlevi olan düşünceyi doğruluk ölçüsü almıştır. İşte buna İslam düşüncesine göre şöyle cevap verilebilir, Allah insanı yarattı, ona akıl verdi ve bir de peşinden vahiy, Kur'an, gönderdi. İnsan akıl ve, Kur'an ile doğruyu bulacaktır. Bu ikisi de nesnel ölçülerdir. İnsanın bütün bildiklerini, duyduklarını, dinlediklerini bu iki ölçüye vurarak bu iki ölçünün ortak verdiği bilgiyi temel ilke alıp öğrendiklerinin yanlış veya doğru olduğunu bilme imkanı vardır. Kur'an, bunun için vardır. İnsanı akla döndürmek için Kur'an baştan aşağı emir ve önerilerde bulunmaktadır. Buna göre insan, her türlü bilgiyi elde etmekten korkmaz. Akıl hem bilgi üretir, hem de bilgiyi değerlendirir. Kur'an hem aklı destekler, hem de iyiyi ve doğruyu yapmayı teşvik eder ve ödüllendirerek yaptırım sağlar. Akıl dışı çabaların direnme gücünü aşmak ve akıl dışı tutkuların köleliğinden kurtulmak, ancak aklın ve Kur'an'ın ölçüsü ile mümkün olur ve insana yakışan da budur. Kur'an, insanı Ömer'in, Ali'nin, Veli'nin, Said'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in, Esad'ın, Anan'ın, Babanın, atanın fikir ve inanç kölesi olmaktan kurtarmak ve böylece onu şartsız ve ön koşulsuz olarak akla çağırmak için gelmiştir. Kur'an, insanın akla başvurarak kendi hedeflerine ulaşabileceğini söyler. Burada önemli olan insanı akla çağıran Kur'an olduğu için, akıl ona başvurmadan da iş yapmayacağına inanır. Kur'an, aklı özgürce çalışmaya çağırıyor, aklı aklın almayacağı bir şey de önermiyor. O halde, Kur'an'a çağıran da akla çağırıyor, demektir, İkisi birbirinden ayrılmazlar. Bundan dolayı Kur'an'a başvurmayan veya başvurmak istemeyen, Kur'an'ı ben anlamam diyen kimse, bilmeden Kur'an'ı reddediyor, bunda şüphe yok. Kur'an hiç kimseye sen, anlamazsın, git falancaya sor diye kendisinden başka bir doğruluk ölçüsü göstermiyor. Kur'an diyor ki, onların gönülleri vardır onlarla anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler, İşte bunlar hayvanlar gibidir, belki daha da sapkındırlar, 5 bu ayetin karşısında her insan kendini toparlamalı, aklını başına almalı, değil midir, buna göre benim şeyhim, efendim, başkanım şöyle söyledi, ben ona uyarım, demek çok yanlıştır. Bazı alimler böyle söylemeyi şirk saymış ve saymaktadır. Ama insanın bilmediğini gidip birinden öğrenmesi, bütün insanlık tarihi boyunca süregelen bir gelenek ve sünneti beşeriyedir. Bilmediğini öğrenmek ayrı şeydir. Allah'ın sözünü dinlemeyip başkasının sözüne uymak ve doğruluğunu sorgulamadan onu uygulamak ayrı şeydir. Kur'an ayrıca, bilmiyorsanız, bilenlere sorun altı buyruğunu vermek suretiyle insanı bilgi edinmeye teşvik etmiştir. İslam'ın inanç, bilim ve kültür tarihinde şunu tespit etmiş oluyoruz, Hz. peygamberden sonra, dört halifede dahil, öyle yanlışlar yapılmıştır ki, bunların bir kısmı Kur'an'a, büyük bir kısmı daha hadise dayandırılmıştır. İlk üç asırda bu yanlışlar büyük çalkantılara sebep olmuş, bazı büyük sahabenin yaptığı yanlışlar ve verdiği sözden vazgeçmeleri günümüze kadar kanayan yaralar açmıştır. Ancak bu esnada Müslümanlar, istediklerini söyleyebilme imkanına henüz sahip iddiler. 5 Araf 7, 179, 6 Enbiye 21 Yedinci Bu üç asırda çok ham, İşlenmemiş ve bakir olan ilk nesil Müslüman toplumu, İslam düşüncesinde ve teknesinde önceki medeniyetlerden gelen bilim ve kültürleri yoğurup hep yeni bir medeniyet kurmaya muvaffak oldu. Fakat ilk üç asırdan sonra, önceki ve sonraki yanlışlar din oldu. Bu yanlışların düzeltilmesi yoluna gidilmedi ve bu yanlışlar başka yanlışları peşlerine taktı. Böylece 14 asırda yapılan yanlışlar doğruları ezdi geçti. Doğrusu, bu 14 asır içinde doğrular da vardı. İlk 3 asırda doğrular çoğunluktaydı ve söylediği doğruyu yapanlar hakim durumdaydılar. Önemli bir husus, bu dönemde kimin doğru, kimin yanlış söylediğini anlayanların çok olmasıdır. İkinci önemli bir nokta ise, genellikle insanlar doğruyu da yanlışı da bilerek söylüyorlardı. Ama ilk 3 asırdan sonra herkes hep doğru söylediğine ve yaptığına inanmaya başladı. Böylece yanlışlar doğru inançlar olarak söylendi ve kitaplara geçti. Herkesin doğruluk ölçüsü, şeyhi veya hocası oldu. Hiç kimse bir doğruluk ölçüsü aramaya gitmedi. Çünkü sorgulamayı, şüphe etmeyi küfür ve dinden çıkmasaydılar. Böylece Müslümanlar dar boğaza girdi. Bugün Müslümanlar, en eski medeniyetlerin ve kendi medeniyetlerinin, dünyanın en verimli yeraltı ve yerüstü nimetleriyle dolu topraklarında oturdukları halde, en geri milletler düzeyinde, karınları aç, birbirinin kuyusunu kazarak ve düşmanlarına öncülük ederek yaşamaktadırlar. İlk asırdaki Müslümanlar doğruyu söylediklerinde onu uygulamaya özen gösteriyorlardı. Yalan söylediklerinde de ondan sakınmaya çalışıyorlardı. Üç asırdan sonra, giderek bayağılaşarak, Tersine çalıştılar ve hala çalışıyorlar. Doğru olarak kabul ettiklerini yapmamaya ve yanlış kabul ettiklerini yapmaya önem veriyorlar. Bu çok dejenere olmuş ahlaki tutum hala bütün hızıyla sürüyor. Bu 14 asır boyunca din haline gelen ve gelmeyen yanlışlardan kurtulma imkanı vardır. İşte zaten Kur'an'da bunun için Allah tarafından korunmaya alınmıştır. Her çıkmazda insanoğlu ona başvursun doğrudan saptığı noktaları düzeltsin, yanlışlarını görsün, canlı, cansız ve ölü sevicilikten kurtularak önce Allah'a ve sonra yalnız kendine güvensin diye, bu ruhu Kur'an'dan aldığım için insanları Kur'an'a çağırıyorum, Kur'an'ın 14 asır önce getirdiği ruh ve felsefeye çağırıyorum, Kur'an 14 asır önce nasıl bir yapılanma ve oluşmaya sebep olduysa, ondan daha sağlam ve daha sağlıklı bir yapılanmaya sebep olacak ruhu ve felsefesindeki dinamikliği saklıyor ve bu işlevi yerine getirecek tükenmez gücünü koruyor, yeter ki o güce erişilsin, 200 yıldan beri İslam dünyası, acizini ve yetersizliğini anlayarak içinde bulunduğu çarkı kırıp, dar boğaza aşıp düzlüğe çıkmaya çalışıyor, ancak bu konuda hala başarıya ulaşılamamıştır. Bu işe soyunanların başarısızlıklarını, hep yeni bir şey üretmeksizin geçmişin kutsal sayılan değerlerini yaşatma ve yaşama peşinde olmalarını ve kendilerinden farklı düşünenlere karşı tepkiyle hareket etmelerine bağlıyorum. Aşağılık duygusuna kapılmış ve kaptırılmışlar. Bunun için de şaşkınlık için de aceleyle neticeye varmak isterken bacakları birbirine dolanıyor. Siyasiler ile ıslahatçılar ayrı telden çaldıkları için ıslahatçı alimler bütün topluma etki etmede başarısız kalmışlardır. Sonra siyasilerle halk çoğunluktayken alimler bir ülkede bir veya iki kişiyi geçmemiştir. Mesela Mısır, yüz sene sonra bugün Me'abduh'un aşılamak istediği İslami ilimden ve ruhtan geridir de daha ileri değildir. Bizden öncekiler de için Kur'an'a çağırmış, ama aynı zamanda Kur'an'ın dışında da doğrular olduğunu ve bunların da doğruluk ölçüsü olarak alınması gerektiğini savunmuş. Böylece geleneği ve kültürü sorgulamaya gitmemiş ve yanlışları tespit edip Kur'an'a göre düzeltme imkanı bulamamışlardır, diye düşünüyorum. Bundan dolayı akıl ve Kur'an'ın dışında bir ölçü kabul etmemek üzere her şeyi Kur'an'dan başlatmaya çağırıyorum. 14 asır içindeki doğruları ve yanlışları gelenek ve tarihi olaylar içinde değil, Kur'an'a başvurarak ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Bunun için Kur'an'a dayanarak içtihat eden, fikir üreten herkese de yine Kur'an'a başvurarak denetlemek zorunluluğu vardır. Bu hem Kur'an'ın, hem ise hukuk felsefesinin, usul ile fıkh ilmi, temel ilkesidir. Kur'an dışında hiçbir ilim otoritesi kabul etmemek üzere yapılanmaya Kur'an'dan başlamak ve yeniden oluşmaya koyulmak, işte bunun İslam'ım temel amacı olduğuna inanarak çalışmak en büyük ibadettir. Ben bunu öğrenciliğim esnasında, 1950-1954, kavradım ve 1960'da doktora çalışmamda. Kur'an'da kadere iman olmadığını tespit etmekle başlattım, 34 sene sonra başka bir araştırmacı da hadiste kadere iman olmadığını tespit etti, bugüne kadar, Kur'an ve hadislere hep mezhep kurucularının gözüyle bakılmıştır, bugün de öyle, bugün İslam toplumlarının geri kalma nedeni Kur'an değil mezhep kurucularının ve fakihlerin bize tanıttığı İslam'dır, doğrudan Kur'an'a başvurmakla bu yanlışlardan kurtulabiliriz. Belki o zaman bir zihniyet değişimi mümkün olur. İslam ülkelerinin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmaları, İslam kaynaklarına çok yönlü ve farklı açılardan bakmalarıyla mümkündür. 7. Çünkü, Kur'an üzerinde derin derin düşünülmek için indirilmiştir. O, bir müjde ve uyarmadır. İnsanlık tarihine en ibret verici olay ve hatıralarını bünyesinde barındırmaktadır. İçinde hiçbir kuşku ve çelişki yoktur insanları düşünmeye sevk etmek için gelmiştir. 8. Öyle görülüyor ki en zor iş ve en zor ibadet düşünmektir. Düşünen önce ilim yapar. İlim üzerinde düşünürse felsefe yapar. Düşünmek demek felsefe yapmak demektir. Felsefe yapma en zor sanattır. Felsefe okumak felsefe yapmak değildir. Bakıyorum da İhsan Turgut'un felsefe yaptığını görüyorum. Çünkü herhangi bir meseleyi ele aldığında onu felsefesefe yaparak, onun felsefesini yaparak çözümlüyor. 7- İhsan Turgut, Bir Zihniyetin Çözümlemesi, İslam'a Yeniden, Bakmak, S, 26-27, İzmir, 1994. 8- Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'ın Temel Kavramları, S, 327, İstanbul, 1991. Ele aldığı konuyu herhangi bir filozofun düşünce kalıbına sokarak izah etmiyor. Kendi düşünce yeteneğine göre açıklıyor. Bence felsefe yapmak budur. Sonra felsefe yapmak çoğunluğun anladığı gibi metafizik meselelerle uğraşmaktan ibaret değil, aynı zamanda herhangi sosyal, hukuki, siyasi, ahlaki bir meseleyi alıp felsefe biçimde tutarlı ve mantıklı bir şekilde açıklamak, yorumlamaktır. Ben felsefeyi böyle anlıyorum. Bundan dolayı da insanları, düşünmeye alışsınlar, düşünme yetenekleri gelişsin, hem Allah, hem kainat, hem de kendileri üzerinde düşünsünler de düşünen insan olsunlar diye Kur'an'a çağırıyorum. Çünkü düşünmeyen, insan sayılmaz ve medeniyet de kuramaz. Okumamış insan da düşünür, ama en önemlisi okumuş insanların düşünmesidir. Okumuş adam ilim yapar ve ilim yapan düşünürse felsefeye yapar. İşte Kur'an, insanı önce alim, sonra da filozof yapmak üzere, Allah'tan ona gelen bir rehberdir. Oku ve düşün, bu ikisi namazdan daha büyük ibadettir. Medeni millet, medeniyet kavramını tartışmaya girmeden önce bu kavramın, Herkesin kabul edebileceği en geniş anlamını şu iki kelimeyle ifade ederek sözümüze başlamak istiyoruz. Medeniyet, ilimde ve teknikte çağın gerektirdiği düzeyde kendine yetecek durumda olmaktır. Bir milletin ilim ve teknik düzeyi kendisine yetmiyorsa, o milletin çağın gerisinde kaldığına hükmedilir. Cihanşümul medeniyetlerin iki ana karakterinin onlara cihanşümullük kazandırdığı ileri sürülmektedir a. Bütün ilim ve sanatları el atmaları, b. Evreni izah etmeye çalışarak felsefe yapmaları, bir milletin felsefesi ve filozofu yoksa, onun dünya çapında bir medeniyet kuramamasına Roma İmparatorluğu örnek verilebilir. Bertrand Russell, 1992, Ankara, Roma'nın felsefesi olmadığını söyler, biz de bunun için, Roma'nın cihan şumul bir medeniyet kuramadığını söylüyoruz. Aynı şekilde. Bir dinin medeniyet dini olabilmesi için, çağın gereklerine cevap verebilmesi gerekir. Bu da o dinin felsefesi ve filozofu olmasını şart kılar. Çünkü bir dinin medeniyet dini olabilmesi için, onu bulunduğu çağın gereklerine göre anlatabilecek ve yorumlayabilecek filozof, alim ve düşünürleri olması gerekir. Bulunduğu çağın gereğine göre anlatılamayan bir din, o çağın dini sorunlarını çözecek durumda olamaz. İslam medeniyetinin cihan şumul olması, düşünür, alim ve filozoflarının, kendi zamanlarının bütün ilim ve sanat dalları ile felsefesine yönelmeleri ve evrenin felsefesini yapmış olmalarından kaynaklanır. Ebu Hanife, 767 m, Hukukta, Cabir Bey Hayyan, 815 m, Kimya'da, Hayezmi, 850 m, Matematikte, Kindi, 873 m, Felsefede, Ebu Zekeriya Rezi, 925 M, Felsefe ve Tıpta, İbenne Mesere, 931 M, Matematikte, Matiridi, 944 M, Din Felsefesinde, Farabi, 950 M, Felsefede, Metafizik ve Siyaset Felsefesi, Sefesi, İbenne Esen, 965 M, Fizikte, İbenne Miskevey, 1030 M, mi? Tıp ve Ahlakta, İbenne Esinah, 1037 yedi me felsefe ve tıpta Biruni 1038 me matematik ve astronomide İmam cüveyni, 1085 me din felsefesinde Gazami İlim felsefe ve ahlakta İbn Mace 1138 me felsefede İbn Tufail 1185 me felsefede İbn erüşt, 1198 me felsefede İbn Nefis 1288-M, Kimya ve Tıpta, İbn Kemal Paşa, 1534-M, felsefede yeni fikirler ileri sürmüşlerdir. İslam medeniyeti bu gibi filozof, alim ve düşünürler tarafından kuruldu ve devam ettirildi. Farabi de dahil, bunların hiçbiri Yunanca bilmezdi. Hepsi Yunanca ve diğer dillerden yapılan doğru tercümelere dayanarak felsefe yaptılar ve medeniyet kurdular. Ama bu eserleri tercüme edenler filozof değildi ve sayılmadı. Her ilim en çok da felsefe birikim ister. İşte tercümenin rolü budur. Abbasa Halifesi Memun Beytullah Hikme ilimler akademisini kurmakla İslam medeniyetinin temelini atmış oldu. Memun, Bizans imparatoru ile anlaşarak İstanbul'daki eserlerin kopyalarını aldırmış ve Arapçaya tercüme ettirmişti. Farabi ve İbn Sina Yunanca bilmedikleri halde İlim ve felsefelerini dünyaya kabul ettirmişlerdir. Benzer şekilde şimdi de Kültür Bakanlığı'nın bir tercümeler bürosu veya benzer bir akademi açması çok isabetli olur. Milletimizin bir medeniyet kurabilmesi veya dünya medeniyetine bir katkıda bulunabilmesi için, yabancı dillerde yapılmış ve yapılmakta olan ilim, sanat ve felsefe alanındaki eserlerin anında Türkçe'ye tercüme edilmesine büyük önem vermek gerekmektedir. Fransızca yazılan bir kitabın İngilizce tercümesi, Fransızca aslından daha önce basılabiliyor. Tarih boyunca İslam dünyasının ilim ve düşünce dönemleri şöyledir. a. 7-11. asırlar, doğuş ve yükselme dönemi. b. 12-16. asırlar, duraklama dönemi. c. 17-20. asırlar, gerileme dönemidir. Türkiye dahil, bütün İslam dünyası, 17-18. Asırlarda çökmeye ve gerilemeye başlayan medresenin ilim ve din anlayışının etkisinde kalmaya devam etmektedir. 1774'te Osmanlı Devleti teknik ilimlerde geri kaldığını anlamış, medresenin dışında bir teknik okul, mühendis haneği Bahriye-i Hümayun açmak zorunda kalmıştı. Oysa bunu medrese açmalıydı, ama bu medresenin umurunda değildi. O zamandan bu yana medrese ve temsilcileri sosyal bilimler hukuk ve felsefede geri kaldıklarını hale itiraf edememektedirler. İki asrı aşan bu süreç içinde Batı tekniği ile aramızdaki mesafenin daha da açıldığına benim kanıtım şudur, Türkiye Cumhuriyeti o zaman ve hatta Birinci Cihan Savaşı'nda Avrupa'ya karşı dayandığımız kadar şimdi dayanabilir miyiz? Hatta her sahada kaç gün ve kaç saat dayanabiliriz. İki asırlık kalkınma çabasını buna göre değerlendirmeliyiz. Zihniyet ve düşüncenin doması, gelişmesi ve yükselmesi felsefe okumakla değil, felsefe yapmakla gerçekleşir. Türkiye'de felsefe okunduğundan bile şüphelenmek gerekmektedir. Milletin düşünce, ekonomi, siyaset, kültür ve şahsiyet sömürüsünden kurtulması için her türlü ilim ve sanatın yanı sıra felsefeye büyük önem vermek zorunludur. Ancak felsefe yapmakla demokrasi kurulabilir. Felsefe ile demokrasi arasındaki ilişki lazım, mezum ilişkisidir. Birincisinin olduğu yerde diğeri de vardır, olmadığı yerde diğeri de yoktur. Her ikisinin tek ana ögesi düşünme hürriyetidir. İslam'da düşünmek farzdır. Düşünme hürriyet olmadan düşünce olamayacağına göre, İslam'da düşünme hürriyeti olmalıdır ki, düşünmek farz kılınmış olsun. Gazali İslam toplumundaki felsefe düşmanlarını dini bir inanç ilkesi olarak anlatmıştır. Günümüze onun bu iddiasında başarılı olmasının sıkıntısı çekiliyor. Birçok kimse düşünce hürriyetinden bahsetmektedir. Ancak herkes yalnız kendisi gibi düşünmeye izin vermekte ve yalnız kendisi gibi düşünmeyi meşru saymaktadır. İslam'da idareci ve siyasiler bu tek tip düşünce ilkesini, Şahsi saltanatlarını ve keyfi idarelerini sürdürmenin yegane dayanağı gördüler, felsefeye ve hür düşünmeye imkan vermek asla işlerine gelmedi. 17. asrın medresesinin tek tip düşünce ve anlayışına karşı çıkan Tanzimatçılar ve medreseyi tarihe gömem Cumhuriyetçiler, çok acıklıdır ki, tek tip düşünce ilkesini olduğu gibi uygulamaya devam etmişlerdir. İsim değişti, ama zihniyet değişmedi 1892'de fikir hürriyeti ne kadar varsa, 1992'de de o kadar mevcuttur. Askeri ihtilallerin kaynağı, tek tip düşünmenin sorumlusu olan sivil idaredir. Hür düşünce üzerindeki baskı neticesinde zihinler çalışmaz hale geldi ve dumura uğradılar. Bugün hür düşünce kanunla yasak ve dine haram sayılmaktadır. O halde, milletin ilerlemesi ve medeniyet sahibi olması için, felsefe yapmaya önem verilmelidir. Bu da bütün yönleriyle hür düşünmeye izin vermekle olur. Demokrasi herkesin fikrini serbestçe söylemesi ise, onu geliştirecek ve yükseltecek yol felsefe okumak ve felsefe yapmaktan geçer. İleri de daha teferruatlı listeler vermek üzere. Şimdilik şu maddelerin öncelikle ele alınıp tercüme edilmeleri doğru olur ve çalışmaya hemen başlanmasını kolaylaştırır. 1. İlim ve Sanat Eserleri 2. Metafizik, Ahlak Felsefesi, Din Felsefesi, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe Tarihi, Hukuk Felsefesi, Teoloji, Kelam ile ilgili eserler. 3. Mantık, Bilgi Teorisi, Semantik dil felsefesi ile ilgili eserler, dördüncü siyaset felsefesi, demokrasi ve düşünce hürriyeti, kültürel ve tarihi eserler, davranış felsefesi ile ilgili eserler, beşinci Aristoteles'in metafiziği, ahlak ilmi ve siyaseti, altıncı Kindi'nin felsefi eserleri, yedinci Parabi'nin bütün eserleri, sekizinci İbn Sina'nın felsefi ve mantık eserleri. 9. Özellikle İBN Sinan'ın Metafiziki'nin İzmir Tire Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmed'in okuması için özel yazıldığı kaydı bulunan, çok güzel, Kur'an-ı Kerim gibi yaldızlı yazman üsasının tıpkı basım olarak basmalıdır. Bu, Fatih'in kültürünün ne düzeyde olduğunun dünyaya tanıtılması bakımından önemli tartışmasız kabul edilecek bir husustur. 10. Farabi için dünya çapında sempozyum yapacak bir komisyon kurulmalıdır. Bu komisyon, bazı alimlere Farabi'nin eserlerini tahkik ve istedikleri, hakim oldukları, dile tercüme etmelerini teklif etmelidir. Bu eserler Türkçe'ye de tercüme edilerek Farabi'nin bütün eserleri bir arada, Külliyat Basic Works, basılmalıdır. 11. Merhum Hasan Ali Yücel tarafından tercümeleri yaptırılmış olan klasik eserler tekrar gözden geçirilerek fihristli ve indeksi bir şekilde yeniden basılmalıdır. 12. Dünya klasikleri içinde başta gelen Kur'an-ı Kerim'in tercümesinin yayınlanması Kültür Bakanlıcınca ele alınmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in iyi ve düzgün, Herkesin anlayabileceği bir Türkçe ile tercüme edilmiş, bazı ayeti kerimelere kısa ve makul açıklamalar yapılmış bir baskısı, Müslüman Türklere hem dinlerin asıl kaynaktan öğrenip pağrafelerden kurtulma, hem de düşünce ufuklarını genişletme imkanı verecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve başkalarının yayımladığı Kur'an-ı Kerim tercümeleri hem yeterli değildir, hem de bu yayınlar daha iyi tercümeler için mani olmamalıdır. 13. Übün Sina'nın felsefesini en iyi anlayan ve ona şerhler yazan Yavuz Sultan Selim'in Şeyhullah İslami B.N. Kemal Paşa'nın felsefi risaleleri tahkik ve tercüme edilip yayımlanmalıdır. 14. Yahudilerin Ortaçağ'da en büyük filozofu ve İslam felsefesinin batıya etkisine sebep olup Spinoza'ya tesir eden Musabe Meymun'un en önemli eseri olan Delaletullah Hayrin, Şaşkınlara rehber Gaid of the perplexed. adli eserini İbranca harflerden Arapçaya çevirdim ve dünyada ilk defa Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Arapça olarak basıldı, 1974. Yahudilerin Türkiye'ye göçlerinin 500. yılı kutlamalarında, bu eserin ile birlikte Türkçe'ye çevirisinin de sunulmasının, bir Türk tarafından Arapçasının tahkik ve basımı yanında Kültür Bakanlığınca Türkçe tercümesinin de basılmasının ilme ve düşünce tarihine büyük bir hizmet olacağında şüphe yoktur. 15. tercüme edilen eserlerin sayfa yanlarına aslının sayfa numaraları konmalıdır. Bu, okuyanın aslına müracaat etmesini kolaylaştırır. Not, kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek telif ve işlenme ücretleri hakkındaki yönetmelik. 2 Mart 1987 Resmi Gazete 19388'in 6. maddesinin iki ıfıkrası şöyle olmalıdır. İyi, eleştirmeli basım. Birden fazla eski harfli Türkçe veya Arapça nüsanın karşılaştırılması sonucu oluşturulan metin ve eleştirmeli basım, edisyon kritik, tahkikinde yabancı dilde bir veya iki yazma nüsağına ya dayananlar tercüme gibi, daha fazla nüsağına dayananlar ise telif gibi değerlendirilir. İslam'ı Anlama ve Anlatma Metodu Akıl, Bilim Kaynağı Yüce Allah insanı yarattı ve ona bir bilgi kaynağı verdi. İnsan bu bilgi kaynağını kullanarak bilgi elde edecek, bilgi üretecek ve sonra bu birikime göre hareket edecek ve işlerini yürütecektir. Bu bilgi üretme kaynağı akıldır. Yalnız insan akıldan ibaret değil, birçok değişik güçten oluşan bir yapıya sahiptir. Akıl bütün bu güçlerin üstünde yönetici bir konuma sahiptir. Bu güçlere akla izlenimler getirir. Akıl bu izlenimleri bilime çevirir ve hüküm kaynağı yapar. İnsana faydalı ve zararlı şeyleri gösterir. İrade. Fakat aklın yaptırım gücü yoktur. Yaptırım gücü iradeye aittir. İrade ise birçok gücün etkisi altındadır. Bundan dolayı diğer güçlerin etkisi altında olan irade, aklı doğru bildiğini yapamaz ve zararlı gördüğü şeyden kaçamaz durumda bırakabilir. Aklın doğru düşünmesine karşılık insana doğruyu yaptırmasına başka güçler irade vasıtasıyla engel olabilir. Bu hususta iradeyi etkisi altına alan, başkaları tarafından zihne gönderilen izlenim ve bilgilerdir. Bunlar tarihten, çevreden, öğreticiden ve toplumdan gelmektedir. Bunları o kadar etkili olurlar ki, akla yanlış izlenimler getirerek onu bazen yanlış hükümlere varacak kadar şaşırtırlar. Bazıları da aklın yanlış yapabileceğini ortaya atmalarına sebep olur. Oysa akıl yanılmaz, yanılsa bile yanlışını kendisi bulur ve düzeltir. Aklın sağlam düşünebilmesi için onu etki altına alan iradeyi bu izlenim ve bilgilerden kurtarıp kendi başına ve özüne göre hüküm verme yeteneğini başka bir değişle aklın saf ve arı olarak düşünmesini sağlamak lazımdır. Böyle düşünen aklı aklı selim ve sağduyu denmektedir. Bu tür akıl, bütün insanlarda bulunur, insanı şaşırtmaz ve ona ancak doğruyu gösterir. Mesela, akıl kişinin babasının katilini öldürmesini uygun bulmaz. Çünkü bilir ki, kişi katili öldürdüğü takdirde karşılığında kendisi de öldürülecektir. Sosyal tecrübede budur, ama yine de sosyal ve diğer etkenler, iradeyi rahat bırakmaz, onu öldürmeye zorlar. İrade de aklı hüküm vermeye icbar eder ve ondan izin almaya çalışır. Ama akıl onun yanlış olduğunu söyleyerek geri çekilir. Böylece irade, o yanlışı insana yaptırır ve akıl işlem dışına itilmiş olur. Akıl vahiy, HZ, Muhammed de 610 yılında kendisine Yüce Allah'tan vahiy gelene kadar sağduyusu ve aklı selimine göre hareket etti, iş yaptı ve yaptırdı. Kendisine gelen vahiy bilgisi, aklı selim bilgisinin dışında yeni bir bilgi kaynağı getirmiş ve aklı seliminin bilgisini de desteklemeyi amaçlamıştır. Böylece insan iki bilgi kaynağına sahip oldu. Bunlardan biri tabi bilgi kaynağı olan akıl, diğeri sözlü bilgi kaynağı olan vahiydir. Akıl genel bilgi kaynağı, vahiy ise özel bilgi kaynağıdır. Akıl her insana doğrudan verilmiş. Vahiy ise özel kişiler tarafından bildirilmiştir. Bu noktada akıl ile vahiy arasında kişiye yükledikleri sorumluluk bakımından şu farklılık bulunmaktadır. İnsan, doğuştan zorunlu olarak akla göre sorumludur. Vahye göre sorumlu olmak ise, doğuştan değil, irade hürriyetine bağlıdır. İnsanın buradaki sorumluluğu irade hürriyetini kullanmasına bağlıdır. Vahiy bilgisinin bütün gücü ve görevi, aklı desteklemek ve aklı yan etkilerden kurtarıp saf, özüne göre hareket etmeye ve hüküm vermeye yöneltmektir. Vahiy, saf aklın doğru dediğine doğru, yanlış dediğine de yanlış diyerek onu destekler. Böylece vahiy bir yandan aklın hükümlerinde sebat etmesini sağlar, diğer yandan da iradeyi yönlendirerek iman gücüyle eyleme geçmeye sevk eder. Vahiy, iradeyi yönlendirir, ama ona baskı yapmaz, hz, Muhammed'in iki bilgi kaynağı, hz, Muhammed e vahiy gelmeye başladıktan sonra da akıl işlevini yitirmemiş, daha hür ve baskısız, bir alanda eylemde bulunmaya devam etmiştir, çünkü vahiy, aklın önüne konan engelleri aşmada yol ve yöntem göstermek için gelmiştir, yoksa aklı insana yol göstermekten alıkoymamıştır, Vahiy gelince akıl iki işi yüklenmiştir, bunlardan biri vahiyi anlamak, diğeri de vahyin dışında kalan hususlarda yol bulmaya devam etmektir. Akıl, nasıl beş duyu ile elde ettiği bilgilerden ve deneylerden istifade etmiş ise, vahiyden de üç şey kazanmıştır, bilgi kaynağı olarak yeni bir bilgi, yöntem ve amaç. Kur'an, bilgi verirken bu bilginin amacını ve kullanım tarzını, yolunu da göstermektedir. Kur'an'ın mevsukiyeti, Yüce Allah, tarih boyunca insanoğluna bu iki bilgi kaynağını esirgemeden vermiştir. Ne var ki, insanoğlu tarih boyunca kendisine verilen vahiy bilgisini olduğu gibi muhafaza ederek nesilden nesile aktarma imkanına sahip olmadığı için gerçek vahiyin kaybolmasına sebep olmuştur. Yüce Allah, insanoğlunun kendisine verilen bu ilahi mesajı koruyamadığını, Tarihi tecrübe yoluyla insanoğluna gösterdikten sonra Hz. Muhammed'e indirdiği ve tüm tarihi vahiyin özeti olan Kur'an'ı koruma işini üzerine almıştır. Hz. Muhammed bundan dolayı son ilahi tebliğci ve Kur'an da Allah'ın yeryüzüne son mesajı olmuştur. İnsanoğluna verilmesi gereken bilgi kaynakları olarak tabii vahiy olan akıl ve sözlü vahiy olan Kur'an insana yol yordam göstermek için yeterli görülmüştür. Akıl vahiy el ele, HZ, Muhammed vahiy almaya başladıktan sonra, İslam dini iki kaynağı akıl ve vahiy dayanarak oluşmaya başlıyor. HZ, Muhammed'in ölümüne kadar, bu iki kaynak beraberce kol kola yardımlaşarak yürüyorlar. Bunlardan birini diğerinden daha üstün ve daha kutsal tutmak, İslam'ın temeline dinamit koymak demektir. Ancak şu var ki, Birinin tıkandığı yerde öteki ona yardım etmiştir. Bunun için hiçbir zaman biri önder durumunda olmamış, biri sıkışınca ötekine başvurulmuştur. Çünkü her ikisi de Allah vergisidir. Birbirlerini bütünlerler. Kur'an'ın akla çok değer verdiğini yine akıl ortaya koyar ve anlar. H.Z. Muhammed'in vahyin dışında kalan bütün iş ve hareketleri akıl tarafından tanzim edilmişti. Demek ki, H.Z. Peygamber zamanında, 632'me, İslam dininin bilgi ve hüküm kaynağı akıl ve vahiydi. Akıl Kur'an'ı yorumluyor ve bu noktada Kur'an'a bağlı kalıyor, diğer yandan da Kur'an'ın amacına uygun olarak Kur'an'ın hüküm vermeyip boş bıraktığı alanları dolduruyordu. Hem peygamber, hem de sahabe her konuyu genellikle Kur'an'a dayandırıyor, Kur'an'ın dışında kalan hususlarda ise içtihat ediyor. Yani aklını kullanıyorlardı. Sünnet hakem, Muaviye'nin iktidarından, 30-H, 660-M, Ömer Bey Abdülaziz'in iktidarının sonuna kadar olan dönemde, 101-H, 719-M, bilgi ve hüküm kaynağı Kur'an ve sünnet olmuş ise de zamanla sünnet Kur'an'a hakem konumuna yükselmiş, akıl bir kenara itilmiştir. Sünnet, hakem olup Kur'an'ın önüne geçince bu dönemde hadis revaçta olmuş, bu düşüncenin aşağı tabakalarda da kabul görmesiyle hadis uydurulmaya başlanmıştır. Bu durumun din için tehlikeli olduğunu gören ileri görüşlü düşünürlerden birisi olan Halife Ömer B. Abdülaziz, hadisin yazılmasına resmi emir çıkarmış, böylece uydurma hadisin önüne geçmeye çalışmıştır. Akıl vahiy sünnet, Ömer B. Abdülaziz'in zamanından Ahmet ve Hanbel'in, 241h, 855m, Zamanına kadar geçen süre içinde büyük insanlar ve müçtehitler yetişmiştir. Bunlar akla heze, peygamber zamanındaki mevkiyine koymaya çalışmışlar ve bir dereceye kadar başarı göstermişlerdir. Bu dönemde bu müçtehitlerin uyguladıkları metot aslında iki kaynağa dayanıyordu. Kur'an yani vahiy ve akıl ki, içtihat anlamındadır. Böylece heze peygamberin ve dört halifenin metoduna göre hareket etmiş ve içtihatlarını ortaya koymuşlardır. Hadis-i Kur'an'ın temel hükümleri dışındaki feri hükümlerin açıklanmasında kullanmışlardır. Ancak hakem Kur'an ve akıldı. Bu dönemde yetişen büyük müçtehitlerin içtihatları ve fikirleri İslam'ın ilke ve esaslarına göre ileri sürülmüş ve üretilmiş olduğu düşünürlerce genel kabul görmüştür. Bununla beraber, Aralarında içtihat ve fikir ayrılıkları, hür düşüncenin ve aklın anlayışının doğal sonucudur. Buna göre de fikir ve içtihatlardan birisinin yanlış olması mantiki düşünmenin gereği olduğu gibi ittifak ettikleri fikir ve içtihatlarda da yanlış yapmış, olabileceklerini düşünmek bilimin ve hür düşünme ihtimalinin bir gereği olarak kabul edilmelidir. İçtihatlar nasıl oluyor? Ahmet Behambel'in Ölümü, 241H 855 M, İleyi B. N. Kemal Paşa'nın ölümü, 941 H, 1534 M, arasındaki döneme tarihi, kültürel, ilmi ve düşünsel açılardan duraklama ve donuklaşma dönemi demek doğrudur. Aslında buna geleneksel deyimiyle taklit dönemi denmektedir. Bu dönemde imam Müçtehitlerin sözleri, içtihatları esas bilgi ve hüküm kabul edilmiş, Kur'an ve hadise ancak bunları meşrulaştırmak ve desteklemek için başvurulmuştur. Böylece Kur'an ve hadis doğruluk kriteri olmaktan çıkmış ve da sadece iddiaları desteklemek için alet olarak maşa gibi kullanılmıştır. İnsanlar bu mezhep imamlarının taraftarları tarafından sahiplenilerek bölünmüş ve mezhepler aşılmaz çelik çitlerle çevrilmiştir. Halkın mezhep değiştirmesi, din değiştirmede olduğu gibi resmi kayıtlarla yapılır hale gelmiştir. Tarihi 2 Tespit Şunu tespit etmiş bulunmaktayım, bu dönemde Kur'an ve hadise dönülüp mezhep müçtehitlerinin yanlış olan fikirleri düzeltilmemiştir. Daha önce söylediğimiz gibi, mezhep imamlarının ve müçtehitlerin sözleri ve hükümleri bütünüyle doğru ve değişmez kabul edilmiştir. Kur'an ve hadis karşısında yanlış oldukları açıkça görülen ve sabit olan hükümler tevil edilerek meşrulaştırılmıştır. Bize göre bir yanlışı tevil etmek, onun yanlışlığını kabul etmemek ve ona yanlış hükmünü vermekten kaçınmaktır. Halbuki taklitçilerin bu tutumu mezhep imamlarının ilkelerine aykırıydı. Asıl hastalık ise, bu körü körüne taklidin hala devam ediyor olmasıdır. İkinci tespitim şudur. Bir mezhebin alimleri ve mukallitleri diğer mezhepleri de okuyup öğrenmişlerse de hiçbiri kendi mezhebindeki yanlış bir hükmü diğer mezhepteki doğru bir hükümle düzeltme cihetine gitmemiştir. Eğer bu iki tespitime aykırı hüküm verenler olmuşsa onları istisna etmeye hazırım. Burada İbenne Rüşt, Haki, İbn Kayyım gibi bazı alimleri bu tespitimin dışında tutmak istiyorum. Bu saydıklarım ve İBN hazm, bazı feri meselelerde ıslahat yapmak istemişlerdir, ama kabul görmemişlerdir. Bu dönemde daha geniş bilgi birikimine sahip olanlar da vardır, ama fikri bir üretime gitmeden kendi mezheplerini tekrarlayıp durmuşlardır. Ayrıca mezhepler arasındaki ihtilaflar dolayısıyla birbirlerini yoldan çıkmak, sapmak, şaşkın olmak ve hatta cehennemlik olmakla itham etmekten çekinmemişlerdir. Mezhepçilik mezhep, mezhepçilik ile fikir ayrılığını yani mezhebi birbirine karıştırmamak gerekir. Mezhepçilik, bir fikre sırf filan mezhebin fikri olduğu için sımsıkı sarılıp farklı görüşlerle mücadele etmektir. Bu taklitçilikten başka bir şey değildir. Taklit edilen düşüncenin delilini bilmek insanı taklitçi olmaktan kurtarmaz. İmam Gazali buna deliri taklit etmek der ve deliri taklit ile, hükmü taklit arasında fark olmadığını ifade eder. Fikir yani mezhep sahibi olmak şahsiyet ifade eder ve şarttır, ama mezhepçilik yasaktır. Mezhep sahibi olmak, fikir sahibinin kendi ilmi anlayışıyla bir fikri elde etmesi ve şahsiyet sahibi olmasıdır. Bunda yanılması önemli değildir. Fikri kendisi ürettiği için yanlış olduğunu anlayabilir, buna bağlı olarak da onu düzeltme imkanına sahiptir. Çünkü fikrinin maliki kendisidir, mülkünde istediği gibi tasarruf hakkı vardır ve bu hakkı kullanabilir. Ama mukallit ve mezhepçi savunduğu fikrin sahibi değildir. Onun için benimsediği fikir üzerinde tasarruf da bulunamaz ve onu düzeltemez. Zamanımızda mezhepçilik o safhaya geldi ki mezhepsizler dinsizliğin köprüsüdür şeklindeki slogan ile İslam dünyası bir süreç alkalanıp durdu. Doğrusu mezhepçilik ve taklitçilik siyasi idarenin çok işine yaramaktadır. Bir mezhebe bağlı insanlar kolayca susturulmuşlardır. Mezhepçilik farklı boyutlarda ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bazı müftülerin mezhepçiliğe karşı çıkanları sapıklıkla suçlamaları ne kadar da ilginçtir. Bu durum, din öğütü verenlerin ve sözde dini yaşatta bulunanların hakim zihniyeti temsil ettiğini gösterir. Tarih, İslam toplumlarının zihni kölelikten kurtulamadıklarına şahittir. Bunu şöyle bir deyimle ifade etmek yerinde olur. Müslüman toplumlar, önce kendileri köleliği benimsediler. Sonra da yabancılara köle olmaya yatkın hale geldiler. Müslümanların yabancıların boyunduruğundan kurtulmak için önce kendi kendilerine benimsedikleri boyunduruktan kurtulmaları şarttır. İslam tarihi, göstermektedir ki, mezheplerden önceki Müslümanlık, ilk üç asır Müslümanlığı, mezhepçilikten sonraki Müslümanlıktan daha onurlu ve hâsiyetlidir. Çünkü onlar yürfikirliydiler. Sonrakiyle köle fikirli oldular, mezhepçilerin imamlarına muhalefeti, diğer ilmi bir müşahedem de şudur, fıkıh kitaplarını gözden geçirdiğiniz zaman, özellikle hanefilerin en meşhur kitabı olan El Hidaye'ye bakınca, imamların sözlerinin tartışıldığını ve bir imamın içtihadının ötekinin lehine veya aleyhine delil getirildiğini görürsünüz, bu yöntem, İslam'ın temeline, Kur'an'a ve felsefesine aykırıdır. Kimse bunun farkında değildir, farkında olanlar da seslerini çıkarmamaktadırlar. Bu, aynı zamanda imamların tutum ve yöntemlerine de aykırıdır. Bu, aslında imamların sözlerini ve içtihatlarını Kur'an seviyesine çıkararak onlar gibi kutsal metin saymaktan başka bir şey değildir. Oysa doğru metot ve tutum, imam müçtehitlerin sözlerini değil, delillerini tartışmak olmalıdır. Ancak bazen imamların delillerini de tartıştıkları görülmektedir. Bu durum davamızı inkara yetmez. Çünkü bunları imamların sözlerini desteklemek için yardımcı olarak zikretmektedirler. Ancak, bunda da taklitçidirler. Zira imamların delillerini tekrarlamaktadırlar. Düşüncede duraklama Bu döneme taklit, mezhepçilik ve duraklama dönemi denmektedir. Buradaki taklit kavramına, kısa da olsa bir açıklık getirmek gerekmektedir, taklidin, sözlük manası boyuna tasma takmak, hamail, gerdanlık takmak, birinin fiil ve hareketinin aynısını yapmaya veya ona benzemeye çalışmaktır, bir Kur'an'da bu kökten türeyen mekalit, anahtarlar, hazineler, ve kaleyd, gerdanlıklar, tasmalar, takmalar, kelimeleri kullanılmıştır, iki Türkçedeki kilit kelimesinin de, Aslındakili dolmalıdır. olmalıdır, bu kökten geldiğine kaniyiz, 3 Arapça'da bu kökten türemiş bulunan iklit kelimesi, çoğulu ekalit, eklat, anahtar, miftah anlamında yalnız kapalı bir şeyi açmak anlamında değil, açık kapıyı, hazineyi kilitlemek, kapamak, korumak anlamına da gelmektedir. Türkçe'de baştaki, iyi, düşmüş ve kili olmuştur, 4. Taklidin islam hukuk felsefesi yani usul ile fıkıh ilmine göre terim anlamı şudur, delilsiz olarak başkasının sözüne göre iş yapmak, sözü, delil olmayan ve delil sayılmayanın sözüne göre hareket etmek, neye dayanarak söylendiği bilinmeyen bir düşünceyi doğru kabul etmek, hepsinden daha uygun görülen tanım ise, delile dayanmayan bir kimsenin sözünü delil kabul etmek şeklindedir, 5 delili taklit de taklittir. Birel Mucemül Vasit 2760, Ragı Bisfelani, Müfredatul Kur'an, 422, Mısır, 1940, İBN Faris, Mucemme Kayısı Luga 517, Mısır, 1366-H, Şe, Sami, Kamusu Türkiye, 427, 2 Maide 512, Zümer 3963, 3 üç, Muhammed Ali Şekani İrşadullah 233, Mısır, 1347e 4şe Sami bu kelimeyi kaf ile yazıp kelit olarak Yunancadan geldiğini söylemektedir. James W. Retoose Turkiseng Lex S156970 hem Türkçe hem Yunanca demiştir. 5 Muhammed Ali Şeykani İrşadul 233. Taklit. Bu tanıma göre Müçtehit imamların sözlerini Kur'an'a dayanmadan kabul etmek taklittir. Mezhep imamlarının delisi sözlerine uyana mukallit denir. Taklit kelimesinin sözlükte yer alan manasına göre, bu şu demek olur, bir söze, sırf filan imamın sözü olduğu için uymak ve taklit etmek dinde yasaklanmıştır. Böyle mukallid olduğunu iddia ve kabul eden kimse taklit ettiği imamın, müctehidin fikrini boynuna bir tasma gibi takmış demektir. Şüphesiz buradaki tasma kurbanlık hayvanlara takılan maddi bir tasma değil, daha ağır ve kötü anlamda zihne vurulmuş bir bukağıdır. Bir insan bunu nasıl kabul eder? Evet, şaşılacak şey, ama bir asırdır sürdürülen mezhepçilik bundan başka bir şey değildir. İctihad farzdır. İlim adamlarının bir cemaatin feri fıkhi meselelerde bile taklidin asla caiz olmadığını söylemelerinin yanı sıra Karafide İmam Malik gibi alimlerin icihadın farz, taklidin de batıl, saçma olduğunu söylediklerini naklediyor. İbn Hazm ise taklidin yasak olduğu hususunda ittifak icma olduğunu ileri sürmüştür. Dört imam insanları hem kendilerini hem de başkalarını taklit etmekten men etmişlerdir. 6. Fakih, fıkıh kitaplarına bakıldığı zaman, tabi oldukları mezhep imamlarından daha geniş kültüre ve ihatalı. 6. Şeykani, A.G.E. 236. Bilgiye sahip fıkıh yazarları görülmektedir. Şimdi usul ilmine sahip birinden bunlara fakih denmeyeceğini öğrenmek, Gerçekten durumu değerlendirmek ve geniş malumat sahibi buzatlara ne sıfat verileceğini tayin etmek zor olmaktadır. Eğer buzatlar kendilerine fakih diyorlarsa, müçtehit olduklarını ve mukallit olmadıklarını söylemiş oluyorlar. Eğer kendilerini mukallit sayıyorlarsa, o zaman onlara fakih denmeyeceği şöyle açıklanmıştır. Ameli Şeri hükümleri tafsilatlı delillerine göre emek verilen bir şekilde bilmeye fıkıh, denir. Tafsilatlı kelimesi ile mukallidin fıkhi meseleleri bilmesine fıkıh değil taklit deneceği anlatılmaktadır. Çünkü fıkha fakihin çoğunluğudur ve fakih, fıkhın kendisinde meleke halinde bulunan kimseye denir. Fıkıh kitaplarını anlayan kimseye ise fakih, anlayan, denir. 7. Fıkhın şu tanımı esas kabul edilebilir. Ayrı ayrı delillerden giderek elde edilen şeri, feri hükümleri bilmeye fıkıh denir, 8- Fakih müçtehit anlamında hüküm üreten, istinbat eden, hüküm ortaya koyan kimsedir. Müçtehit imamların dışında Kur'an'a ve akla dayanarak içtihat eden kimselere de fakih denmesi doğrudur. Bu iki kaynağı değil de, imamların sözlerine dayanarak fikirleri sürenlere fakih denmemektedir. Çünkü imamların içtihatları şer'i delil kuran sünnet sayılmaz. Ancak maalesef 8 İbn hacip Muhtasar müntiha, 4 İstanbul 1307 H Adud Şerh ile Şeykani İrşadul Afhul 3 Mısır 1347 H ebul -a bereket Nesefi Keşful Esrar Şerhu Bir Menar 16 Mısır 1306 H Fakih olmayanlar tarafından delil sayılmaktadır ve bunun için imamların sözleri şeri delili yerine konarak Kur'an ve hadis arka plana itilmiştir. Herhangi bir kimsenin müçtehit olmasına veya olmamasına başkası hüküm verme hakkına sahip değildir. Böyle bir hüküm aslında bir tür içtihat sayılır. Bu noktadan bakılınca, imamların dışında fukaha dediğimiz zatlara, kendi mezheplerinin imamlarının içtihatlarını başka imamların fikirlerine tercih etme hürriyetlerini kullanmalarında, onlara bir tür müçtehit denebilmesinin iki şartı olduğu kabul edilmektedir. Bu şartlardan biri, diğer imamların içtihatlarını iyi bilmek, kavramak, diğeri de, seçme hürriyetinde tarafgir olmamak, hakka ihlaslı olmaktır. Böyle olanlara mesebin içinde mezhep imamının fikirlerini açıklama getirme anlamında mezhepte de müçtehit değil, mezhepler arası müçtehit denebilir. Ama böyle mezheplerden mezhep beğenene de pek az rastlanabilir. Aslında bunu yapabilecek zat ancak içtihatların kaynaklarına indiği zaman bu niteliği alır ki o zaman da müçtehit unvanına hak kazanır. O halde sonuç olarak fakih ne demek istediğini anlayana Fakihi hisseneden anlayana denir. Düşünce de gerileme. 7. asır 241-934 H süren bu mezhepçilik, taklit, duraklama döneminde yetişen alimler kendi imamlarının içtihatları ve başka imamların fikirlerini de anlamış, tartışmış ve yorumlamışlardır. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi birbirlerinden istifade ederek kendi mezheplerindeki bir hükmü değiştirme yönüne gidememişlerdir. Mezhepçilik bu kadar sağlam aşılmaz surlarla ve kırılmaz çemberlerle çevrilmiştir. Bugün hala bu dava sürdürülmekte ve Müslümanlar bu kalelerin içinde sıkışıp kalmaktadır. Kalelere temiz hava delikleri açmak isteyenlere düşman, caba bakılmakta ve engellenmeye çalışılmaktadır. Fikri ve bedeni tembelliğin sebebi, bu duraklama, Taklit ve mezhepçilik döneminin bu kadar uzun sürmesinin bize göre iki sebebe dayandırılması mümkündür. Birinci sebep: Bu 7 asır boyunca bütün dünya coğrafyasında İslam milletlerinden daha güçlü veya onlarla boy ölçüşecek güçte siyasi bir otoritenin olmamasıdır. Bu süreç içinde Müslümanlar hem doğuya hem batıya hakim idiler. Kendi kendilerine yetmelerinin yanında dış ve yabancı milletlere hem teknik ve ilim hem de idare bakımından üstün durumda bulunmaktaydılar, yeni bir şey icat etmeye ve üretmeye ihtiyaç duymuyorlardı, oysa icat ve keşifler bir ihtiyaçtan doğar, daha ileri gitme çabasında en büyük etken, üstün olma ihtiyacıdır, siyasetin ilme hükmetmesi, İkinci sebep, siyasetin ilme hükmetmesidir, Siyaset yeni bir fikrin ortaya atılmasına ve yeni sorunlara veya devam eden sorunlara yeni bir çözüm getirilmesine karşı çıkıyordu. Bugün de İslam dünyasında siyasetin bilime tasallutu, saldırısı, devam, etmektedir. Aslında bu uzun mezhepçilik döneminde, kökten bir değişim ve çözüme muhtaç olan kurumlar mevcuttu. Onlar çözüm bekliyorlardı. Dediğimiz gibi siyasi otorite buna izin vermiyordu. Yeniden yapılanma fikrine sahip olanlar, etkilerine göre cezaya çarptırılıyor, hapse atılıyor, kovuluyorlardı. 5 asır önce olduğu gibi, 934-14-13-1527-1992'me, şimdi de, baskıcı bir zihniyetin sıkıntısını Müslüman siyasetçiler değil, Müslüman alimler çekiyor. Eskiler gibi şimdikiler de, din alimini de, Diğer ilim adamını da istedikleri doğrultuda kullanıp istediklerini devre dışı bırakabiliyorlar İlimde dinde siyasette çöküş İslam dünyasının ilmen çöküş dönemi İBN Kemal Paşa'dan 934-1527'e başlar ve zamanımıza kadar 1993-1413'e devam eder Burada bir noktaya açıklık getirmek gerekmektedir İBN Kemal Paşa zamanından 1774 yılına kadar ilim adamı medreselerde yetişti. Burada kastedilen yalnız din adamı değildir. Zamanında okutulan bütün ilimler medreselerde okutulduğu için 1774 yılına kadar ilim adamı denince bu sözcük, her bilim dalına ait bilim adamını kapsar, ilahiyatçı, hukukçu, fakih, astronom, fizikçi vesaire. Virgül İbn Kemal Paşa'dan sonra ilim çöküşe geçti, demekle medreselerdeki öğretimin gevşediğini, bozulduğunu, bilgi seviyesinin düştüğünü kastediyoruz. Bundan önceki döneme duraklama, taklit ve mezhepçilik diyoruz. Yani duraklama dönemi ile çöküş dönemi arasındaki fark, şudur. Duraklama döneminde yetişen alimler okuduklarını anlıyor ve bazen deyince eleştiriler ve cüz'i yorumlar kendi mezhepleri de ortaya koyabiliyorlardı. Çöküş döneminde ise, yetişen alimler okuduğunu anlamıyor, daha önce yazılanların sözlük manalarını aşamıyor, böylece düşünce seviyesi düşüyor ve artık medreseden şikayetler gittikçe yolculuk kazanıyordu. Medresenin yıkılış sebepleri A. 6 yaşındaki çocukları müderris, profesör doktor, unvanı ile tayin ederek maaşa bağlıyorlardı. Fen, felsefe ve kelam ilimleri medrese programlarından çıkarıldığı için, 1774 yılında medrese dışında Deniz Mühendislik Okulu açılmıştı. Oysa bunun medresenin bünyesinde açılması gerekirdi. Çünkü yegane öğretim kurumu medreseydi. Burada şuna dikkat çekmek gerekir, siyaset, İlme tasallut ede ede ilmi yıktığı gibi sonunda kendini de yıkmıştır. Ama artık dünya siyaseti değişmeye başlamış ve Osmanlı İmparatorluğu tek güç olmaktan çıkarak arka arka yayın ilgilere uğramaya başlayınca dış düşmanların başarılarının teknik ilimlere sahip olmalarına dayandığı varsayımı ortaya çıkmıştır. Siyaset medreseyi ıslah edemeyeceğini bildiği için de, Medreseyi bir kenara iterek teknik eğitim yapmak üzere teknik okullar açmaya başlamıştır. 19. asırda medresenin dışında, yeni ilimleri tahsil eden okullar çoğaldı. Medresenin bel kemiğini teşkil eden fıkıh öğretiminde de medrese yetersiz görüldüğünden, sırasıyla hakimleri yetiştiren Nüvav ve Kudat, Kadılar, okulları açıldı. Medrese'deki tahsil böylece geriledikçe geriledi. Medrese 1914'te kendini ıslah etmeye yöneldiyse de geç kalmıştı, kervana yetişemedi ve kaldırıldı. B. Medrese 1774'ten önce fen, hikmet, felsefe ve kelam ilimlerini dışlayarak kendini yalnız fıkha vermişti. Zamanla fıkıh anlayışı da zayıflayarak geriledi. Medreseler ıslah edilerek 1914. İstenen noktaya ulaşamadan kapandığı için 1774'te medresenin ilim ve din anlayışı medrese varisleri tarafından olduğu gibi korunmaya alınmıştır. Bu ilim ve din zihniyeti daha kötü bir durumda hala devam etmektedir. İslam toplumlarındaki bu çökmüş geleneksel ilim ve din anlayışını yaşatmaya çalışan resmi ve gayri resmi kurumlar bulunmaktadır. Medreseli zihniyetin en çok direttiği alan fıkıhtır. Tarihsel fıkhi mezhepçilik, eski fıkıh anlayışının yerine yeni bir fıkıh anlayışı getirmenin şiddetle karşısındadır. İslam toplumu o kadar cahil bırakılmıştır ki, İslam'dan önceki dönemlerdeki din dışı, akıl dışı, ilim dışı ve ahlak dışı hurafeler toplumun alt kesimlerinde ve yüksek sosyetesinde din olarak yayılmaktadır c. bu yana yapılmakta olan teknik öğretim amacına ulaşamamıştır. O zamandan beri, din ilimleri resmen devreden çıkarılmış bulunmaktadır. Teknik ilimlere sözle ve fiilen bunca emek ve servet akıtıldığı halde bu yatırımların neden amacına ulaşamadığını kimse sorgulamıyor ve sorgulamaca isaretini gösteremiyor. Biz sorguluyoruz. Çöküşün tek sebebi dini zihniyet. İki asırdan beri teknikte ve modern ilimlerde kalkınamayışımızın sebeplerini din ve ilim, başka bir deyişle dini ilim zihniyetinde bulmak istiyorum. 17. asırda çöküşe geçen din ve dini ilim zihniyeti hem dindar kesimde, hem de fikrendine karşı olan kesimde öyle etkili bir şekilde sürüyor ki, sadece bu iki kutuptaki insanların değil, bütün vatandaşların hareketlerinde davranış ve fiillerinde açıkça ortaya çıkıyor. Bu zihniyetin mahiyetini ve amacını iyi teşhis edip belirlemek, bir zorunluluk olarak ortada durmaktadır. Bu hususta belirli niteliklere tespit etmeye çalışalım. a. Çok düşük seviyede taklitçidir. Taklitte bile maharet göstermeyi önemsemez. Doğu ve Batı taklitçileri aynıdır. b. insana değer vermez. İnsanı köle gibi kullanmaya çalışır onun kendi yaşadığı hayat standartının altında bir yaşam sürmesini ister ve her an kendisine muhtaç olmasına dikkat eder. Bu hususta doğucular ve batıcılar arasında fark yoktur. c. Şahsiyet düşmanıdırlar, her sahada bilgiçlik taslar ve ukalalık ederler, başkalarının kendilerinden fazla bilge sahibi olmasına tahammül edemezler, şahsiyetleri incinir. d. Muhaliflerini azılı düşman muamelesi yapar ve hayat hakkı tanımazlar. E. Bildikleri şeyleri kaset gibi tekrarlayıp dururlar. İlmi överler, ama ilim adamına düşmanlık ederler. F. Sözlerinde durmaz ve verdikleri sözleri yerine getirmezler. Sözleriyle işleri çelişkilidir. G. Ahlaklarını, hareket ve davranışlarını menfaatlerine göre ayarlarlar. H. Kabahatleri hep başkalarına atarlar, beceriksizliklerini hep muhaliflerine yüklerler. I, dinin, milletin, devletin menfaatlerini kendi menfaatleri içinde görürler, kendilerine kadar şahsi fayda sağlayacaksa devlet işine o kadar önem verirler. J, bunların dindarlıklarına da dinsizliklerine de güvenilmez. İşte toplumu idare eden zihniyet, asırlar boyunca böyle olmuştur. Günümüzde vurgunculuk o kadar ileri gitmiştir ki, sıradan halkın zihni bile felç olmuş gibi, ne düşüneceğini bilmiyor. Aslında bütün bu olumsuzluklar, hedefsiz yokluğa, nihilizm, uçuruma koşuş, her sahadaki beceriksizliklerle hız almaktadır. Biz bunların biricik sebebini dini anlayış ve zihniyette aramakla şunu ortaya koymak istiyoruz, bütün bunlar ancak din ile düzelir ve yoluna girer. Ne var ki? 5 asır önce çöküşe geçen Fokaha'nın din anlayışına göre değil, Kur'an'ın getirdiği din eğitimine, önem vermekle olacağına inancımız tamdır. İslam milletleri hala Fokaha'nın anlattığı ve onun 11 asır İslam dünyasını yönettiği din ve ilim anlayışına sarılarak günümüzün genç Müslümanlarını tedirgin etmekte ve onları bunalıma sokmaktadırlar. Bu zihniyete teknikle karşı çıkılmak istenmiş ise de iki asırlık deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü, bu yapılırken insanı ve onun ruhunu mutlu kılan din ihmal edilmiştir. Tekniğe teknik, felsefeye felsefe, ilme ilim ve dine din ile karşı çıkılırsa ve ıslaha, gidilirse, gerçekliği ve geçerliliği ölçüsünde başarı sağlanabilir. Şimdi, bu çöküşe geçen Fokaha'nın din anlayışına alternatif, Gerçekçi ve geçerli bir din anlayışı ile karşı çıkılıp düzeltilirse din, insanlara müspet yönde hizmet etmeye devam eder ve insanları bu dünyada huzura kavuşturur. Biz burada fukahanın dini anlayışında günlük, haftalık, yıllık ve ömürlük meseleler arasından acilen düzeltilmesini gerekli gördüğümüz birkaç meseleye temas etmeden önce usul hakkında bir iki kaideye değinmek istiyoruz. Çıkış yolu A. Birinci usul kaidesi şu olmalıdır, mezhep imamlarının usul metot kaideleri ve ilkeleri olduğu gibi kabul edilmeyip geçerli olup olmadıkları tekrar gözden geçirilmelidir. B. HZ. Peygamberin sünneti ve hadisleri tekrar sınıflanmak ve hiçbir zaman Kur'an'ı ilave yapmak için ona eş tutulmamalıdır. 1. İmam Şafii'nin şu görüşün iyi incelenip anlaşılmalıdır. HZ. Peygamberin söylediği her şey ancak Kur'an'dan anladığıdır, 9, 2, Heze, Peygamberin idareci, kadı ve bir insan olarak söylediği sözler ayrı ayrı değerlendirilmelidir, 3, Heze, Peygamberin sözleri ve sünnetleri arasındaki ihtilaf ve ne neshi sokmadan, her birini bulunduğu şartlar içinde ayrı ayrı değerlendirmeli ve her birinin topluma veya toplumun bir durumuna cevap vereceği düşünülmelidir, 9. maddeden ulumul kuran 330. 4. Hz. Peygamberin sözleri ve sünnetleri söylendikleri şartlar içinde değerlendirilip aynen örnek alınmayarak söyleniş amaçları tespit edilmeli ve de cişik ihtimallere gitmeye cevaz verilmelidir. 5. Hz. Peygamberin sözleri ve sünnetlerine de yanarak imamların verdikleri hükümleri ve yaptıkları değerlendirmeleri yeniden değerlendirmeye almalı, başka hükümler çıkarmaya gayret etmeli ve fikir üretmelidir. 6- Heze, Peygamberin kimi sözlerinde yanıldığını ortaya koymakla ne sahabedinden çıkmış, ne de heze, Peygamberin peygamberliğinden bir şey eksilmiştir. Sahabenin döneminde yanlış olduğu ortaya konamamış olan bir hadisin sonradan yanlış olduğunun anlaşılmasıyla insan dinden çıkmayacağı gibi, heze, peygamberin peygamberliğinden de bir şey eksilmeyeceği kabul edilmelidir. c. Sahabenin sözlerinin hiçbir surette heze, peygamberin sözleriyle denk tutulmaması gerektiği ve bunu mutlaka peygamberden duymuş olabileceği gibi yanlış bir kural ile de asla gidilmemelidir. D. Rivayetlerdeki ihtilafa önem verilmeli ve ihtimalı olan yerde istidale gidilmeyeceği kaidesi yürütülerek hadisin doğruluğu ve sağlamlığı şüpheyle karşılanmalıdır. E. Hadis alimlerinin ve fukahanın hadislere çok müsamahalı baktıklarını, mevzu olan hadise çoğu kez zayıf demekle onu sahih olmaya yaklaştırıp bir nebze de olsa hadise meşruluk tanıdıkları göz önüne alınmalıdır. F. Her ravinin ideolojisi, siyasi tutumu, anlayışı, tahsil durumu ve çevresi incelenerek rivayetlere ona göre ele alınmalıdır. Sahih denilen her hadis sahih olmayabilir. Kaidesi unutulmamalıdır. İslam en büyük sıkıntıyı hadisten çekti, hala da çekmektedir. G. İmamların sözlerine değil, delillerine bakılmalı ve delilleri de ayrıca teraziye vurulmalıdır. H. Yeni usul kaideleri koyma yönüne gidilmesi düşünülmeli ve buna iyi niyetle cesaret edilmelidir. Şimdi değişmesi gereken birkaç fıkhi meseleden örnekler verelim. Birinci günde beş vakit farz namazların önünde ve sonunda bulunan, önceleri nafile sonraları da sünnet-i müekkede denilen fazla namazların yerlerini değiştirmeli ve bunların nafile olduğu, nafilenin de zamanı, mekanı ve sayısı olmadığı ortaya konulmalıdır. Nafile namazın, hiçbir işe gücü olmayan yaşlı veya genç insanları meşgul etmek üzere meşru oldukları açık açık anlatılmalıdır. Vazifeye, derse, otobüse, dükkana, işe zamanında gitmenin farz namazdan daha çok farz olduğu, gecikildiği dakikaya tekabül eden kazancın haksız kazanç olduğu vurgulanmalıdır. İkinci cuma günleri iki ezandan biri içtihadidir ve artık gereksizdir kaldırılmalıdır. Zuhru ahir diye uydurulan namaz kaldırılmalıdır. İbadetlerde içtihat olmaz, dendiği halde bu yanlış uygulamanın akli ve nakli delili yoktur. Zamanımızda Saniye'nin bile bütün hayatı durdurduğu her an yaşanan bir durum olduğu için Saniye'ye bile değer verilerek, şekli ve vakitli ibadetler ona göre ayarlanmalıdır. Üçüncü Müslümanların hala haysiyet ve şerefiyle oynayan üçten dokuza yani bir sözde üç boşu verme hükmünün yanlışlığı açıkça anlatılmalıdır. Hala yaygın bir boşanma usulü olan bu yol, hezeh, Ömer'in bir içti adına dayanmaktadır, geçersizliği vurgulanmalıdır. Sonra fıkıh kitaplarında da böyle bir boşanma ifadesi yoktur. Yemin hükmü verilip yemin kefareti cezası verilebilir. Fukaha istediği zaman hadis ve ayetlere istediği manayı verip, tevil getirdiği halde 14 asırdır, aileleri perişan eden bu boşama şeklinin yanlış olduğu ve geçerli olmadığı, bütün sonuçlarının İslam'a aykırı olduğu anlatılmalı ve halkın şerefine önem verilmelidir. Bir içtihattan dolayı geçmişten günümüze kentlerde bile bu gibi boşanmalara rastlanmakta, Fıkıh kitapları mutlaka ayrılmayı öngörmekte ise de kafasız ve ahlaksız zarhülleyi çözüm yolu olarak göstermektedirler. Adamın hemen pişman olması da karısını boşamaya niyetli olmadığını göstermektedir. Bir ailenin yıkılmaması ve şerefinin bir içtihattan daha kıymetli olduğunu kabul etmeyenler, Kur'an'daki şeref ve izzetin Müslümanlara ait olduğunu anlamayanlar, ancak münafıklardır, On hükmüne girmektedirler. Boşanmanın ancak iki şahidin huzurunda olabileceği anlatılmalıdır. 11. Dördüncü millet bu kadar geri kalmışken fabrikası, silahı, savaş uçağı, yolu, okulu, okuyacak kitabı, yurdu ve gece 12'ye veya sabaha kadar açık kütüphanesi yokken lafili olarak hacca ve umreye milyonlar. 10 Münafıkun 63.8. 11 Talak 65.2. Harcamak yerine bu saydığımız şeyleri yapmanın, ömür boyu haç ve umre yapmaktan daha önemli, daha farz ve daha sevap olduğu anlatılmalı ve milletin bu servetini toplatıp insanlar bunları yapmaya özendirilmeli ve bu yönde yaşat edilmelidir. Bu toplanan servetin de kalpazanların, sahtekarların eline düşmekten korunması için yöntemler düşünülmelidir. Mesela bir vilayetteki hacıların parası, Onların gözü önünde o vilayette yukarıda saydığımız kurumlardan en çok hangisi muhtaçsa ona aktarılmalıdır. 5. büyük alimlerden İmam Cuveyni ve babası Ebu Muhammed Cuveyni 438 H 1046 M, Ebu İsak İbrahim be Muhammed 418 H 1027 M, Ebu Ali Sinci 430 H 1038 M, İmam Nevevi ve İbn Salah'ın fetvası şudur: Farz-ı kifaye, yani toplumla ilgili farzlar, farzı ayından daha önemli ve daha faziletlidir. Çünkü farz-ı kifayeyi, sosyal farzı, yerine getiren bir kimse, bütün ümmeti günah işlemekten, kötüye yola sapmaktan korumaktadır. Şüphe yoktur ki, o dinin en önemli işlevlerinden birini bütün Müslümanlar adına yerine getirmiştir, 12. Bazı kimseler, Hüseyin Atay fikirlerini çok cesurca söylüyor diye tenkit ediyorlar. Halbuki görüyoruz ki Hüseyin Atay bu cesaretini geçmişte yaşamış büyük alimlerden alıyor. Yine de bazen onlar kadar cesur sayılamaz. Şimdi yukarıdaki fetvaya göre kişinin farzı olan hacci yerine bulunduğu çevrede müslümanların 12 Mamul Harame Nebul Meali El-Cueyni, El-Biyasi 358, Katar 1400 H Cemaleddin Ebu Muhammed Abdurrahim Esnevi, Ettemit, 75-77, muhtaç olduğu bir şeyi yapması daha farzdır. Namaz da farz ayrıdır. Doktorun namaz vaktinde bir Müslümanı ameliyat veya tedavi edip, hayata kavuşturması daha önemlidir ve dinde daha büyük bir farzdır. Çünkü Kur'an'da, bir insanı dirilten, bütün insanları diriltmiş gibidir, 13 buyurulmaktadır. Hacca veya Umre'ye gidecek bir kimsenin, bu parayla bir öğrenciye yardım etmesi, bir kitabı bastırması, kütüphanelere yeni kitaplar bağışlaması daha büyük bir farzdır. İşte bu gibi sosyal farzlara, kifayi farzlara yönelmelidir. İslam'da farzı ayımlar, insanı sosyal hizmetlere alıştırmak için bir eğitim vasıtasıdırlar. 6. Kur'an-ı Kerim'in lafzan okunmasına önem verildiği kadar, Manasının öğrenilmesine de önem verilmeli ve bütün işlerin ona göre yapılması gerektiği açık açık anlatılmalıdır. Kur'an'ın lafzının öğretilmesinde ve öğrenilmesinde hiçbir şart olmadığı, abdest, gusül ve kadınların başlarını örtmesi gibi şartlar bulunmadığı gibi bunun için imanda şart değildir. Yoksa Kur'an putperestlere nasıl öğretilecektir? Abdest ve gusül sadece namaz için şarttır. 14. Kadınların başlarını örtmeleri hiçbir ibadetin şartı değildir. 7. ise hem de fuhşun ne kadar büyük bir yasak olduğu ve nasılla netlendiği bilinmektedir. Fuhuş yapmakla onu yaymak, propagandasını yapmak arasındaki fark şudur, gizlice fuhuş yapan bir kimse tövbe ederse günahı affolur, olur. Ama fuhşu yayan, 13 3 Maide 5-32, 14-Ebu Davut, Serhus Sünen Bezul Mecud, 1689. Kitabul etime, Tirmizi, Sunen, 837, Kitabul etime, propagandasını yapan bir kimse, bu işe ister yapsın ister yapmasın, azaba duçar olur, uğrar, daha da acısı, kendisi yapmadığı ve reklam da etmediği halde, başkası tarafından yapılmasına gönülden razı ise ve Müslümanlar arasında yayılması hoşuna gidiyorsa, Dünya vahirette can yakıcı bir azaba uğrayacağı anlatılmalıdır. 15. 8. dinde kolaylık üzerinde durulmalıdır. Yüce Allah Kur'an'da kolaylık dilemekte ve zorluk çıkarmamakta olduğunu, Hz. Peygamber'in de aynı yolu tuttuğunu bildirdiği halde ayak takımı, din kültürü ve bilgisi çok olanlar, dinde zorlaştırmayı en temel ilke haline getirmiş ve dini millete zorlaştırmayı dinin bir ilkesi olarak benimsetmekte başarıya ulaşmışlardır. Aklı başında olduğu sanılan alimler de bu zorlamayı ellerinden geldiği kadar yapmaktadırlar. Hadise dayanmak en basit şey, Heze, peygamberin ağzından bir hadis uydurmak gayet kolay, incelemeden, Araştırmadan Kur'an ve onun felsefesiyle uyuşup uyuşmadığına bakmadan hadis alıp nakletmek, bilgiçlik taslamak en kolay yol olmuştur. İbadetlerin en faziletlisi en zor olanıdır şeklinde nakledilen hadisin aslı astarı olmadığını İbne El Kayyım söylemiştir. Ama Ali Yürkari'nin Büyük Uydurmalar, El Mevzu Etüle Kübra, Adli kitabında bu hadisin manasının doğru olduğunu söylemesi akıl alacak bir savunma değildir. 16 iştedinde zorluk açık olarak reddedildiği halde, 15 Nur 24 19. 16 BKZ, Fahreddin Rezi, El Mahsul filmi usul ile Fık, El Cüz El Kısmı Salis, Seon, Notta, böyle uydurma hadisler tevil edilerek zorlaştırma esas ilki haline getirilmiştir. Dinde esas ve şaşmaz ilkeleri Kur'an'la ve akılla ortaya koyup bunlara aykırı olanları düzeltme cihetine gitmek ilim adamlarına farz-ı ayından daha faziletli bir farz-ı kifayedir. Aslında alime farz-ı ayındır. Çünkü bu farzı yapmak onda tayin etmiştir, ortaya çıkar. Farz-ı kifaya yanlış anlaşılmakta ve yanlış uygulanmaktadır. Kifayenin anlamı, herkesin yapmak mecburiyetinde olmadığı şeylerdir. Ama konunun ilmini yapan kişinin doğruyu söylemesi farz ayındır. Genç bir hanımın bana yazdığı bir mektuptaki şu ifadeyi buraya almak istiyorum, sizin kitabınızı okuyunca huzura, rahata kavuşuyorum ve pek çok şey yapabileceğimi öğreniyorum. İşte kolaylığın en veciz ifadesi, herkese daha çok Müslümanlık yaptırabilmektir. Bu da Müslümanları çoğaltacak ve dinlerine daha bağlı olmalarını sağlayacaktır. Maşallah. Din görevlileri dinden nefret ettirme ordusu gibi çalışarak yabancı mesyonerlere ihtiyaç bırakmamaktadırlar. 9. Usam'da her koyun kendi bacağından asılır, kaidesi, hiç kimse başkasının yükünü çekmez, sorumluluk taşıyan kimse başkasının sorumluluğunu yüklenmez, insanın ancak çalıştığına hakkı vardır 17 ayetlerine dayandırılarak başkalarının yaptıklarının sorumluluğundan kaçmak yanlış anlaşılmaktadır. Bir insanın bir işle ilişkisi üç şekilde olur. A, işi kendisi yapar. B, işin yapılmasına sebep olur. C, işin yapılmasına sevinir. 17 Necme 53 38 39. Bu üç durumda da insan o işten sorumlu olur. Burada önemli olan C bendidir. Başkası yaptığı ve kendisi yapılmasına sebep olmadığı halde yapılan ne kadar kötü işe, haksızlığa, zulme razı oluyorsa ve bunlar onu sevindiriyorsa, gönlünden onları alkışlıyorsa, en büyük sorumluluğu yükleniyor demektir. Böyle kimselerin ateşe atılacağı, Allah'tan başka onu kurtaran kimsenin olmayacağı Kur'an'ın en sert uyarılarından olmak üzere bir sekiz anlatılmaktadır. İslam'da bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyimi temelinden reddedilmiştir. İslam'da vurdum duymazlık, bana necilik geçersiz ve dahası günahtır. İşte zikrettiğimiz bu a, b, cebetleri İslam'ın ana ilkeleri ve Kur'an ayetleridir. Millet zulüm, haksızlık ve açlıktan kırılırken, bir Müslümanın bunları yapmaması veya bunlara sebep olmaması yetmez. Onları yapanları lanetlemesi ve onlara öfke duyması, Gönlünden buz etmesi İslam'ın esas hükümlerindendir. Buna kamu vicdanı denir. Kamu vicdanında lanetlenen ve öfke duyulan bir iş yapılamaz. Müslümanların bu vicdanı da kaybetmiş bir durumda oh, ne güzel yapmış, aferin adama, gibi ifadeler kullanmaları cehennemlik olmalarına ve Allahsız kalmalarına dilalettir. İslam'ın bu gibi sosyal temel ilkeleri, yetenekli kişilerce millete açık açık anlatılmalıdır. Kur'an ve heze, peygamberin, zulmün karşıtı ve nakızı olan adalete verdiği önemi iyi anlatıp vurgulamak, adaletin nasıl bir şey olduğunu olaylarla belgeleyerek anlatmak, dindeki değerini belirtmek. 18 Hudon -11 113, Farzdır. Bunların farz namazlardan önce geldiğini bildirmek de farzdır. 10. 14 asırlık İslam tarihinde, ahlakın nazariyesi bir ilim haline getirilecek şekilde ortaya konmamıştır. Bazı ahlak kitapları yazılmışsa da bunlarda da ahlak bilimsel bir disiplin haline getirilmemiştir. İslam ilimleri terimiyle söylersek, ahlak ciheti ve vahdeti olan bir ilim olarak yazılıp çizilmemiştir. Oysa İslam ahlaktan ibarettir, denecek kadar ahlak Kur'an'ın ilkelerini içine alır. Ahlak, İnsan davranışlarının bütün kurallarını koyar. Bütün kanuni davranışlar, insanın hareket ve hareketsizliği ahlak kapsamına girer. Müslüman toplumların bir fıkıh sistemi, bir kelam sistemi, bir usul ile fıkıh sistemi, bir tasavvuf sistemi olduğu halde bir ahlak sistemi yoktur. Oysa ahlak, bütün bu sistemlerdeki davranış ve fiillere yön verecek, bir sistemler ve felsefeler bütünüdür. Zamanımızda bütün insan faaliyetleri hep kanunlara göre yürütülmeye ve düzenlenmeye çalışılıyor. Oysa ahlak, kanuni faaliyetleri de içine alacak şekilde görünen ve görünmeyen insan davranışlarına yön verir. Amir, memur, patron, işçi, öğrenci, öğretmen ve ticaret ahlakı olmadığı için toplum gayesiz bir nihilizme gitmektedir. İşte bütün bu ahlak türlerini ele alacak, inceleyecek İlmini yapacak, İslam'ın ahlak görüşlerini toparlayacak olanlar, İslam'ın filozof ve alimleridir. Milletin ve devletin en büyük görevi bunları yetiştirmektir. Aksi takdirde nihilizm kaçınılmaz bir son olur. 11. ilme önem vermeye zorunluluğu vardır. İslam'da ilim imandan önce gelir. İlimsiz iman saçmalık ve hayaldir. İman sözlük anlamında tasdik ve benimseme olduğuna göre iman edilecek şey önce bilinecek, Sonra tasdik edilecek ve benimsenecektir. İlk üç asirdeki Müslümanlar birbirlerini bilimle tanımlıyor ve tanıyorlardı. Böylece bilime en üstün değeri vermişlerdi. Sonrakiler ve şimdikiler, birbirlerini hep imanla tanımlıyor ve tanıyorlar. Falanca imanlıdır, parolası geçerlidir. İlk Müslümanlar, falanca imanlıdır, değil, filanca alimdir parolasına önem verdikleri için İslam medeniyetini kurdular. 10 hasrı aşkın bir süredir imanlı, Müslümanlar hep hazır yiyorlar, artık her şeyi bitirdiler, yiyecek bir şeyleri kalmayınca, düşmanlarından dayak, tokat yiyorlar, yine de akılları başlarına gelmiyor, ne iştir, bilinmez. İlim öğrenmenin yolu elbette kitap okumakla başlar, ama yalnızca kitaptakini ezberlemek, Yalnız öğrenme aşamasında kalmak olur, böyle kitaba bağlı kalan bir kimse alim olamaz. Kitabın dışına çıkmak lazımdır. Kitabın dışına çıkmak, ancak ilim yapmakla olur. İlim okumak ve öğrenmek ile ilim yapmayı birbirinden ayırmak lazımdır. Mukallitler hep ilim okudular ama ilim yapmadılar. Kitapta böyledir, demek, ilim değildir. İlim, kitaptaki yanlıştır, diyebilmektir. Kitapta olanın yanlış olduğunu söyleyecek kadar ilim sahip olmayan kimse, sahip olan kimseyle tartışma hakkına da sahip değildir. Kitaba Ayşan'a kitap delil getirilemez. Kitaba bağlı kalan ve onun dışına çıkamayan kimseye külliyet-ü şeriadaki hocamın, Abdullah Nakşibendi, ifadesiyle, kitaba mahkum, yani kitap kendisine hakim olan kimse denir. Yine aynı hocanın ifadesiyle kitabı hakim olanı alim denir. Kitabı okuyup anlamak insanı malumat sahibi yapar, alim yapmaz. Ama kitabı okuyup kitapta olmayanı anlayan alim olur, alim bulmanını alır. Kitaptakileri bilene malumat sahibi, kitapta olmayanları bilene alim denir. Malumat sahibi bilineni öğrenir, alim ise bilinmeyeni bilir. Bilinenden bilinmeyeni öğrenir. İşte on bir asırdır taklitçi zihniyet hep bilinenle meşgul olmuş, bilinmeyeni bilmeye çalışmamıştır. Zamanımızda bilineni de bilmeyenler alâme kesilmektedirler. Müslümanların belini doğrultamamasının sebebi, bu bilmediklerini bilmeyenler, yani mürekkep cahillerdir. Onlar millete de, devlete de, siyasete de hakimdir. Biz ilim dediğimiz zaman ilim yapan. Kitaplara hakim olan alimin ilmini kastediyoruz. İslam dünyasında herkes ilmi över, ama alime düşman olunur. Bunun için de alim yetişmez, millet de şahsiyetini koruyamaz, şamar olanına döner. Halkı ilim adamını sevmeye, ona yardım etmeye, her türlü imkanı sağlamaya çağırma, teşvik etme dindarların dini görevidir. Bu iş hükümeti bırakılırsa olacağı budur. Kur'an-ı Kerim insana şu üç şey getirmiştir, neyi, niçin, nasıl yapacağını öğretmek. 1- İnsan ne yapacak? Dürüst ve adil olacak ve adalet dağıtacak. İnsanları, tek bir ailenin fertleri, Allah'ın kulları kabul edip onlara yardım edecek. Onlarla yardımlaşacak, kimsenin hakkına saldırmayacak ve başkasının kendi hakkına saldırmasına fırsat vermeyecek, kimsenin sırtından geçinmeyecek. Çalışkan, işinde maharet sahibi, ahlaklı yani nezaketli ve disiplini olacak. İşte Kur'an tarafından insanın yapması istenen şeyler bunlardır. 2- İnsan bunların için yapacaktır. İnsan ilerisini düşünen ve geleceğini en iyi şekilde teminat altına almak isteyen bir varlıktır. Bunları yapmakla insanlığın üst derecelerine çıkacak ve böylece mutluluğu elde edecektir. İnsanın en büyük amacı, mutlu olmaktır. İnsan bunları yaparak bu dünyada mutluluğa ulaşacağı gibi, bunları elinden geldiği kadar en iyi biçimde yaptığı takdirde ölümden sonraki hayatta da mutlu olacaktır. Bu mutluluklara ulaşabilecek kişi, bu mutlulukları verecek olan Allah'a kendini beğendirecektir. İşte en büyük mutluluk insanın kendisini Allah'a beğendirmesinde yatmaktadır. 3-Şimdi, İnsan buna nasıl ulaşacaktır? İşte Kur'an'ın nasıl amacı, insana bu yolu, yöntemi anlatmak ve göstermektir. Ama Kur'an, insanın neyi, niçin ve nasıl yapabileceğini öğrenmesinin ilimle mümkün olacağını bildiği için, insana önce okumayı tavsiye etmiştir. İnsan okumakla ilim öğrenecek ve edindiği ilimle, bu üç meseleyi çözerek mutluluğa ulaşacaktır. Kur'an ilim edinilmesine çok titizlik gösterir ve insana, bilmediklerini bilenlerden öğrenmesini emreder. Kur'an, öğrenmeyi ve okumayı insanın, arzusuna, keyfine bırakmaz, onu dini en önemli bir görev olarak insana yükler. İnsan, ilim edinmek için bilmediğini bir bilene sorduğu zaman, bilen de bildiricini öğretmekten kaçınmayacaktır. İşte bunu Kur'an, ayetleriyle bir hüküm olarak ortaya koymuştur. Yani bilen ilmini saklamayacaktır. 19. Kur'an öğrenme ve öğretmeyi isteğe bağlı kılmamıştır. İnsanı mutlaka öğrenmekle ve öğretmeni de bildiğini söylemekle sorumlu tutmuştur. Kur'an insanı öğrenmeye teşvik ederken önündeki engelleri de kaldırmakta ve öğrenme şartlarını hazırlamaktadır. Ayrıca Kur'an insanları irşat etmek Onlara yol yordam göstermek için herkese şamil olmak üzere emir çıkarmaktadır. Ne var ki, emrin nasıl yerine getirileceğinden hareket edilerek, bu irşat ve iletişimi yapacakların nitelikleri ortaya çıkıyor. Kur'an, herkesin değil, ama ilim, hikmet sahibi, konuşması etkili olan, nezaket ve terbiye ehli insanlara, başkalarını Allah'ın yoluna davet etmelerini emretmektedir. Kur'an hikmetle çağır demekle hikmet edilmeyi de emrediyor. 20 hikmet kelimesi çok güzel seçilmiş bir kelimedir. İyi düşünme, faydalı ve ölçülü davranma, ilim ve iyi ahlak anlamlarını da içermektedir. Bunları bilmeyenin yaşatla görevlendirilmesi cinayet ve Kur'an'a muhalefet değil midir? İslam dünyası bu muhalefeti sürdürmektedir. Bunlar akıllı kimseleri, düşünmek isteyenleri dinden uzaklaştırmayı başarıyla 19BKZ Alak 96 1-5 21 217 Bakara 2 174 20 16 125 Yürümekte ve kaba de düşünenleri atmakta mahirdirler. Ama cehaletlerini bilmiyorlar ve kendileri dini kötüye kullanıyor ve kullandırıyorlar. Kur'an zıt olan yol, yöntem ve yanlış bilgiyle Kur'an'a ve İslam'a hizmet edilmez. Samimi Müslüman ne yapacağını öğrenir düşünür, ondan sonra harekete geçer, Kur'an bir güzel öğütle çağır diyor, öyleyse güzel öğütün ne olduğunu ve bunu ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağını bilmeyen beceriksiz, cahil, cekeme, tutuk ve sakat kimselerin, Osmanlı döneminde 1914 yılında açılan Vahizik Medresesine, Medresetu Birirşad, bile alınmadığına 21 dikkat ederek, Güzel öğüt verecek insanlar yetiştirmeye önem vermek gerekmektedir. En güzel şekilde tartışabilmek için, felsefeyi ve düşünme yollarını, tartışma yöntemlerini bilmekten başka çare yoktur. En güzel şekilde tartışmak için cedel ve belagatı, hitabeti ve adabı münazara ilmini iyi bilmek gerekmektedir. İslam dünyası, İslam dinini yabancılara, ilerlemiş milletlere anlatmak bir yana, kendi vatandaşını anlatmaktan aciz kalmıştır. Bunun sebebi siyasiler ve idarecilerdir. Bu idareciler içinde Diyanet Teşkilatı'ndaki idarecileri öncelikle zikretmek ve sorumlu tutmak, her dindar ve samimi Müslümanın görevidir. Bunu düzeltmek için gerek siyasilere ve gerekse idarecilere bunu anlatmanın ve ıslahını ısrarla istemenin emreği bile marufa dahil olduğunu bilmek lazımdır. 21 21.BKZ Hüseyin Atay, Osmanlılar'da Yüksek Din Eğitimi, S-308, İstanbul, 1983. Sonuç olarak, geleneksel din yani fokahının anladığı din ile Kur'an'ın anlattığı din arasında fark olduğunu, din ile din kültürünü. Diğer bir deyimle fıkıh ile şeriatın birbirinden farklı olduğunu anlayarak dini çalışmaların ve araştırmaların yapılmasına maddi imkan ve manevi hürriyet tanımalı ve ona göre çalışmalara iyi niyetle hız vermelidir. Hz, Peygamberin içtihatları da dahil bütün içtihatlar din değil, din kültürü yani alternatifi düşünülebilecek bir fikir olarak kabul edilmeli. Dinin aslında sadece vahiy olduğu kabul edilerek Kur'an'ın doğru anlaşılmasına bakılmalı, yegane ölçü akıl ve vahiy, Kur'an, almalıdır. Son olarak burada beş cümleyi tescil ederek okuyuculara iletmek ve üzerinde düşünmelerini önermek istiyorum. a. Fıkıh hayattan çekilmiş, bütün olarak tarihe geçmiş ve işi bitmiştir. b. Kur'an yaşıyor ve insanları yaşada devam ediyor. c. Fukaha ölmüştür ve bize büyük bir din kültürü serveti bırakmıştır. Allah mekanlarını cennet etsin. Onlara dinen ve ilmen uyuma mecburiyeti bulunmamaktadır. D. Allah ayyünahe muttur, ezeli ve ebedi hayata sahiptir. Kainatı yönetiyor ve insanları koruyor, aydınlatıyor. E. Yeni fukahaya ihtiyaç vardır. Allah yetişmelerine ve çoğalmalarına yardım etsin. Modern ilim ve Kur'an-ı Kerim ilişkisinde metot. Çağımızda insan zekası ilimde büyük ve akıl almaz ilerlemeler kaydetti. İlim ve teknikteki bu ilerlemeleri ele alıp sahalarını ve asıl gayelerinin dışında başka gayelere erişmek için kullanan ilim adamları da eksik olmamıştır. Görünürde buna sebep olan amiller arasında Hristiyanlığın tarihte ilme karşı takınmış olduğu tavrın da rolü vardır. Allah'tan mahi alan peygamberlere isnat edilen dinler... Tarihi fenomen olarak Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet olmak üzere üç dine in hisar etmiş bulunmaktadır. Yahudilik Tevrat, Hristiyanlık İncil ve İslamiyet de Kur'an-ı Kerim adlı kutsal kitapları ile varlıklarını sürdürmektedirler. Tevrat ve İncil'in tarih sahnesine çıkışlarında peygamberlerine isnat edilmeleri tarihen ispat edilmiş değildir. Her ne kadar bu? Diyanet Dergisi C18 S5 Eylül Ekim 1979 İki kutsal kitabın taraftarları ve inananları bu kitapların kendi peygamberlerinin Allah'tan aldıkları vahye dayandığına inanırlarsa da peygamberlerinin zamanında tescil edilmemiş ve zapta geçmemiş oldukları için sonradan kitap haline getirilirlerken yorumcu ve alimlerinin sözleri araya karışmıştır. Bundan ötürü onlar sadece Allah'ın vahyi değillerdir. Ancak din adamları bu insan sözü karışmış olan kutsal kitapları yine de, yalnız Allah sözü gibi kabul etmişlerdir. İlimlerde yeni bir ilerleme ortaya çıkınca kutsal kitaplardaki eski ilim ve kültür yargıları ile çatışmalar başlamış, bu çatışmalar tarih boyunca devam etmiş ve hala devam etmektedir. İslam dininin kutsal kitaba Kur'an-ı Kerim, HZ. Muhammed'in zamanında Allah'tan gelen vahya birebir uygunluğuna titizlikle dikkat edilerek tescil edilmiş ve zapta geçmiştir. Değil İslam alimlerinin sözleri, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sözleri bile içine karışmayan bir kitap olarak tarihe al olmuş, aynı saflık ve aklıkla nesilden nesle intikal etmiştir. Tevrat ve İncil'de yer alan meselelere yapılan itirazlarda Kur'an-ı Kerim'e yapılmış gibi kabul edilmiş, Böylece Kur'an, Yahudilik ve Hristiyanlığa yapılan itirazlara da dolaylı olarak muhatap tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde gelen itirazların yanında Kur'an'ın kendi özünden doğan meseleler de vardır. Bu durum, bazen İslam alimlerinin Kur'an'ı anlama ve yorumlamalarında da meseleler ortaya çıkarmıştır. Bunun dışında Kur'an'ın yorumlanması ve anlaşılması hususunda İslam düşünür ve, alimleri, imam ve müçtehitleri arasında bile ihtilaflar eksik olmamıştır. Büyük Müslüman düşünür ve bilginleri Kur'an'ı iyi anlamak için emek vermiş, onu zamanının ilim ve tekniğine göre anlamak istemişlerdir. Kur'an'ın getirdiği ilkelerin hem tabiat ve sosyal kanunlara uygunluğunu hem de tabiat kanunlarının ulaşamadığı konuları ihtiva ettiğini anlatmaya çalışmışlardır. Her dinde olduğu gibi İslamiyet'in de doğuşundan itibaren düşmanları olmuştur. Bunlara karşı İslam bilginleri Kur'an'ın gerçekten Allah'ın gönderdiği bir kitap olduğunu ispat edebilmek için onun zamanının kesinleşmiş ve doğruluğu kabul edilmiş ilim verilerine uygun olduğunu veya onları desteklediğini ortaya koymak zorunda kalmışlardır. Bunu yapmaları dini ve ilmi bir görevleri olmuştur. Bu alimler Kur'an'ın heze Muhammed'in Allah'tan aldığı vahiy olduğu ve ona hiç kimsenin sözünün karışmadığı konusunda ittifak halindedirler, de açıklayacağız, ama burada şunu söyleyelim ki, Kur'an-ı Kerim'in deneye dayanan müspet ilimlerle olan ilişkisinde hiçbir meselesi bulunmadığını öne sürmek pek iddialı gibi gözükürse de, meseleler teker teker sayılıp dökülürse, bunun kuru bir iddia olmadığı görülebilir. Bunu en ılımlı bir ifade ile söylersek, Kur'an'ın modern ilimle olan ilişkisinde, her ikisi açısından meydana gelecek herhangi bir çatışma kolaylıkla çözüme götürülebilir. Ama iman ve felsefe meseleleri böyle değildir. Onlar da çatışma mevcuttur. Kur'an'ın gayesi de bunda yatar. Çünkü onun kelime anlamına zıt düştüğü sanılan, tecrübi bir bilgiye dayanarak Kur'an'ın kutsallığı çürütürmek istenmektedir. İslam bilginleri tecrübe ile elde edilen bilgiyi din ve mezhep edinen, kutsal kitaba ihtiyaç olmadığını ve kendi öğrendikleri bilginin daha doğru olduğunu ileri süren Allahsızlara cevap vermek ve onların sözlerini çürütebilmek için yine tecrübe ilimlere dayanma gereğini duymuşlardır. Kur'an'ın tecrübi ilimlerle olan münasebeti, onlara olan katkısı, onları teşviki ve onlardan istifadesi hususlarında eskiden beri Risale, Kitap ve tefsirler yazıla gelmektedir. Çağ İslam düşüncesinin yetiştirdiği din filozofu İmam Fahrettin Razin'in yazmış olduğu büyük tefsir bu konuda dev bir eser olduğu gibi, 20. asırda Mısırlı ünlü Ali Muhammed Abdu'a nispet edilen ve sosyal ilimleri ön plana alan tefsir El-Menar adlı eser, Kur'an'ın 3'te 1'ine kadar 12 cilt yazılmıştır. Ve aynı şekilde yine Mısırlı bir alim olan Şeyh Muhammed Tahtavi'nin El Cevahir Fi Tefsir El. Kur'an adını verdiği 26 ciltik tefsiri de çağımızda tecrübe ilimlerin Kur'an'a uygunluğunu göstermeye çalışan eserler arasındadır. Ondan sonra da günümüze kadar makale, broşür ve kitaplar yazılmaya devam edilmiştir ve etmesi de gerekir. Çünkü ilimlerdeki ilerleme ve gelişme devam etmektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın doğru veya yanlış anlaşılmasına sebep olan önceki ilmi verilerin değişmeleri halinde Kur'an'ın önceki açıklamalarındaki yanlışlıklar da düzeltilmelidir. Burada İslam alimlerinin doğru bir teşhisini ve itirazlarını zikretmek gerekmektedir. Onlara göre, ilim verilerinin değişmesiyle Kur'an'da farklı anlaşılacak olursa veya diğer bir deyimle, Tecrübi ilim sahiplerinin vardıkları tecrübi verilerle Kur'an'a yöneltecekleri itirazları bertaraf etmek için Kur'an'ı onların bilgilerine göre yeniden tefsire tabi tutmak, Kur'an'ın tecrübi ilmin verilerine göre gerçeklik kazandığını kabul etmek olur ki, bu dinin ve Kur'an'ın varoluş sebebine ve gayesine aykırıdır. Bunu, bu şekilde vurgulayarak Kur'an'ın içinde bulunulan çağın ilmi verilerine uyacak şekilde tefsir etmenin büyük bir günah ve vebal yüklenme olduğunu savunmuşlardır. Zira açıkladığımız gibi bu yaklaşımda Kur'an'ın ilkelerini dalgalanmaya, rüzgara ve başı boşluğa bırakmak vardır ki bu durumda Kur'an bir önder olmaktan çıkar ve başkasının ardına takılan bir vagon durumuna düşür. Oysa Kur'an önder olmak ve yol göstermek için gelmiştir. Buna rağmen Kur'an ve müsbet ilimler arasındaki ilişki tazeliğini ve güncelliğini korumaktadır. Aslında, bu kutsal kitap ve modern ilimler arasındaki ilişki batı dünyasında da canlılığını sürdürmektedir. Geçen yıl memleketimizdeki bir konferansta şahit olduğum ve konu ile çok ilgili olan bir tutumu buradan akletmek gerekmektedir. Bu konuya başka ve karşıt bir açıdan bakışı temsil eden bir görüş oluyor. Sosyalist olduklarını iddia eden, ama dinin sos, yal yapı içinde bir fenomen olarak varlığını kabul etmeyen sosyalist fikir üreticileri şöyle bir fikir ortaya attılar, dinin nasıllarını, Kur'an, bugünkü anlayışa göre anlamak ve yorumlamak suretiyle bugünkü, meselelerin ve verilerin dinde bulunduğunu veya dinin de aynı şeyi söylediğini iddia etmenin yersiz olduğunu ve bunu ileri sürmenin yanlışlığını iddia ettiler. Bugün dediğinin dışında birçok alanda her tarafa çekilebilen ve yorumlanabilen meseleler, kanunlar, maddeler ve sözler bulunmaktadır. Böyle bir tutum içine sokulan dini sözler bugün anlaşılmak istenen mananın daha önce dinde mevcut olduğunu ispat etmez. Demek isterler ki, bu bir yorum işidir, yorum ise yorumlananı etkisi altında bırakmaktadır ve bir başka durumla karşılaşınca ona da bir cevap niteliğindedir. Onun için, dinde daha önce vardı, şeklinde bir iddianın veya dinin kendi durumunu kurtarmak için böyle bir yoruma gitmeye müsaat olması dine bir haklılık kazandırmaz. Bu iddiada olanların, dini, geçmişin bir veriler sistemi olarak görüp onu bugünkü hayat ve ilim sahasından uzaklaştırmayı amaç edindikleri görülmektedir. Halkçı ve insancıl bir şekilde propaganda yapan ve Marx'ın yolundan giden bu gibi kimseler, Dine Marx'tan daha büyük düşmanlık besliyorlar. Şu ortaya atılabilir ki Marx'in metafizik varlığına karşı çıkmış, ancak sosyal bir müessese olduğunu kabul etmişti. Belki bu da bir yorum olur, ama dikkat etmek gerekir ki, Marx'a atfettikleri ve onu zorlayarak ileri sürdükleri birçok yargıda birer yorumdur. Kendileri yorumlama hakkını kullanacaklar, ama karşı taraf böyle bir hakka sahip olmayacak. Düşünce sistemi ve insanlık namına, insanlığın temel özelliği olan düşünce hürriyetinin yıkılmasına çalışmak, insanı, düşünmeyen bir robot, ota insan, makine insan ve bilgisayar yapma çabası insana ne sağlar? Bir sözü yorumlama ve başka şekilde anlama hususunda şunu ifade edelim, İslam alimleri endişelerinde haklı, öbürlerinin iddiaları ise yanlıştır. İslam alimlerinin anlatmak istedikleri şudur, bir alim çıkıyor, bir deney yapıyor veya bir nazariye ortaya atıyor. Din aleyhtarları ve düşmanları bunu alet ederek dine hücum ediyor ve onu or görüyor. Böyle bir durumda bir din alimi çıkıyor, bu deneyde elde edilen verinin veya nazariyenin dine uygun olabileceğini ifade eden sözleri yoruma tabi tutuyor. Oysa bu deney bir başlangıç bir nazariyedir ve yüzde yüz kesinlik kazanmamıştır. Bir süre sonra deney istikametle ciştiriyor veya sonuçlarına tamamen zıt bir deneyle karşılaşıyor, yani sonradan başka birinin deneyi bir öncekinin zıddına sonuç veriyor, nazariye tadil oluyor veya kalkıyor, yerine başka bir nazariye ortaya atılıyor. İşte karşı çıkılan, Dini böyle kesinliğe kavuşmamış ilim veri ve nazariyelere göre hemen yoruma ve tefsire tabi tutmaktır. Yorum ve açıklamada üzerinde durulması lazım gelen şey, yorumun aslına uygun olup olmadığını, aslında ne derece uzak düştüğünü veya bir zorlamanın, zoraki bir yorumun bulunup bulunmadığını tespit etmektir. Bu anlayışta, insanlar metot ve ilkelerde birleşseler de yine değişik yorumlara gidebilirler. Ortak bir yoruma varabilmeleri için nesnel yorum metotlarının yanında iki önemli unsur daha göz önünde bulundurulmalıdır. Birincisi, yorumlanan söz veya fikrim çok açık ve anlaşılır olması, diğeri de yorumlayan kimsenin samimi ve niyetli olmasıdır. Bu iki unsur, yorumlamadaki ihtilafı asgari dereceye düşürebilir. Bildiğim kadarıyla yorumlamanın bir ilim ve önemli bir disiplin olarak ele alınması üzerinde ciltler dolusu eserler verilmesi ancak İslam bilginleri tarafından olmuştur. Son zamanlarda dil felsefesi ve semantikle ilgili eserler bunun bir kolunu teşkil eder. İslam'da bu ilmi ilmi lausul ve yayilmi usul ile fıkh denmiştir. Bu ilim Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'in söz ve işlerini yorumlayarak anlamanın ilmini, Metot ve ilkelerini öğretir. Müslümanların dünya literatürüne kazandırdıkları bu ilme yeniden eğilmeleri, sosyal ilim, dil ve felsefedeki gelişmelerin ışığı altında onlardan istifade ederek ve aynı zamanda onları da geliştirerek ellerinden geleni yapmaları lazımdır. Şimdi yoruma karşı çıkan ve onun ilmi ve meşru olduğunu kabul etmeyenlerle yorumlamada aşırıya kaçanlara karşı şu cevapları vermekle yetineceğiz. L. Dini metin ve sözlere eski bilgi ve nazariyelere göre verilmiş olan manaları, iyi bir inceleme ve ilmi araştırmayla başka kesin bir hükme ve fikre ulaşmadıkça reddetmek doğru ve ilmi bir tutum sayılmaz. 2. 20. asırda artık tecrübe ilimlerinde %100 kesin olmadığına ve en materyalist kilim adamı da bu kanunun dışında kalamayacağına göre her an değişebilen bir hüküm veya veriye uysun diye matematiksel bir kesinliğe %100 sahip olan bir hükmü, kaldırmaya, reddetmeye ihtiyaç duyulduğunun düşünülmesi ilki açısından dengesizlik olur. 3. Modern ilimlerde %100 kesinlik yoktur diye ortaçağ ilim verilerine göre yapılmış bir yorum veya verilmiş bir hüküm üzerinde ısrar etmeye gerek yoktur. Eğer eski bir ilmi veri, modern bir ilmi veriye taban taban ise modern ilmi veri kabul edilmelidir, ancak bu veride %100 kesinliğe kavuşturulmadan, son çözüme sözün olduğuna hükmederek dini metnin varmak istediği mananın bu veriye uymak zorunda olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Modern ilme göre yapılacak yeni yorumun o anda öyle olması doğru görünüyor ve ona kanaat getiriliyorsa da, artık başka bir şekilde yorumlanmasına imkan olmadığını ileri sürerek gelecekteki başka bir yorumun yolunu kapamak yanlış bir tutum olur. 4- Dini söz ve ifadelerin, Kur'an ve hadisi kastediyorum, mana, gaye ve ilkelerine, aklı selimin. İyi niyetin ve samimiyetin hakim olduğu bilim adamları tarafından kesinlikle hükmedilmişse ve bunlar akli ve matematiksel kesinliğe dayanan delillerle desteklenmiş iseler, onları öyle kabul etmek zorunluluğu inkar edilemez. Ancak zaman ve mekanın değişmesiyle bu hükümlerin cüz'ü meselelerdeki uygulamalarının değişeceği ve ona göre hareket edilmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. 5 Kutsal kitap sahibi olan Yahudiler ve Hristiyanlar dini metinleri modern ilimle yeniden anlama ve yorumlama ihtiyacı duymuşlardır. Bu doğru bir yaklaşımdır ve buna ihtiyaç vardır. Bu konuya dair, geniş bir literatür meydana getirmişlerdir. Bu ihtiyaç Kur'an-ı Kerim için çok daha zorunludur. Gerçekten tarih boyunca Kur'an-ı Kerim, Bölüm bölüm ve başından sonuna kadar her bir harf ve kelimesine varıncaya kadar yorumlanmıştır. Tarih boyunca ilimler ilerledikçe ve yeni bir bilim dalı yeni veriler ileri sürdüğünde onlarda tefsire aksetmiş ve bütün bilgilerden istifade edilerek Kur'an-ı Kerim'in gerçek manasının anlaşılmasına büyük gayretler sarf edilmiştir. Eski İslam alimlerinin yaptığını... Bugünkü İslam alimlerinin de yapması ve bugünün bütün ilimlerinden istifade ederek Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya ve gerçek manasına nüfuz etmeye çalışmalarını en önemli emekler arasında görmek gerekir. 6- Kur'an-ı Kerim'in baştan sona tercümesini yapmış olman ve mesleğim gereği 30 küsür seneden beri Kur'an'ın tefsir, yorum ve anlaşılması ile ilgili uzun tecrübeme dayanarak şunu söylemekle ilmi bir görevimi yerine getirdiğime inanıyorum a. Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler vardır ki, eski alim ve tefsircilerin gösterdikleri bütün gayretlere rağmen ayeti kerimeler inandırıcı bir açıklığa kavuşturulamamıştır. Ama bugünkü modern ilimler yardımıyla bu ayetler daha iyi anlaşılmaktadır. Buna rağmen, bu gibi ayetlere ileride başka bir mana verme ihtimali ortadan kalkmış değildir. O konudaki ilim dalları geliştikçe başka manalara gidilebilir. B. Öyle ayetler var ki, onları anlamak ve tefsir etmek için bugünkü modern ilmin kafiye olmadığını müşahede ettim. Bugünün değil bütün ilimlerine, kaçına bile derinliğine vakıf olmak hiçbir insanın gücü dahilinde olmadığı gibi, ömrü de buna yetmez. Elbette ben de tek bir sahada bile kendimi tam bir mütehassıs olarak görmüyorum. Ama, Diğer alim ve mütehassısların araştırmalarından yararlanarak henüz araştırma sahalarının bu ayetlere ulaşmadığını, bunlardan ayetlere bir yorum getirmede istifade edilemediğini söyleyebilirim. İleride ilmi araştırmaların dalları daha da genişler ve bu dallar ilmi birer disipline kavuşurlarsa belki bu ayetlere bir anlam getirilebilir. Biz de bu gibi ayetlere eski tefsirciler gibi mana verdik. Ancak bu manalar Arapça kelimelerin müsaade ettiği bir lugat ve sözlük anlamı olup ne istendiğini ve ne kastedildiğini henüz anlayan olmamıştır. c. Öyle ayetler var ki, geçmişte iyi ve doğru anlaşılmışlar, bu nedenle onlara başka bir mana vermeye ihtiyaç kalmamıştır ve başka bir yoruma da ihtimal bulunmamaktadır. Bu gibi ayetlerin, gaye ve ilkeleri istikametinde daha başka uygulamalarının olup olmadığı üzerinde inceleme yapılması düşünülebilir. D. Öyle ayetlerde var ki, manaları açık ve kolay anlaşılır olduğu halde yanlış anlaşılmış ve dolayısıyla yanlış uygulanmıştır. Bu yanılmaların sebepleri üzerinde düşünüp onları gerçek anlamlarına kavuşturmak ve bu anlama göre tatbik etmek gerekir. 7. Kur'an-ı Kerim'in kutsal kitaplar içinde kendine has çok önemli bir özelliği vardır. İman ve mersami ibadetin dışında kalan ve hangi ilmi gerektirirse gerektirsin, davasını ispat için kullandığı diğer, ilimlerin verilerini, sonuçlarını nesnel bir şekilde zikreder. Bundan çok daha önemli olan, asıl anlatmak istediğim nokta şudur, Kur'an, İlimlerin konu ve meselelerini kendi zamanındaki anlayış ve verilere göre ifade etmemiş. Onları kendi gayesine her zaman hizmet edecek şekilde zamanın terminolojisi ve söyleyiş biçimine aşkın şekilde kullanmıştır. Bu noktayı anlatmak çok zor olduğu için istediğim ve anladığım gibi anlatamadığımın farkındayım. Kur'an birkaç kelimeyi öyle bir terkiple kullanıyor ki Bugünkü modern ilim o hususta birçok dallara ayrılmış, ihtisas sahaları meydana getirmiştir. Bunu misal ile anlatmaya çalışayım, Kur'an-ı Kerim'de gök ve yıldızlar çeşitli ifadeler içinde zikredilmektedir. Bir tanesi de şudur, biz yakın göğü yıldızlarla süsledik, bu ayetin kelimesi kelimesine Türkçesi doğrusu biz, en yakın göğü bir süs olan yıldızlarla donattık bir şeklindedir. Başka bir ayette andolsun ki, en yakın göğü ışıklarla donattık iki buyurulmaktadır. Burada arkan kandil, bugünkü ifade ile ampul, misbah, olarak belirtilmiştir. Gök ilimleri ve feza fiziği ile uğraşan mütehassıslara gece gördüğümüz bu yıldızlar ne nesidir, diye soruluyor. Mütehassıslar cevap olarak, bu yıldızlar, Güneşten 40 milyon kilometre uzakta olup Güneş ile Dünya arasındaki mesafe yasamayacak kadar büyüktür ve onlar hakkında fazla bilgimiz yoktur, diyorlar. Biz de düşünüyoruz ve en yakın göcün gece süsü olarak zikredilen bu yıldızlar, bu kadar. Bir Saffat 37.6. 2. Mülk 67.5. Uzakta ise, Orta Göğün ve En Uzak Göğün yıldızları nerededir veya Orta ve En Uzak Göğün sınırı nereden başlar? Nerede biter? Bu yıldızlar sadece en yakın göcün süsü olsun diye mi oraya konmuştur, gibi sorular soruyoruz. Bunun gibi sonu gelmez sorulara insanoğlu henüz cevap veremiyorsa, belki verecektir, o zaman bu ayetlerin tefsirine tekrar çalışılmaması mı gerekir? Eski müfessirler bu ayetleri eski astronomik bilgilere göre anlatmaya çalışmış, ancak değişik ihtimaller ileri sürmekten kendilerini ağlamamışlardır. Yaptıkları açıklamalar kelimelerin etimolojik manasını geçmemiş ve ayetlerin açıklamaları tatmin edici olmamıştır. Şimdi bu gibi ayetlerin bugünkü modern ilim ışığında ele alınması bir görev ve ilmi bir tutum sayılmamalı mı? Bugünkü ilimde bu ayetleri açıklayacak durumda görülmüyor. O halde bu konu geleceğin ilmine havale edilmiyor mu? Başka bir ayette üst üste katlı yedi gök veya birbirine tıpa tıpa uyan yedi gök ne kastediliyor. Burada üst üste katlı ile birbirlerine tıpa tıpa uyan şeklinde Türkçeye çevirdiğimiz kelime Arapçada tıbak kelimesidir. Birkaç şekilde anlaşılmıştır. Ben önemli olan ikisini aldım. Tıbak tabakın çocuğu olup Türkçe'de kullandığımız tabak kelimesidir. Tıbak, mutabakat kelimesini eş anlamda maslarda olur, birbirine tıpa tıpa uymak anlamını verir. Müfessirler bu ayeti kerimeye, kendi zamanlarının astronomisinin tatmin etmeyen verileri karşısında bir açıklık getirememişlerdir. Bugünkü modern, 3 mülk 67 3. Astronominin değil mi bir izah yapacak durumda olduğunu sanmıyorum. Bir önceki ayetlerle bunu yan yana getirerek en yakın gökten kastedilenin sınırını tespit etmeye ve sonra da, ya yan yana dizilmiş veya üst üste konmuş yahut yedi bu talinde bir gök düzeni bulmaya çalışmalıdır. O zaman bu gece gördüğümüz yıldızlar hangi göklere, göğü galaksi kabul edelim, karşı ne vazife görür, yoksa eğer kürenin bulunduğu galaksi ile onun bir süsü olan yıldızların hepsi en yakın göğüme ifade ediyor. Ondan sonra 6 tane daha onlardan uzakta gök mü vardır, bunları öğrenmeye çalışalım. 7 sayısının sınırlayıcı bir sayılı olmayıp çokluk ifade ettiğini delilleriyle savunanların görüşlerine bakarak da göklerin 7'den çok olma ihtimaline hesaba katmak gerekiyor. Burada benim aklıma gelen bir ihtimal de şudur. Arapça 7 sayısı ile tıbak kelimesinin beraberce kullanılması yedigenli bir prizma ve dolayısıyla yedi boyutlu bir kainata işaret ediyor olmaz mı? İşte anlatabildimse, bugünün ve geleceğin ilim verilerinin ve felsefesinin temelini Kur'an'da bulmak mümkündür. Buna göre Kur'an'a ilimlerin felsefesi ve daha doğrusu ilimlerin felsefelerinin felsefesi demek gerekmektedir. Kur'an çok daha büyük meseleleri de ihtiva etmektedir. Zaman ve mesafe kavramını inkar ederek yani onları hesaba katmadan ve bir ölçü birimi olarak kullanmanın dışında olayların varlığını savunmakta olduğunu görmek mümkündür. Konuyla ilgili bir ayete daha değinmeden geçemeyeceğim. Yedi göğü uyumlu olarak yaratan odur. Rahmanın bu yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü bir çevir bak, bir çatlaklık görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp direnci kırılmış olarak sana döner, 4. Şimdi bu ayeti nasıl anlamak doğru olur? Burada gözden kasıt insanın basit ve çıplak gözü mü, yoksa ilim gözü mü, yani deney ve tecrübe etmek midir? Birinci seçeneğe göre ayetin büyük bir manası yoktur. Basit bir insanın çıplak gözle gökyüzüne bakarak göksel nizamda bir çatlak olup olmayacağını anlayamayacağı açık ve bellidir. Bu ayet ilim ve fikir sahibi olanlara ve mütehassıslara hitap etmektedir. Astronomi ilmindeki gözlemlerde eskiden kullanılan aletlerin yetersizliği birçok alimin gözlerini zayıflatmış veya kör etmiştir. Bugünkü aletler, ilerlemelerin derecesi, feza araştırmaları ve seyahatleri çok ileri gitmiş durumdadır. Elbette daha da ilerleyecektir. Ancak bu ayet karşısında akla şu geliyor, bu ayet insana uğraş, didin, göğe bak, orada nizama ve düzene uymayan, düzensiz bir iş görmeye çalış, bakalım görebilecek misin, demektedir. Buna göre insanoğlu diğer galaksilere de gitme emrini almış olur, bu ayette oralara gitmenin imkan ve ihtimaline işaret kabul edilebilir. Yahut insanoğlu ne kadar çalışırsa çalışsın, göklere çıkarsa çıksın. Kendi galaksisinin dışına çıkacak bir menfez, çatlak ve yol bulamayacak ve tekrar dünyasına dönecektir. Bu, onun başarısızlığı olacak, gözü ve beyni dönmüş olarak kabuğuna çekilecek ve haddini, kapasitesini, gücünü öğrenecek bu onun 467 3 4 kendine gelmesini sağlayacak diye de anlaşılabilir. İşte bu ve başka manalar. Gelecekte ilim adamlarının gerçekleştireceği ilim verilerinin tayin edeceği manalardır. Ayetlerin gerçek manaları geleceğe aittir. Bugün anlaşılan nazariye, imkan konusu olmaktan öteye geçmemektedir. İkinci bir örnek olarak da şu ayetler gösterilebilir, dedi, ey ileri gelenler. Bana içtenlikle doğruya bağlanmış olarak gelmelerinden önce, hanginiz onun tahtını bana getirebilir tırnak işareti. Cinlerden gözlü pek biri, seni yerinden kalkmadan önce, ben onu sana getiririm, doğru soğan dolsun buna güvenirim, buna gücüm var, tırnak işareti kitap ilmine sahip olan biri dedi ki, gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, tırnak işareti Süleyman tahtı hemen yanında yerleşmiş görünce, bu, şükür mü edeceğim, yok sanankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bolluğundandır dedi, 5. Belkıs Yemen'de kraliçe, Süleyman da Filistin'de kral idi. Müslümanlar Kur'an'ın her kelimesinin Allah'ın sözü olduğuna inanır ve her kelimenin gerçeği ifade eden bir manası vardır. Kur'an'da ifade edilen şudur: Yemen'deki Belkıs'ın tahtı göz kırpması gibi kısa bir zamanda Filistin'deki Süleyman'ın yanına getirilmiştir. Bu gerçektir. Bunu inkar etmek Kur'an'ı inkar etmek demektir. Bu vuku bulmuştur. Ama nasıl olmuştur? Bu konuda en yetkin fikri ve varlıkçılık açısından metafizik manayı veren Muhittin Arabi, Öl 638 H, 1240 M, olmuştur. Ona göre Yüce Allah kayınatı her an var edip yok etmektedir. Aynı anda bir şeyi, 5 nemi 27, 38, 40, yok edip var etmektedir. Tahtı, Yemen'de yok etmiş ve aynı anda Filistin'de var etmiştir. Muhit'tin Arabi bu görüşü Fusus'ul Hikem'inde 19 92 213 214 zikreder. Bu görüşü Heraclitus'tan aldığı öne sürülebilir. Heraclitus'un her an var oluş ve yok oluş görüşüne göre bir nehirde iki defa yıkanılmaz. Heraclitus 544 180 m. bu metafizik açıklamada gerçekten çok ileri gitmiş ve onu varlığın menşeine dayamıştır. Burada zaman kavramı da neredeyse yoktur. Bu, Kur'an'da anlatılan bir olaydır. Şimdi, bana öyle geliyor ki, bu uzay yolu filminde gösterilen, bir insanı, nesneyi veya maddeyi uzak bir yere ışınlamak yoluyla nakletmeye çok benzemektedir. Ancak, bu ışınlama ilerler ve gerçekleşirse, bu ayeti kerimenin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Işınlama metodu henüz bir hayal ve deney safhasındadır. Bunu söylemekle ışınlamanın Kur'an'dan alındığını iddia etmiyorum. Bu fikri icat edenlerin Kur'an'daki bu olaydan haberleri yoktur. Ama ışınlama veya onun yerine geçecek başka ve daha geliştirilmiş bir nakil aracı veya mesafeyi kat etme metodu ortaya çıkacak olursa, bu ayetin daha iyi anlaşılmasına faydalı olacağında şüphe yoktur. Bu gibi ilmi keşif ve veriler ile münasebeti devam ettirmek ve onlardan istifade etmek Kur'an'ı anlamak için doğru bir tutum ve kaçınılmaz bir görev kabul edilmelidir. Burada kendi görüşüm ve önerimi anlatmak istiyorum. Kainatı sosyal bir varlık olan insanı da hesaba katarak Allah yarattı. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kitabıdır. Kainat Allah'ın yapısı, yarattığı sanat eseri. Kur'an-ı Kerim'de o onun kitabı, broşürüdür. Nasıl ki Ford fabrikası bir araba yapar ve bir doğunun broşürünü yazar, arabayı alana bu kitapçığa verir ve o kişi de kitaba bakar. Arabanın özelliklerini anlar ve arabaya bakarak kitabı anlarsa teşbihte ve misal vermekte hata aranmaz. İnsan da Kur'an'a bakarak kaynatı anlamaya çalışır. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da nice misaller vermiştir. İşte bunun gibi Kur'an'ı ya anlamak için ya anlamak lazımdır. İnsanı yanlayince insanla ilgili ayetler daha iyi anlaşılacaktır. Kainatı ve insanı daha iyi anlamak için Kur'an-ı Kerim'i anlamak gerekir. Birini yanlamak kötekini yanlış anlamaya ve ikisi arasında çelişki olduğunu zannetmeye vardırır. Oysa bu iki eser tek bir zatın yüce Allah'ın olduğu için ikisi birbirini anlatır. İkisi teker teker anlaşılmaya çalışılırsa. Yüce Allah'ın bu iki eseri ortaya koymaktaki gayesi ve insanoğlu anlaşılamaz, mutlaka bir yanda eksiklik bulunur. Buna göre Kur'an'ı kainat kanunlarına zıt düşecek şekilde anlamaya çalışmak Kur'an'ın amacına aykırı olur. Mucizeleri de bu esasse göre anlamak doğru olur. Aslında büyük din filozofları da, bu esasse göre anlamışlardır. Mucizeler, Halkın anladığı manada, Allah'ın herhangi bir mesele için koymuş olduğu kainat nizamını, bir an için bir kimsenin hatırı veya bir münkeri imana getirmek uğruna bozması olarak anlaşılmamalıdır. Mucizeler de, Allah'ın bir kanununa göre yapılmışlardır. Yapıldıkları zaman herkes tarafından bilinmeyen bir bilgiye dayanmaları, onların, mucize olarak kabul edilmelerine sebep olmuştur. Bunlar, Herkes tarafından bilinmediği için mucize sayılırlar. Mucizeleri bu şekilde değerlendirmek, hem Allah'ın kainat kanunlarına, hem de Kur'an'ın ifadelerine uygun düşer ve tutarlı olur. Eğer kainat kanunları ve Kur'an-ı Kerim arasında bir çatışma söz konusu olursa, ya kainat kanunu veya Kur'an-ı Kerim yanlış anlaşılmış, demektir. Bu durumda anlamları tekrar gözden geçirmek gerekir. Şüphesiz çatışmanın vuku bulması için mantıktaki çatışma ve çelişki kaidelerine göre olması göz önünde bulundurulmalıdır. Yukarıda işaret ettiğim gibi modern ilmin getirdiği bazı yeni ilim verilerinden istifade ederek Kur'an-ı Kerim'de aynı konuya temas eden ayetlerin açıklamaları yapılagelmiş, ayetlerin daha iyi anlaşılmasına yardım etmeye gayret edilmiştir. Bunun hem din, hem ilim yönünden faydası vardır. Bu yaklaşımın dinî yönünden faydası, yeni ilim verileri sebep olarak ileri sürülerek din aleyhine propaganda yapılıp insanlar arasında bir huzursuzluk çıkarılması önlenir ve böylece millet dinine bağlı kalır. İlmi yönden faydası ise, dinin yeni ilmi araştırmalara müsaade ettiği ve yeni ilmi buluşlar çoğalıp ilerledikçe dinin kutsal kitabının daha iyi anlaşılacağını inananların görmesidir. Buna göre ilmi çalışmalara yönelmesi Buna önem vermesi ve ilim adamlarına saygı göstermesi, yardım etmesi, bütün bunların dini ve kutsal bir görev kabul edilmesidir. Bu, memleket de ilmin, dinin yükselmesini, milletin birliğini sağlar. Dine getirilen eleştiriler, kimilerinin dinle bağlılığını zayıflatabilir ve ayrışmalara, düşmanlıklara sebep olabilir. Bunun için gerçek ilim ve din adamının vazifesi, Kur'an'ı yeni ilim verilerine göre anlama olmalıdır. Bu hususta dilimizde kayda değer önemli bir eser hatırlamıyorum, fakat Arapça'da hayli çok olducu gibi Batı dillerinde de Müslüman ve gayrimüslim alimler tarafından hem İslam dini açısından, hem de Yahudilik ve Hristiyanlık açısından yazılan çok sayıda eser vardır. Bunların dilimize çevrilmesi kaçınılmaz bir görev sayılmalıdır. İleri de ilim adamlarımızın da müstakilen eserler vermelerini arzu ederiz. Türk bilginlerinin bu hususta bir mahrumiyetlerinin bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bu da Arapça öğrenme imkanlarının az olması ve Kur'an-ı Kerim'in de Arapça oluşudur. Ancak Kur'an'ın iyi bir tercümesinden derin ilmi bir araştırmaya semantik ilmi açısından imkan vardır. Bunun için çok iyi Arapça bilmeye gerek yok. İlgili kelimelerin etimolojisini bilmek yeterli olabilir. Öyle sanıyorum ki, doktor, Muhammed Muruve'nin bu konuda yazdığı ve Recep Çalı tarafından tercüme edilen makalenin dikkatle okunması gereklidir. Bu makalenin daha ileri derecede inceleme ve araştırmaların yapılmasına örneğe ve teşvik olmasını dilerim. Kur'an'a göre inanç ilkeleri, insanın hayatı, imanından ibarettir. Neye, nasıl? Niçin inanıyorsa öyle yaşar, öyle davranır ve onu yapar. Din dar da öyledir, dinsiz sizde, ahlaklı da öyledir, da, inanır ve inandığını yapar. Bu anlamda iman, karar vermek ve niyet etmektir. Aslında iman, karar vermeye ve niyet etmeye götüren amacın etkenidir. İman, iş yapmada, insanı harekete geçirmekte bir dinamo ve itici güçtür. İnsan hayatında bu kadar önemli olan imanı incelemek ve neye, Nasıl inanılması gerektiğini ortaya koyabilmek için önce dilde, sözlükte, felsefede, mantıkta ve kelamda teoloji hangi anlamlarda kullanıldığını bilmeye ihtiyaç vardır. Biz burada dil ve kelamdaki anlamlara değineceğiz. Dilde iman, dilde iman kelimesi. Eman, emanet, emniyet, emn köklerinden türemiş bir kelimedir. Eman, emanet, emniyet kelimeleri Türkçede kullanıldığı gibi güven Güvenlik, korkusuzluk, ruhun yatkınlığı ve güvenilen nesne anlamlarındadır. Bu köklerden türeyen iman kelimesinin dili yönünden iki anlamı vardır. Birincisi güvende olmak, güvenmek, korkusuz olmak, emniyete, emanete girmek. Diğeri ise, başkalarına güven vermek, onları emanete almak, korkusuz kılmak, tasdik etmek, sözlerini onaylamak, sözlerinin güvenirliğini kabul etmektir. Bir bu manaya dayanarak heze, peygamber, komşusu kendisinden güvende olmayan iman etni sayılmaz, iki demiştir. Heze, peygamberin bu sözü vahye değil, dilse mantiğine dayanıyor. Terim olarak imanın tanımı, izanla tasdiktir. İzan, razı olmak, uymak, gönülden teslim olmak demektir. Buna göre iman herhangi bir sözü, önermeyi gönülden, içten boyun eğerek, razı olarak tasdik etmek ve onaylamaktır. Bu tanım, iman kelimesinin semantik ve etimolojik anlamından kaynaklanıyor. İnsanın bir şeyi bilmesine iman denmesi ilim bakımından tartışılmaktadır. 3. Ancak imanın bilgiyi tasdik etmek anlamına gelmesi ve ilmin üzerinde bir şey olması, ilimsiz iman olmamasını gerektirir. İman, izan ve gönülden razı olmakla da gerçekleşeceğine göre, Kişinin iman etmekteki hürriyete vurgulanmış oluyor. İnsan bir şeyi bilebilir, bildiği halde ona iman etmesi zorunlu olmaz. İmanın hürriyetini teminat ve, bir Biz fihani, müfredatın Kur'an 24-25, 2 Buhari, 778. Tirmizi, 193. Müslim, 217. 3 Sadettin Mesid Ömer Taftazani, Şerhul Mekasad, 2-259. Güven altına almak için, kişinin bildiğine gönülden ve rıza ile inanması, onu kabullenmesi, imanın tanımına özenle yerleştirilmiştir. Kelamcılar iman etmenin hürriyetine bu kadar titizlik göstermelerinin yanı sıra nelere iman etmek gerektiğini de ele almış ve incelemişlerdir. Bu ise, iman konusu bakımından tanım sayılır. İmanın konusu nedir? Sorusuna da böylece cevap vermiş oluyorlar. İman, dinden olduğu zorunlu olarak bilinen şeylere inanmaktır. Hz, peygamberin Allah tarafından getirdiği zorunlu olarak bilinen ve dinde zorunlu olduğu bilinen şeylere iman etmektir. 4- İlim-İman ilişkisi. İmanın ne olduğunu anlattık. İlmi açıklamak için de ilim kökünden hareket edelim. İlim, alamet, alem kökünden türer. Alamet belirti, delil, işaret anlamına geldiği için ilim delili, Belirtisi olan bilgiye denir. Mutlak bilgiye marifet denir. Belirtisi ve delili olan bilginin, kesinlik ve güvenirlik derecesi, delilinin ve belgesinin kuvvetli, kesin ve şaşmaz olmasına bağlıdır. O halde, belgesi ve delili olmayan bilgiye ilim denmez, marifet ve bilgi denir. Eğer Türkçe'de bilgiyi belgeden türetir ve belgesi olan marifete bilgi derseniz, o zaman bilgi ilmin Türkçe karşılığı olabilir. İman, bilgiye dayanır ve temeli bilgidir. Ancak bilgi nedir? Bilgiyi tanımlamak gerekir. Bilgiyi mahiyetine göre tanımlamakta filozof, kelamcı, psikolog, 4 Şerhulme mekasid, 2, 247 ve olgucular, pozitivistler, değişik ve çeşitli tanımlar ortaya atmışlardır. Ancak hiçbirinin kesin bir kanaate varamamış olduğu söylenebilir. Bu hususta bilginin olasılığı, eski çağ felsefecileri arasında tartışılmıştır. Olasılığı benimseyenlere dogmatik, ikaniye-inakçılık yakaniye, yani ilmin varlığına kesin kanaat sahibi olanlar ve ilmin olasılığını inkar edenler veya ilmi insanın inancına bağlayanlara da sofistler şüpheciler dendiği bilinmektedir. Bir takım din karşıtı insanlar dincilerinde yaptığı gibi ilmi ve felsefi kavramları inançlarına göre yorumlayıp saptırıyorlar. Dogma, bu anlamda ilk defa felsefede ve ilimde kullanılmış, sonra buna ilim dışı bir anlam verilerek din inançlarında ilim dışı olduğunu anlatmakta kullanılmaya başlanmıştır. İlmin tanımında anlaşamayanlar, ilmin kaynaklarında birbirlerine daha yakın düşmüşlerdir. Önce şunu belirtelim ki, ilmi yapan, ilmin ustası akıldır. Akıl, ilim kaynaklarını nereden, nasıl alacağını bilir ve her bir kaynağın verdiği bilginin derecesini de bilir. Bir kaynaktan gelen bilgiyi diğerine karıştırmaz. Aklın usta bir ilim yapımcısı olduğunu şöyle tasvir ediyorum, İnsan çarşıya gider, et, süt, yağ, peynir, sebze, soğan, baharat vesaire alır ve eve gelir. Bunları iyi bir aşçıya verir, o da en güzel şekilde zevkli bir yemek pişirir. İşte akıl da böyledir. Ama herkes aynı usta gibi yemek pişiremez. Herkesin aklı da eğer eğitim görmemiş ilim mustası olamaz. İşte aklı akıllıca ve ustaca değerlendiremedikleri için aklın karşısına birer alternatif olarak tecrübeyi, hayali, vehmi, sanıyı, kuruntuyu, sezgiyi koyuyorlar. Bu sürekli deneysel Pozitif, ilim, hayali ilim, sezgisel ilim ve akli ilimler tabirlerini kullanıyorlar. Oysa biz diyoruz ki, bütün bu sayılanların hepsi, sezgi, hayal, vehim, aklın sınırları içindedir. Aklın gitmediği yere hayal, vehim ve sezgi gidemez. Bunların hepsi aklın yöntemleri, kollarıdır. Akıl nereye kadar izin veriyorsa, hayal oraya kadar gider. Akıl, hayalden büyüktür. Neyi? Nasıl yapması gerektiğini de akıl hayale emreder ve meydana gelen durumu da akıl değerlendirir, ona gerçeğe yakın, yanlış veya saçma diyen de akıldır. Deneyle elde edilen izlenimleri de akıl ilme çevirir ve onlara ne kadar güvenileceğini de yine akıl ortaya koyar. Akıl ilim ustası olduğu için deneyin dışındaki bilgilere de ilim diyen akıldır. A. Comte'den, 19. Yüzyıl bu yana deney dışındaki bilgi kaynaklarının temin ettiği bilgiye bilgi denmemesi akla vurulan en ağır bir darbedir. Bu anlayış, insanları aklın dışına iterek, onların inanç ve davranışlarının sapmasına yol açmıştır. Bu ilme verilen yanlış kaynaktır. Pozitivizm, sadece deneysel bilgilere ilim diyerek akıl ilkelerini ve akli ilimleri de içine alan her türlü bilgiyle metafizik bilgi ilim dışı kabul etmiştir. Bunları iman sahasına dahil etmek şeklindeki tamamen ilkel ve insan bilimlerine karşı tutumu, bazı çevrelerce hala sürdürülmektedir. Burada iki tür yanlış var. Birincisi, ilmin, bilimin kendisi de özlü ve zatı bakımından metafiziktir. Çünkü metafizik bir varlık olan aklın yaptığı bir iştir. Fizik laboratuvarına bir inek götürseler ve yanında bir deneyin yüz defa tekrar etseler, inek ne anlatacak? İnek de insanlar gibi oradaki olayları görmüştür. Bu nedenle insanın özü ve insan denilen zatı metafizikidir. Evet, insanın bedeni maddedir ve maddeden meydana gelmiştir. Ama bu madde hücrelerden oluşan insan organizması metafizikidir. Metafizik kavramıyla gerçek varlık, varlığın özü kastedilmektedir ve bu, ancak akıllı anlaşılır ve anlatılır. Onun için ilmi yapan aklın, ustasını ilim dışı saymaya hakkı yoktur. İkinci temel yanlış, imanı ilim dışı, saçma ve boş saymaktır. İman, belli ve bilinen bir önermeyi onaylamak, tasdik etmek olduğuna göre, iman bir bilgiye veya bilgi veren, haber veren bir önermeye dayanıyor demektir. Yalnız o onayladığı bu önermenin bilgi derecesi, kaynağına göre değişebilir. Kaynağı akıl, başkasının verdiği bilgi veya haber, Beş tüyü verilerinden biri, sezgi, ilim verileri, hayal ve kuruntu veya sanı olabilir. İmanın onayladığı önerme, bu kaynaklardan hangisiyle elde edilmiş ise, değer ona göre olur. Hayale veya kuruntuya dayanıyorsa, saçmaya veya yanlışa iman olur. Ama akli ilkelerden ve deneysel bilgilerden meydana gelen bir önerme ise, o doğru bir bilgi olacağı için ona iman, Doğru bir iman ve onun onaylanması da gerçeğin desteklenmesi olur. Bunun için imanın onaylamasına bakmadan, onayladığı önermenin dayandığı öğeleri, kaynağı kontrol etmek lazımdır. Ondan sonra, ona inanmanın gerekip gerekmediği üzerinde durulabilir. Kur'an-ı Kerim, imanın mantık açısından yanlış ve saçma olabilecek bu durumunun ötesinde, sahte olabileceğini ortaya atıyor ve onu yalan olmaktan kurtarmak için sınamanın gereğini vurguluyor, çünkü imanın kendisi sübjektif ve iç yargıdır, onu Allah'tan başka kimse bilemez, İnsanların birbirlerini sahte imanla kandırabileceğini hesaba katan Kur'an, dil ve sözle ifade edilen ve sözlü bir onaydan ibaret olan imana güvenmiyor, zira bir kimse inanmadığı halde inandığını söyleyebilir. Kur'an'ın imanın bilgi üzerinde kurulmasını şart koşmasının sebebi, insanı, ilme ve akla aykırı olan önermeleri onaylamaktan uzak tutmaktır. Kur'an'ın, imanı ilim verileri ve akla dayandırmasının ikinci amacı, başkalarının yanlış ve saçma inançlarını düzeltmektir. Pozitivizme savunanların, iman ilmin bittiği yerden başlar veya imanın başladığı yerde ilim biter, diyerek imanı boş ve saçma saymaları, biraz bilgisi olan bir kimsenin kabul edebileceği bir söz değildir. İşte pozitivistlerin bu yaklaşımları pozitivizme göre de saçma ve boş sayılır. Çünkü imanın boş bir inanç olduğuna dair sözün kendisi de boş bir inançtır. Bu da bir inançtır ve sübjektif bir yargıdır. Biz dedik ki, inanç inançta reddedilemez ve onaylanamaz. İnancın yanlışlığı ilimle düzeltilebilir ve buna göre ancak ilme dayanan iman, İlme dayanmayan imanı düzeltme hakkına sahip olur, deneyle ve beş duyu ile elde edilen bilgiler, bilgi kaynağı ve türü olarak felsefi düşüncenin ortaya çıkışından önceki zamanlardan beri insanlığın ilim ve düşünce tarihinde var ola gelmektedir. Ancak Akonte'nin, ilmi sadece deneysel bilgilere hasretmesi ve, deneyin dışındaki bilgilere bilgi dememesi, bize öyle geliyor ki, Hristiyanlık inancının suyüzüne çıkan bir savunmasıdır. Bu, Hristiyanlığın temel inancının ilim ve akıl dışı olduğunu, Hristiyanların önce inanıp sonra ilim kesbettiklerinin bir savunmasıdır. Beş imanlarını akıl dışına itmekle, imanlarının yanlışlığının tartışılamayacağını ortaya koymaktadırlar. İslam'da ise her şeyin tartışılabileceğini biliyoruz. Kur'an ise, imanı yermiş ve yalan saymış, dolayısıyla düzeltilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kur'an ilim, akıl ve iman karşısındaki tutumunu en açık şekilde ortaya koymaktadır. İslamiyet'in ilk üç asrında Müslümanlar böyle bildiler ve böyle inandılar. Sonrakiler ise, Hristiyanlar gibi önce inandılar, sonra ilim tahsil etmeye çalıştılar. Bunun yanlış olduğu Müslümanların bugünkü durumundan bellidir. Hristiyanların ilimde ilerlemelerinin sebebi, imanı kiliseye hapsederek çift şahsiyet sahip olmayı becermeleridir hem laboratuvara hem de kiliseye gittiler hem imana saçma 5 Hristiyan babası Tertullian 165-220 akıl almaz olduğu için saçma olduğu için inanıyorum absurdum est demiştir Dagobert Derenes Dic de of Philosophy 316 Macit Gökbelk Felsefe Tarihi, 162, Sayın Tanselm, 10, 33, 11, 09 m, Anlayayım, kavrayayım diye inanıyorum, C. Doğut diyerek akıl bilgilerini dine ve imana sıkıcı bağlar, Bertrand Tresol, Ahistrof Westen Pesolopi, 418, Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 163. A. Comte, İsa'nın Allah'ın oğlu ve dolayısıyla Tanrı olmasını akla, mantıca aykırı bulmakta haklıyken ve böylece İsa'nın Tanrılığını inkar etmesi gerekirken, tutmuş, Allah'ı inkar etmiş, sonra bakmış ki, olmuyor bu sefer kadını Tanrı yapıp, Orhan Ançerli, Felsefe Ansiklopedisi, 5, 228, işin içinden çıkmıştır ancak felsefi düşüncesi sönerken pozitivizmin ilim saplantısının hala hüküm sürmekte olması, filozof ve ilim adamlarının ayıbı sayılmalıdır, dediler, hem de inandılar, pozitivizmin hakim olduğu insanlar, böyle çifte standart sahibidirler, İslam'da çifte standart olmadığı için Müslümanlar, ilim ile imana ayırmadılar, İlk Müslümanlar, İlmi öne aldıkları ve imanı ona tabi kıldıkları için ilim yaptılar. Sonrakiler ise ilmi imandan sonraya aldılar ve ilmi imana mahkum ve feda ettiler. Böylece hem ilmi, hem de İslam'ı imanı kaybettiler. Önce iman, sonra ilim dediler ve bu yaklaşımda direttiler. Bugün de öyledirler. Oysa ilim imandan önce gelmez ve onun temeli olmazsa, iman sağlam ve herkese hitap eden bir iman olmaz. Bu hususta temel yanlış şuradadır, iman, ilmin önüne alınırsa ve ilme temel sayılırsa, yani imana dayalı ilim yapılırsa, o ilim, gerçek ilim olmaz, mutlak ve herkese eşit seslenen bir ilim olmaz. Ancak göreli bir ilim olur, böylece sadece o tür bir imana olan insanları avutur ve mutlak gerçekten de uzak tutmuş olur. Diğer yönden imana dayalı bir ilim, bir cemaatin militanlık ilmi olur ve ideolojik istismara kaynak teşkil eder. Cemaat çerçevesini ve sınırını aşamaz, genel ve evrensel bir karaktere ve özelliğe sahip olamayacağı için yayılamaz. İmanın herkese seslenmesi için ilme dayanması şarttır. Kur'an imanı ilme dayandırdığı içindir ki, herkese seslenmektedir. İşte işin bütün sırrı buradadır. Bunun için işe Kur'an'dan başlamak gerekmektedir. Madem ki İslam'ın temeli Kur'an'dır, onu tekrar ele alıp incelemek, anlamak ve onunla yeniden oluşmaya başlamak en doğru yoldur. Burada Kur'an'ın, Kur'an okumak için koyduğu tek bir şart vardır. O da Kur'an'ı, yanlış ve şeytan'ı, fikirlerden uzak, saf ve şartsız okumaktır. Bu şekilde okuyan Kur'an'ı doğru anlayabilir. Yoksa daha önce kendinde var olan inanç ve bilgisinin doğruluğunu kabul ederek Kur'an'ı anlamaya çalışırsa, Kur'an'ı o inancına göre anlar. Bu durumda da Kur'an'ı doğru anlayıp anlamadığını tespit edebilmek için işleme yeniden başlamak gerekir. İman esaslarının Kur'an'da tespiti Kur'an'a göre iman esaslarının tespiti ve müdafası üzerine yaptığımız doktora çalışmamızda, iman esaslarının tespitini 3 kaideye göre yapmıştık. Bu üç kaide her ne kadar bizim koyduğumuz kaideler ise de o kadar derin fikri bir mesele değildir ve kimsenin de itiraz etmesine sebep olmamıştır. Madem iman esasları diyoruz, o halde iman edilmesi gereken şeylerin iman kelimesiyle bağlantısı olmalıdır. Ancak şimdiki araştırmamıza göre bu üç kaidenin üçüncüsünü ikiye ayırıp ona dördüncü kaide demek meseleye daha çok açıklık getirecektir. Birinci kaide. İman edilmesi emredilen şeyler iman esasıdır. 1. Allah'a, 2. peygamberlerine, 3. indirdiği kitabı 6 ve 1. Allah'a, 2. peygamberlere, 3. onun indirdiği nur'a inanın. 7. 6 Nisa 4, 136. 7 Tegabun 64 8. 2. kaide. iman edilmesi övrülen şeyler iman esasıdır. Herkes 1. Allah'a, 2. meleklere üçüncü kitaplara, dördüncü, peygamberlere inanmıştır sekiz ve iyi insan, birinci Allah'a, ikinci ahiret gününe, üçüncü meleklere, dördüncü kitaba, beşinci peygamberlere inanan kimsedir, dokuz, üçüncü kaide, iman edilmemesi yerilen şeyler, iman esası sayılır, birinci Allah'a, ikinci ahiret gününe inanmayan müreiler, on, birinci Allah'a, ikinci peygambere, Üçüncü ona indirilen kitaba inansalardı, kötüleri dost edilmmezlerdi. Onbir. Birinci Allah'a, ikinci ahiret gününe inanmayan senden kaçamak izni ister. 12 Birinci Allah'ın ayetlerine, kitabına inanmayanlar, yalan iftira uydururlar. 13 Dördüncü kaide. İnkar edilmesi halinde tehdit edilen şeyler iman esası sayılır, çünkü inkar imanın nakızıdır inkar edildiği takdirde tehdit edilen şey, iman edilmesi gereken şeylerdir. İnkarın varlığı imanın yokluğunu, imanın yokluğu küfrü gerektirir. 1. Allah'ı, 2. Melekleri, 3. Kitapları, 4. 8 Bakara 2, 285, 9 Bakara 2, 177, 1. 0. Nisa 4, 38. 1. Bir Maide 5, 81. 1. İki Tövbe 9, 45. 13 16-105 Peygamberleri, 5. Ahiret gününü inkar eden, derin bir sapma ile sapıtmıştır. 14 Birinci Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Siz cansız iken size can verdi. 15 Birinci Seni topraktan sonra meniden yaratanı, Allah, mi inkar ettin? 16 Birinci Allah'ı, İkinci peygamberlerini inkar edenler Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isterler. Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler de ikisi arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar hakiki inkarcılardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık. 17. O halde Kur'an'da iman esasları 5'tir. İllaha, meleklere, I kitaplara, I ve peygamberlere ve ahirete iman. Bu 4 kaideyi baştan sona Kur'an'a uyguladığımızda iman esaslarının Kur'an'da 5'ten fazla olmadığını görürüz. Bu 5 esas iki ayette bir arada zikredilmiştir. Fakat birer, ikişer, üçer veya dörder olarak başka ayetlerde de zikredilmek suretiyle Kur'an'ın her yanına dağıtılmış ve serpiştirilmiştir. Bu Kur'an'ın kendine has öğretim, telkin ve anlatım metot ve üslubudur. Her önemli olay Hüküm ve ilke ile beraber, ona en uygun ve etkili iman esasını veya esaslarını zikretmesi, Kur'an'ın üsubunun aktifliğinin ve canlılığının devamını sağlar. İman esaslarını böyle tespit ettikten sonra Kur'an'ın onları akli ve, 1-4 Nisa 4, 136, 1-5 Bakara 2-28, 1-6 Kehfon 1-7 Nisa 4, 150, ilmi yol ve yöntemlerle nasıl anlattığını, savunduğunu ve ortaya koyduğunu görmemiz gerekiyor. Yalnız, bazı Müslümanların inandığı kader meselesinin, Kur'an'da iman edilmesi gerektiğini ifade eden iman kelimesiyle ve onunla kızı karşıtı, inkar ile ilgili ve bitişi kayetlerle beraber anıldığı bir ayet bulamadığımız için o artık iman esaslarından çıkmış bulunmaktadır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de kadere iman yoktur, hadiste de yoktur. Aslında hiçbir şekilde hadise iman esası tespit edilemez. Şimdi bu beş esasdan yalnız Allah'ın sıfatlarına imanın, Kur'an'da hangi akli, ilmi ve nakli delillere dayanması gerektiğini görelim. Allah'a iman, burada konuya girmeden bir iki noktayı açıklamak gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın heze, Muhammed'e özel suretle Cibril ile gönderdiği vahiyin yazıldığı kitaptır. Kur'an insanlara doğruyu göstermek gayesinde olduğunu söyler, İnsanlara hitap ederken onları doğru yola ve gerçeğe çağırırken, insanoğlunun akli ilkelerine ve sağlam ilmi verilere dayanır, böylece insanlardaki akıl ilkelerine ve ilmi verilere göre insanları doğruya ve gerçeğe uymaya davet eder, İnsan hayatından örnek olaylar seçer ve onları akli ve ilmi delillerle tahlil eder, insanın yanıldığına veya yanılma ihtimali olduğu çıkarımlarına işaret eder ve doğru bir sonuca nasıl varılacağını gösterir. Bunda iki önemli gaye güdürmektedir. Birincisi, Kur'an, doğruyu ve gerçeği elde etmeyi insana öğütlerken onu benimsetmeye teşvik için, doğrunun ve gerçeğin delilini gösterir ve gerekçesini ortaya koyar. İkinci gaye ise, doğruya uymanın faydasını ve olumlu sonucunu bildirir. Bunun için Kur'an akla seslenmiyor denemez, onun sadece anlatıp geçen bir kitap olduğu söylenemez. Kur'an-ı Kerim, ortaya koyduğu her hüküm ve ilkenin delilini ve gerekçesini bildirmez. Bazen de sonuç, ilke ve hükümleri doğrudan, hiçbir akli ve ilmi delil göstermeden söyler. Onları muhakeme edip benimsemeyi insanın aklına ve anlayış seviyesine bırakır. Bazen onların delil ve gerekçelerini başka yerlerde zikreder. Bu her iki durumda da Kur'an, bir diyalog kitabıdır. Allah ile insan arasında bir iletişim kitabıdır. İkisi arasında anlaşma kurallarını ve şartlarını bildirirken, anlaşmayı hiç bozmayacağına söz veren taraf Allah'ın kendisidir. Ancak, burada bu anlaşmayı dikte eden Allah olduğu için, insana hiçbir söz hakkı verilmemiş olduğu ileri sürülebilir. Bu itiraza şöyle cevap verilebilir, Kur'an, görünürde yalnız Allah tarafından tek taraflı olarak dikte edilmiştir. Ne var ki, burada her iki taraf birbirine eşit değildir. Bu, iki insan arasında bir anlaşma kitabı değil, Allah ile insan, Yaradan ile yaratılan arasında bir anlaşma kitabıdır. İki insan arasında yapılan anlaşmalarda tarafların her ikisinin de fikri alınır. Çünkü iki tarafın karı ve zararı söz konusudur. Allah ile insan arasındaki anlaşmada sadece insanın kar ve zararı göz önünde tutulmuştur. Zira Allah'ın onda ne karı ne de zararı vardır. İki insan arasındaki anlaşmada hem kar hem zarar insanın kendisinden ve kendi işinden meydana gelmekte ve ona ait olmaktadır. Ayrıca Allah insanı yarattığı için onun içini, dışını bütün ihtiyaçlarını bilmektedir. Neyin zararlı, neyin yararlı olduğuna dair insanın bilgisi çok sınırlı ve kıttır, buna karşılık Allah onun için zararlı ve yararlı olanları çok daha iyi bilmektedir. Bunun için, insanın kabiliyet ve ehliyetine göre, bunlardan nasıl faydalanacağını ve nereden zarar göreceğini bilir. Bu sebeple insanın kendisine sormaya gerek olmadan Allah ona zarar ve karını gösteren kitabı göndermiştir. İnsanın geleceği dair bilgisi çok kıt veya hiç olmadığından, kendisine ihtiyaçları ve elde edeceği kâr sorulsaydı yanlış cevap vereceğini, insanın geçmişte verdiği kararlara ve yaptığı işlere bakarak görmek mümkündür. Allah bu anlaşmada insanın karşısında taraf değil, insandan yanıdır. Sonra insan kendi akli melekesine, ihtiyaç ve anlayışına göre, kendi menfaatini kollamak gayesiyle gönderilen ve dikte edilen bu kitaba kabul edip etmemekte hür ve serbesttir. Burada şu çok önemli hususu belirtmek gerekmektedir, bu kitap, insanın kendi isteği dışındaki birçok varlık kanunlarına temas eder. Bunlar, onun sorumluluğu dışında kalmaktadır. Kur'an, bu kanunlara da işaret etmekte ve insana yol göstermektedir. İnsanın sorumlu olduğu kanunlar, kendi iradesi ve hür seçimiyle yaptığı işlerdedir. Kur'an'ı ister benimsesin, ister kabullenmesin, böyle, bir kitabın eline ulaşmasından, en azından eline yeni bir kitap geçmiş gibi benimsemesi ve memnun olması lazımdır. İnsanın en basit davranışı bu olmalı ve sonra ondan neler alabileceğini öğrenmek merakıyla onu okumalıdır. Bundan sonra hüküm ve karar vermek yine insanın kendisine aittir. Hadislerin heze, peygamber zamanında yazılıp tespit edilmemesi ve hadisinde fıkıhta Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olması neticesinde birçok kimsenin işine geldiği gibi hadis uydurmaya başlayarak fikrini, mezhebini desteklemeye çalışması ilk anda bir karışıklığa sebep olmuştur. Sonraları bazı hadis alimleri işi düzeltmeye koyulmuş ve oldukça da başarı kazanmış, doğru hadisler uydurma olanlardan ayrılmıştır. Buna rağmen, bazı hadislerin doğruluğu veya uydurma olup olmadığı tam tespit edilememiştir ve halen karışıklığa sebep olmaktadırlar. Ayrıca uydurulduğu tespit edilenler de etkisini devam ettirmekte ve aralarına yeniler eklenmek suretiyle günümüz Müslümanlarını da etkisi altına almaktadır. Günümüzde ve her zaman ciddi tenkitçi hadis alimlerine ihtiyaç vardır. İlk büyük imam olarak isim yapan ve bundan dolayı da imam azam bulmanını alan Ebu Hanife, ilk tahsili kelam olduğu için kurduğu fıkıh mezhebinde de hadisi titizlikle incelemiş ve herkesin naklettiği hadisi kabul etmemekte büyük başarı göstermiştir. Onun bu tutumu mutezileyi cesaretlendirmiş olabilir. Mutezile, itikade meselelerde hadisi kaynak almamıştır. İmam azamın mezhebinden sonra gelen, Maturidi gibi eşeride şöyle bir kaide koymak ihtiyacını duymuştur, Kur'an kadar sağlam rivayet edilip, mütevâtir, tespit edilemeyen hadisler inanç meselesinde deli sayılmazlar. Sabit olmuştur ki, inanç meselelerinde tevatür derecesinde sağlam bir hadis de yoktur. Fakat daha sonraki kelamcılar, hadisçilerin baskısı altında bazı hadisleri inanç meselelerine almış ve bunlara da, Ayetlerle aynı mana da birleştiklerini iddia ederek lafzi değil, manevi tevatür demek zorunda kalmışlardır. Bunun dışında zayıf ve uydurma hadisler de ilk kelamcıların kaidelerine aykırı olarak sonraki kelam kitaplarına girmiştir. Böylece sonraki kelam alimleri de hataya düşmüşlerdir. Tek rivayetli, haber rahat, hadislerin akli, itikadi, meselelerde delir kabul edilmeyeceğini mutezile, Maturidi ve Eş'ari mezhepleri genellikle kaide olarak kabul etmişlerdir. Bunlara misaller: A, Kadı Abdülcebar 415H 1023M şöyle demektedir. Tek rivayetli haberler ve benzeriyle amel edilebilir fakat itikat konularında onlar geçerli olmaz. Eğer akli delillere uygun değillerse, heze peygamber onları söylemedi diyerek reddedilir. Eğer söylemişse ve yorumlama ihtimali yoksa, onu hikaye ederek söylemiş olabilir, denir. Eğer yorumlanacak gibiyse, yorumlanması zorunlu olur. 18. B. Eşariyeden meşhur hadisçi olan Ahmet B. Hüseyin Ebu Bekir B. Haki, 384-458-H, 994-10-62-M, 18 Ahmet Saduaham'dan, Hibetullah'la lekayinin şerh usul ehli sünne vele cema, mukaddimesi, 55, şerh usul hamse, 768, 769, şöyle diyor, kaide şudur, Kur'an'da olan veya tevatür yolu ile rivayeti kesinlik kazanan hadiste olan veya tek rivayetli olup Kur'an'da aslı bulunan hadiste olan Allah'ın her sıfatını kabul eder ve O'nun keyfiyetini, nasıl olduğunu araştırmadan sözlük manasına göre O'nu yürütürüz. Kur'an'da yoksa, mütevatür hadiste yoksa ve Kur'an'da ilgili bir manası bulunmazsa, zahiri, benzetmeye, teşbihe, götürüyorsa onu sözün gelişine göre tevil ederiz, 19. Doktor Gamidi, bu metinden şu üç sonucu çıkarıyor, Beyhakiye göre Allah'ın sıfatlarının sözlük, zahiri, manaları şu şekilde sabit olur, 1. Kur'an'da açıkça ifade edilmiş olmalı, 2. mütevatir haberlerle sabit olmuş bulunmalı, 3. eğer tek rivayetle hadis, hadis ahad, ise, Kur'an'da aslı veya manası bulunmalıdır. Bu üç türün dışında kalan sıfatlar yorumlanmalıdır. Ancak doktor, Gamidi, bir hadisçi olan Beyhaki'nin bu fikrini tamamen reddetmekte, çünkü Selefiye'ye uymamaktadır 20 ve böylece bir meşhur hadisçi Selefiye'den sayılmamaktadır. Beyhaki, itikatta eşari ve fıkıhta şafiidir. Birçok hususlarda farklı görüşte olması sebebiyle Selefiye'den kabul edilmemektedir c. Şimdi Maturidiyenin meşhur kelamcı Sebul Mu'in Nesefi'nin, 508h, 1114m, ifadesini görelim. Haberlere, hadis, dayanmalarına, takılmalarına. 19 Beyhaki, LSMVS Sıfat, 353, Ahmet Atiye Gamidi, Elbay Haki ve Mekı Fuhuminel 268, Medine, 1982. 20 Gamidi, Eyic 269. Gelince, çoğu tek rivayetle olup ilim gerektirmez. Tek rivayetle hadislerin ters düştükleri sıfatlar bulunmazsa bile, itikatta ve dinde onlar delil getirilmez. Eğer, bu tek rivayetle hadisler akli delillere ve Kur'an'da açıklığı kesin olan ayetlere zıt düşerlerse nasıl delil olabilirler? Bunların hepsi yoruma tabi olur. 21. Sonuç, İman Dilde tasdik etmek, onaylamaktır. Yani bir önerme, söz, bilgi daha önce bilinecek ve sonra onun tasdik edilip onaylanması iman etmek olacaktır. Dinde iman, peygamberin getirdiği ve zorunlu olduğu bilinen şeyleri kalben tasdik etmektir. 22 imanın bu tarifine göre mütevatir olmayan hadisler iman konusunun dışında kalır. Çünkü onlar zorunlu bilgi vermemektedir. Asırlar önce kelam alimleri haber rahat, tek rivayetli, hadislerin iman konusu olmayacağını ifade ettikleri halde, çok sayıda uydurma, yalan, yanlış sözlerle Müslümanların kafası örümcek ağına döndürülmüş, eski urafeler yetmiyormuş gibi yenileri eklenerek Müslümanların düşünmeleri yasaklanmış ve beyinleri dondurulmuş, İslam medeniyeti sönmüş ve Müslümanlar dünyaya siyaset ve medeniyetinin dışında ve gerisinde kalmışlardır. Yegane çıkış yolu saf, ağrı bir dihim ve ilimle yeniden Kur'an'a dönerek taklitçilikten, şahısları kutsallaştırmaktan. 21 Ebul Mu'in Nesefi, Tepsiratul Edille, 33 A, Nuru Osmaniyeno, 2097 ve 1, 178, Heyatay Tahkiki, Diyanet Baskısı, Ankara, 1993. 22 Kadı Abdullah Ömer Bey Ömer Beydavi, 685 H, 1286 M, Tavalı Ulemvar, 464, 1305, İstanbul, Celaleddin Devani, 1908 H, 1502 M, Şerhul Adugilaki'de, İsmail Gelenbevi, 2, 285, 1316 h, İstanbul. Kurtulup kendi kendimize ayağa kalkıp şahsiyet sahibi olmaktır. Kur'an'da anlatılanları yeniden keşfedip geleneksel din haline gelen yanlışları düzeltmek için mutlaka Kur'an'ı anlamaya yönelmek gerekmektedir. Allah'a inanmak, bazı kimseler din ile Allah'ı birbirinden ayırırlar. Şöyle diyenlere rastlanır, ailem dindardır, ama ben yalnızca Allah'a inanırım, o kadar. Bu gibi insanlar bunu söylerken ailesinin dindarlığını küçümser ve böylece güya topluma ters düşmemek için, Allah'a olan inancını alayla ifade eder. Bu gibi insanlar, Allah'a da inanmasa ne olur sanki, dünya mı yıkılır, samimi dindarlar, dine inanmayanların hiç olmazsa Allah'a inanmalarını kâr sayarlar, bu doğrudur. Ancak dini küçümseyerek Allah'a inanmanın faydasından çok zararı olup olmadığı üzerinde düşünmelidir. İşin felsefesini yapmak gerekirse, toplum makası ve hadisesi olarak insanları en çok etki eden dini inançtır. Allah inancı toplumu çok etkilememektedir. Çünkü Allah, soyut, insanın akıl sınırlarını, 3 Temmuz 1994, Ankara, aşan, aklın varlığını kuşatamadığı, ama var olduğunu anladığı, yücelerden yüce, her şeyi çevreleyen ve kuşatan bir varlıktır. Herkes her zaman bu kavramı hatırlamaz. Ama, din, toplumun içinde her an var olan, insanın karşısına çıkan, insanın davranışına yön vermek isteyen bir olgudur. Olumlu veya olumsuz olarak insanı etkiler. Allah'a inandığını söyleyen bir kimse, gerçekten doğru söylüyorsa bunun topluma ve kendisine çok faydası olur, toplum ona, o da topluma yabancı düşmemiş olur, toplumla bütünleşir, toplumun bundan yararı ise, toplumda inançsızlığın yayılmamasının sağlanması ve en azından inancın bir kısmında birleşilebilmesidir, bu, toplum fertlerini birbirine daha da yaklaştırır ve kenetler, bu, Allah'a inançta merkezleşir ve toplumu kucaklar, doğrusu, Felsefe ve varlık açısından Allah'ı inkar etmeye imkan olmadığı gerçeği, bazı kimseleri ideolojik olarak Allah'ı inkar etmeye zorlanmaları dışında, aklın özdeşlik ilkesine dayanır. İnsanın Allah'a inanmasının, kendi şahsına ve topluma olmak üzere iki faydası düşünülebilir. İnsanın Allah'a inanmasının şahsi faydası şudur, Allah'a inanmakla, kendi varlığının dayanağını ve başlangıç noktasını bulur. Böylece aslında kendini bulur ve kendi varlığının farkına varır. Bir varlık karşısında olduğunun bilincine varır ve bu ona kendi varlığını bildirmiş olur. İki varlığın karşı karşıya gelmesiyle öncelikle kendi varlığını, sonra da karşısındaki varlığın varlığını bu suretle kavramış olur. İnsan başka bir varlığın karşısında olduğunun farkına varmazsa kendi varlığından haberi olmaz. İnsan kendinden haberi olmadığı zaman kendi varlığının bilincinde değildir, kendi ehliyetini, kabiliyetini, ne olduğunu, niçin var olduğunu, neye yarayabileceğini bilmezse, kendine yabancılaşır, İnsanın kendine yabancılaşmaktan kurtulması, öncelikle karşısında başka bir varlığın olduğunu bilmesi, ona karşı bir durum ve tavır almasıyla mümkün olur, o zaman kendine gelir ve kendi durumunu görmeye başlar. Böylece kendine döner ve varlığının şuuruna erer, sorumluluğunun bilincine varır, başka varlıkların karşısına geçerek şahsiyetini ortaya koyar. Ancak, beş duyusu ile algıladığı varlıkların, hep kendi gibi insan olan veya insandan aşağı, insanın hizmetine verilmiş varlıklar olduğunu görünce, kendi varlığına temel olacak bir varlığın bunlar içinde olamayacağının da farkına varır. Bunların hep birbirine muhtaç ve bazen aciz, yeteneksiz, bazen zalim, gaddar ya da zavallı ve beceriksiz olduklarını görüp düşünür. O zaman bunların üstündeki yüce bir varlık kavramına ulaşır. Onun, bunlar arasındaki dengeyi düzenleyen kanunlarını bilmese de, bu varlıkların kendilerini bir anda yok edebileceklerini anlayınca ile o yüce varlığın, başvurulacak, güvenilecek bir varlık olduğu inancına erişir. Bu yüce varlık, kainatı yaratan ve kendinden daha büyük bir varlık olmayan, yaratma, yoktan var etme gücüne sahip olan Allah'tır. İşte insan, Allah'a inanmakla kendine döner ve kendine sahip çıkar, hürriyetinin ve var olmanın zevkini tadar. Allah inancına karşı çıkanlar, var olmanın ıstırabını, sıkıntısını çekmekte olduklarından, Allah'tan, aldıkları varlığın dışında var olmaya çalışırlar. Kendi varoluşundan, varlığının bilincinden değil, hep başka varlıklardan zevk almak için uğraşırlar. Oysa insan, Allah'a ne kadar sağlam ve güçlü bir şekilde inanırsa, kendi varlığının şuuruna o kadar kuvvetli ulaşır ve aynı derecede var olmanın tadını, hazını alır. Bir kimsenin Allah'a inanmasından toplumda faydalanır ve kazançlı çıkar. Kendi varlığının şuuru ve zevki ile hareket eden fertlerden müteşekkil toplum, şuurlu ve zevk sahibi, nazik, zarif bir toplum olur. Birbirini istismar ederek, birbirini yiyerek, birbirini inciterek, kırarak, zarara sokarak zevklenmeye çalışmaz. Herkese Allah'a olan imanının neşe, zevk ve sevinciyle bakar ve ona göre muamele eder. Şüphesiz bu sözlerimizin her devirde olduğu gibi Zamanımızda da, Allah'a olan inançlarını dünya çıkarları için istismar edenlerin lehinde olmadığı ve olmayacağı açıktır ve kolayca anlaşılır. Bir kimsenin Allah'a inancının topluma olan faydası, kendisinin prensip sahibi olduğunu ve kendisine güvenilebileceğini ortaya koymuş olmasıdır. İman kelimesi, aslında eman ve emniyetten türediği için, Allah'a inanan kimsenin başkasına güven vermesi, Kelimenin semantik manasıdır, yoksa kişi verdiği sözle hıyanet etmiş olur ve bir daha onun sözüne güvenilmemesi gerekir. Allah inancı ile din inancını birbirinden ayırma imkanı bulunduğundan, bu yola başvuranların birçok sıkıntılar neticesinde buna zorlandıklarını ve bu durumun çeşitli sebepleri olduğunu kabul etmek, sorunlara olumlu yaklaşmak olur. 1- Dinsizliğin Allahsızlığın yayılmasının baş sebeplerinden birinin, din adamlarının, dinlamına konuşanların, dini kendi çıkarına kullanmalarının, dinin özünün kabul etmediği yanlışlardan ve olumsuz tavırlarından olduğunda şüphe etmemelidir. İşte bunlar, insanları dine karşı tavır almaya, bazen dini, bazen Allah'ı ve bazen de her ikisini inkara itmektedir. 2- Din adına konuşanların olumsuz söz ve davranışlarının etkisinde kalıp da dinden uzaklaşanların belli bir eksikliği dini, bu ithamcı, küfürbaz din adamları kadar veya onlardan daha iyi bilmemeleridir. Dinden ayrılanlar veya dine karşı tavır alanlar dini daha iyi bilseler, muhtemelen dine karşı cephe almayacaklardır. 3- Fakat bu ihtimali ortadan kaldıran sebep din adamı ve din namına konuşanların topluma, bazen devlete ve bazen de hükümetlere baskı yapmalarıdır. Tarihte ve günümüzde dini bir baskı unsuru olarak kullananlara bakılırsa, içlerinde gerçek ve samimi olarak dini derinliğine bilen alimlerin bulunmadığı ortaya çıkar. 4- Din adamlarının insanları dinsizliğe ittiğine dair iki tarihi olayı anlatacağım. A 1962-1964 yıllarında İsrail'de Hebrev Üniversitesi'nde İbranca öğrenirken genç bir Yahudi öğretmen ile bir evde pansiyoner olarak kalıyorduk. Bir cumartesi çöp sepetini alarak dışarıdaki bidona götürüp boşaltmak isterken, dedim ki, bu haramdır, İbranca, Asur yasak, bana bizim hahamlar, o, yasak, bu yasak, şu yasak, diyerek canımızı çıkardılar. Şimdi hiçbiri yasak değil dedi. O zaman aklıma bizim din adamları geldi. Demek ki olumsuzluklarda iki dinin de din adamları aynı şeyi yapıyorlar. İnsanların din adına dinden çıkmasına sebep oluyorlar. Bu gibi din adamlarına ve böyle davranarak insanların dinlerine saldıranlara herkes dikkat etmelidir. Dini Kur'an'dan öğrenmelidir. B. 1991'de Eylül'ün ilk haftasında Malazya'da, bir önceki sene programını yaptığımız lisansüstü eğitim verecek İslam ilimleri Enstitüsü'nün açılış merasiminde Pakistan'ın meşhur filozofu Muhammed İkbal'ın oğlu ile, emekli profesör, karşılaştım ve bana şunu anlattı, Pakistanlı bir profesör tanıyorum, Ankara Üniversitesi'nde hocalık yaparken, Ürdün'de bir kongreye katılmış ve orada sunduğu bir tebliğden dolayı tekfir edilmiş. Din adamları daha çok üstüne gitmişler ve adam Hristiyan olmak için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine başvurmuş, ama kendisine Türkiye dahilinde bir Müslümanın Hristiyan olmasına izin verilemeyeceği bildirilmiş. Profesör gidip Ürdün'de Hristiyan olmuşsa da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu sefer Türkiye'de vazife yapmasına izin vermemiş. Tebliğde küfre girmeyi gerektirecek bir fikir ihtiva etmiyordu, İşte din adamının dine yaptığı, diyanet işleri de dini bir gruptur, dar kafalı ve bakış açıları dar din adamlarının insanları dinden ettiğinin ve dinsizliğe ittiğinin iyi bilinmesi gerekir. C. Türkiye'den de örnekler var, ama vermek istemiyorum, ancak şu olayı anlatmadan geçemeyeceğim. 1980-1982 arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin dekanıydım. Ankara Üniversitesinden bir dekan arkadaş bana aynen şöyle dedi, bayramda camiye oğlumla beraber gittim. Vaiz bir türlü ve hatip başka türlü konuştu. Oğluma karşı utandım, 3 sene önce de aynısı olmuştu ve 2 sene camiyi terk etmiştim. 1949 yılında Ankara İlahiyat Fakültesinin açılması hususunda, TBMM'de merhum İsmail Hakkı Baltacıoğlu şöyle demişti, bu fakültede yüksek din mütehastasırı yetiştireceğiz, Ayasofya Camii'nde manastırlı İsmail Hakkı'yı zevkle dinlemeye giderdik, işte görmeli ki, nereden nereye düştük, İsmail Hakkı Baltacıoğlu o zaman İstanbul Rülfü'nün eminiydi, İstanbul Üniversitesi'nin rektörü, 5, din adamları, din namına konuşanlar ve dini istismar edenler, dinsizliğin, Allahsızlığın, dine aldırış etmemenin bütün suçlusu olarak dinsizlikle itham ettikleri insanları gösteriyorlar, aslında asıl kabahatin kendilerinde olduğunu bilmiyor, kabul etmiyor, dinine bağlı olanları bile zora sokuyor, düşünenleri çiliden çıkarıyor ve sorun üzerine sorun yaratıyorlar. Diğer insanların kabahati papaza kızıp oruç bozmakabilinden olacaktır. İnsanlar bunlara kızıp dini terk etmek yerine onlara karşı mücadeleye girişmeli, doğru dini öğrenmeyi hem dini hem milli ve hem vatanı bir görev kabul etmelidir. 6. Allah'ı inkar etmekle din yıkılmayacağı gibi dine karşı gelmekle de Allah inancı yıkılmaz. İslam dininin, çağımızın henüz ulaşmadığını iddia edebileceğimiz ilkelerini önce Müslümanlara, sonra da bütün insanlara anlatma imkanımızın olmaması, İslam dini için büyük bir şanssızlık olarak görülmelidir. Ne çare ki, Müslüman din adamları, İslam'ı bu kadar beceriksizce anlatmakta ve dostu, düşmanı bu dinden uzaklaştırmaya yarışı içinde yüzüp gitmektedir, ler idareciler. Hükümetler bu işin farkında değillerdir, demek, onları kötü niyetten uzak tutmayı amaçlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçek din aliminin ve samimi Müslümanın sıkıntısı ve ıslaba budur. Bu, aslında bütün İslam dünyasının problemidir. O halde, gelin dinin doğrusunu yapalım sorunlar çözülsün ve sorunları çözecek ilim adamları bulunsun. Okuyucularıma çok kısa önerim şudur, Kur'an'ın anlattığı Allah'a inanın. O adildir, acıyan, günahları, yanlışları her an başlayandır, insanları koruyandır. İnsana asla haksızlık, kötülük yapmaz. Aklınızın almadığı bir şeye inanmayın. Kur'an'a müracaat ederek doğrusunu öğrenmeye çalışın. Ne mutlu Müslümanım diyene. Müslümanlar ve Müslüman olmayanların hepsi Müslümanlığı anlamakta ve kavramakta yanılıyorlar. Müslümanlığı Müslümanların, Muhammed'in, Arapların Türklerin, Iraklıların, Pakistanlıların, Endenozyalıların dini sayıyorlar. Bunda büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Müslümanlar, Müslümanlığın kendi dinleri olduğunu iddia etmekte ancak arada isimden başka bir benzerlik ve ortaklık görülmemektedir. Eğer Müslümanlık Müslümanların dini ise, bu Müslümanlığa bir şeref ve üstünlük vermez. Müslümanlık Allah'a inanan, Dürüst işi yapan ve ben Müslümanım demekten zevk alanların dinidir. Ne mutlu o kimseye ki, Allah'a çağırır, doğru işi yapar ve ben Müslümanım, der. Müslümanlık, Allah'ın dinidir. Buradaki Müslümanlık insanlık dinidir. 3 Temmuz 1994, Ankara. Kur'an'ın dini budur. Bunun için biz Müslüman adını taşıyan ve taşımayan herkese Kur'an'ın dinine, Allah'ın dinine davet ediyoruz. Çünkü Allah'ın dini insanlık üstü bir dindir. İnsanlık, insanların ortaya koyduğu bir dindir, ideolojidir. İnsan üstü bir varlık olan Allah'ın ortaya koyduğu din insanları aşkın, insanların hepsini içine alan bir din olur. İnsanın koyduğu din kendi beşeri sınırını aşamaz. Her varlık kendine göre ilkeler koyar. Müslüman adını taşıyanlar Müslümanlığın şekillerinden ve merasimlerinin kabuğundan namaz, Oruç, hac öteye geçip içeri girsinler, öze ve ruha yönelsinler, özensinler, şekle, kabuğa takılıp kalmasınlar. O zaman Müslümanlıklarından zevk alacak, gönülleri Allah sevgisi ve saygısıyla dolacak ve bundan sonra kılacakları namazın tadına ve zevkine varacaklardır. Aslında namaz gibi zevkli ibadetler birer vesile olup gaye değildirler. Namazlardan şimdi de zevk aldığını söyleyenler olacaktır. Bunlar Müslümanlığın yüceliğine ve özüne diğer esasları da özümseyerek ulaşmışsa, böyle bir zat doğru söylüyordur. Eğer Müslümanlığın yüceliğini, özünü, diğer daha önemli esasları kavramamış ve içine sindirememiş ise bu şekli Müslümanlıktan alacağı zevk, eğer alıyorsa, sadece namaz içinde kalır. Namazdan çıkınca o da gider. Bizim anlatmaya çalıştığımız, namazın dışındaki bütün işlerinde Müslümanlık esaslarına uymak ve zevk haline getirmektir. Diğer bir deyimle namazın Müslümanlığını herkes biliyor ve oldukça da yapıyor. Pek çok kimse namaz kılarak Müslüman olacağını düşünüyor. Biz namazın dışında bir Müslümanlıktan bahsediyoruz. Bu bütün insanları kuşatan Kur'an Müslümanlığıdır. Kur'an'ın getirdiği Müslümanlık iki alana, İki grup insana yöneliktir veya iki türlüdür. Bir, bire şekille, görüntü ve görünümle ilgilidir. Bu, dinin resmi görünümü ve merasimlerini içerir. Kur'an'a inananlar bunlarla yükümlü olurlar. Namaz kılmak bu şekli ve resmi görevlerin açık sekil olanlarındandır. Kur'an'a inanan bütün İslam mezhepleri, diğer bir deyimle kendine Müslüman diyen bir kimsenin namaza karşı iki tutumu bulunur. Bu tutumlardan biri, namazın Kur'an'ı Müslüman'a yüklediği farzlardan biri olduğunu kabullenmektir. Öbürü ise, bunu ifa etmek yani yerine getirmektir. Kişi, namazın farz olduğunu kabullenmediği takdirde Kur'an'ı inkar etmiş sayılır. Çünkü Kur'an'ın esasları bir bütündür. Herhangi birini kabul etmemek olmaz. Ama kişi namaz kılmazsa Kur'an'ı inkar etmiş sayılmaz, dolayısıyla dinden de çıkmaz. Kesin bir dini farzın, farz olduğunu bilip kabul etmek ile onu yapmak ayrı ayrı şeylerdir. Yalnızca Yezeh, Ali'ye isyan eden Hariciler namaz kılmayanları kafir saymışlar ve bu inanç diğer bazı mezhepleri de etkilemiş, ancak İmam Azam bu görüşe karşı çıkmıştır. Namaz kılmayanların Kur'an'ı inkar etmiş sayılmayacağı ve dinden çıkmayacağı görüşü Müslümanlara büyük bir genişlik ve müsamaha getirmiş, bu diğer mezhepleri de etkilemiş ve onların görüşlerini nazariyata ve kitaplara hapsetmiştir. Bugün İslam dünyasında her mezhepten milyonlarca Müslüman namaz kılmadığı halde dinden çıkmış sayılmamaktadır. Ne var ki, namazın farz olduğunu inkar etmemek gerekir. İslam dünyasında mezhepleri 3 sınıfa ayırmak mümkündür. a. Fıkıh mezhepleri b. İtikat, inanç mezhepleri c. Tarikatlar Müslümanlar bu mezheplerden herhangi birine girebilir. Burada fıkıh ve itikat mezheplerinin konumları, kuralları ve bunlara öğreten kitaplar bulunmaktadır. İtikat mezhepleri, birinci Allah'a inanmak, ikinci Kuran'ın Allah kelamı olduğunu anlayıp kabullenmek, üçüncü Heze, Muhammed'in son peygamber olduğuna inanmak konularında birleşirler. Bunlardan herhangi birini inkar eden, İslam mezhebi olmaktan çıkar. Fıkıh mezhepleri de, namaz gibi ibadetler ile Müslümanların sosyal, hukuki fiillerine dair kanun, kural ve ilkeler ortaya koyar. Bu mezheplerin her hususta yazdıkları eserlerin tümüne fıkıh denir. Tarikatlerin hepsi bu iki tür mezhepten herhangi birine bağlı olurlar ve namazlarını onlara göre kılarlar. Fıkıh mezhepleri arasında namazın esaslarında hiçbir fark olmayıp pek basit şeylerde küçük farklar bulunmaktadır. Tarikatların namaz kılmak gibi ibadetlere ait özel eserleri yoktur, bu nedenle mensup oldukları fıkıh mezhebine göre hareket ederler. Tarikatlar da kendilerine, mahsus bazı dua ve zikir kitapçıkları ile yetinirler. Alevi, Nakşiye, Bektaşiye, Rufaiye, Kadirye ve Halvetiye gibi tarikatların her birine has fıkıh kitapları olmadığı için, ibadetlerini hanef Caferi ve diğer fıkıh mezheplerinden herhangi birine göre yaparlar. Alevilik de bir tarikat olup fıkıh mezhebi anlamında bir mezhep değildir. Aynı tarikatlar gibi şifahi bilgileri, hikayeleri, halüsinasyonları ve menkıbeleri mevcuttur. Mezhepçilik tarihte kalmıştır. Bugün mezhepçiliğin fikir, din ve düşünce hürriyetine sınırlama, sığlık ve der görüşlülük getirdiği ortaya çıkmıştır. Artık doğrudan Müslüman olmaya bakılmalıdır. Bazı siyasiler, din kültüründen yoksun oldukları için, Alevilerin oyunu almak hevesine düşerek, onları Müslümanlıktan ayrılığa teşvik ediyorlar. Onlar için Diyanet Teşkilatı veya Diyanetin içinde Alevi Dini Başkanlığı gibi öneriler ileri sürüyorlar. Hanefilik, Şafiilik, Nakşibendilik, Rufailik başkanlıkları yok ki, Alevilik başkanlığı olsun. Dış düşmanların ayrılığı körüklediklerini biliyoruz. Bırakalım biz de içeriden ayırmaya gitmeyelim. Alevilik bir tarikattır. Cemevleri, toplantı yerleri, tarikatların tekkeleri gibi var olmaya devam etsin. Bir Müslüman camiye de, tekkeye de gidebildiği gibi, diğer bir Müslüman da cemevine veya camiye de gidebilir. Cemevi olan bölgede camiye de ihtiyaç vardır. Tekkeleri tarikatlar yaptığı gibi. Cem de oraya gidecekler yapar, ama camiyi herkes yapar, mezhepsiz Müslümanlık İslam'ın yenilenme dönemini teşkil edecektir, tarihi ve geleneksel, mezheplerin içinde sıkışıp kalan Müslümanları fikir ve düşünce hapishanesinden, geçerliliği kalmamış yorumlardan kurtarmak gerekir, bu kurtuluş Kur'an'a dönmekle gerçekleşebilir, böylece Müslümanlar, İkinci defa onları birleştirecek temel ana kaynağa gitmek ve problemlerinin çözümünü oradan başlamak zorundadırlar. Artık çok parçalandılar. Mezhepleri aşmaları ve Kur'an'a yönelmeleri varoluşlarının dayanağı ve teminatıdır. Bunu yapabilmenin bizce ilk şartı, mezhepçiliğe artık yeter, demektir. Kendisine sorulduğu zaman herkes, ben Nanefiyim, Sünniyim, Caferiyim, Aleviyim, Halvetiyim demeyecek, ne mutlu Müslümanım, diyecektir. Müslümanlara karşı, Müslümanlar ve yabancılar arasında kendini bir mezhep, bir tarikat mensubu biçiminde övünerek tanıtırsa, İslam'ı beğenmeyip İslam'a alternatif bir din ortaya atmış olur. Birleşmenin ve kalkınmanın dini dinamiğine mutlu Müslümanım demektir. İslam'daki bölünmelere böyle karşı çıkılacaktır. İşte birleşmenin yolu budur. Bu, serbest düşünmeyi getirecek başlıca sebeptir. Buna inanıyorum, onun için öyle yapıyor ve yaşıyorum. 2- Kur'an'ın hitabı Müslümanların da içinde bulunduğu bütün insanlara yöneliktir. Burada Müslüman olan ile olmayan arasında fark yoktur. Kur'an'ın sahası evrenseldir. Bütün ilkeleri, hükümleri insanın, şerefi, haysiyeti, şahsiyeti, yaratılış ve doğuştaki saf, Doğru yaratılış kanunlarına ve o kanunların doğru işleyip doğru neticelere varmasına ışık tutar ve yol gösterir. Burada rol oynayan amaç, insana sırf insan, olduğu için hizmet etmektir. İnsanın insanlık hakları, bir insan olarak yaşamasını sağlayacak konumları, yöntemleri bildiren Kur'an, Putperest, Müslüman, Brahman, Yahudi, Hristiyan ve Mecusi, Ateşperest, Sarı, Siyah ve beyazlıktan demeden, camiye, kiliseye, havraya gidiyor demeden, günahkar, fahişe, katil, ana, baba, evlat, erkek, kadın, okumuş, okumamış demeden, hepsine insanlık hakları neyse onu vermeye özen gösterir ve buna uymaya davet eder. İşte Kur'an'ın getirdiği Müslümanlık ve İslam dini budur. Biz de bütün insanları bu İslam'a ve Kur'an'ı böyle anlamaya davet ediyoruz. Kur'an'ı, okuma kitabı, kimsenin otoritesine, felsefesine dayanmadan ve sığmadan okumak gerekir. Yalnız zihninizi daha önceki yargılardan temizleyin ve sonra okuyun. Nasıl anlarsanız anlayın, ama kendiniz anlayın ve yanılmaktan korkmayın. İyi niyetle hareket edin, yanılsanız da yanılmamış gibi muamele görürsünüz. Bu kitap, Kur'an, sizin kitabınızdır. Kimsenin özel kitabı, değildir okuduğunuz zaman anladığınız manayı ve karşılaştığınız hükmü, lafız ve sözlük anlamının dışına taşıyın, sözlük anlamında takılıp kalmayın, bu şekilde okumanızı önerirken ondan ne anlayacağınızdan hiç korkum yok, çünkü Kur'an, kendisinin okunmasını isterken belki yanlış anlarlar yoldan çıkarlar diye korkmuyor, Kur'an'ın amacı insana ulaşmaktır, İnsana ulaşması, kendisini okutmasıdır, işte orada insan faaliyete geçer, okumanın zevkini ve sorumluluğunu yüklenir. Sorumluluk insana şahsiyet verir, ona şeref, verir. Kur'an'ın sorumluluğunun temeli ve dayanağı adalettir. Buradaki adalet, sorumluluk ile yetkinin dengede olmasıdır. Kur'an'ın insana yakışacak çok önemli bir teşvik ilkesi daha vardır, sorumluluğunu artırması için, yetkisini artırması ve geliştirmesidir. Yetkim yoktur deyip miskin miskin oturmak ve gerayt durmanın insanın şahsiyetinin hayvandan aşağı düşmesi olacağına işaret eder. Bunların baş görevlisi akıldır. Aklı iş başına çağırmak ve ona düşünme hürriyeti vermek, sorumluluk ve yetki dengesini kurup geliştirmektir. İşte bütün insanlık ve Kur'an'ın felsefesi budur. Allah'a çağıran, dürüst iş yapan ve Müslümanlardanım diyenden daha güzel söz söyleyen var mıdır? Bir bizim de davamız herkesi Kur'an'a davet etmektir. İnsana ne yapacağını o söyler. Fusilet 41.33 Kur'an'ın toplum felsefesi, insanı Allah'ın yarattığını kabul ettikten sonra, ayrıca ona hitap etmesini akla dramamak, aklın anlayacağı bir şey olması gerektir. Şüphesiz insanı yaratmak vahiden daha büyük bir olaydır. Daha büyüğünü yapanın, daha küçüğünü de yapabileceği akıl ilkeleri içindedir. Belki buna şu şekilde itiraz edilebilir, Allah büyük işler yapar, küçük işleri yapmasına gerek yoktur veya yapmasına demez. Ama şöyle düşünmek gerekmez mi? Allah, kainatı yarattıktan sonra, insanı da yarattıysa ve bunlar da büyük işler ise, kainatta ve insanda vuku bulan küçük işlerin yapımını başkasına mı vermeli ve küçük işleri onun vasıtasıyla mı yaptırmalıdır? Buna şu yorumda getirilebilmektedir. Allah küçük işlerin yapımını sebeplere bağlamış, kendisi de istirahate çekilmiştir. Mutasavvıflar kutup nezaryesiyle bu, inanca sahiptir. Günümüzde bile küçük şeyhlerin öldükten sonra dünyada iş gördüklerine, müritlerine yardıma devam ettiklerine inanmayı bir övünç meselesi yapan akıllılar, güya mümin muvahhidler ünlem, bulunmaktadır. O halde Müslümanların ilimde ve teknikte dünyada geri kalmış olmalarının sebebi bu tarikatların ve tasavvufçuların beceriksizlikleri veya yalanları değil midir? Milletin zihnini uyuşturdular ve oraya istedikleri hurafeleri, yalanları doldurdular ve dolduruyorlar. Böyle bir tez, belki cansız madde için doğru olabilir. Ama canlı varlıklar için bunun geçerli olması, canlılar aleminin statik, Donmuş ve robot bir makineye çevirmek olmaz mıydı? Oysa bakıyoruz ki, bitkiler ve hayvanlarda dahil insan dünyası bir makine gibi duran ve tek düze bir düzende değildir. Demek oluyor ki, göz önündeki sebeplerin ötesinde görünmeyen bir düzenleyici, hala ve her an iş görmektedir. Ayrıca insana baktığımız zaman, onun ruhu ve maddesi ile ne kadar büyük bir nizam içinde yaratıldığını görür ve anlarız. Bunu eski büyük düşünürler görmüş ve şu ilkeyi dile getirmişlerdir, kendini bilen, yaratıcısını, Tanrı'yabilir. İnsanın İnsanı anlayan ve tanıyan, onun Allah tarafından yaratıldığını anlar. Çünkü insanı, ancak Allah olan yaratabilir veya insanı yaratan ancak Allah olabilir. Bu kadar muhteşem bir varlığı yarattıktan sonra onunla ilgilenmemesi, onu ihmal etmesi ve onu başkalarının güdümüne vermesi, onu yaratan Allah'a yaraşmazdı. Bu sebeple bu, varlığın iyi, doğru çalışmasını, kendine yön vermesini sağlamak için ona akıl verdi. Akıl insana genel bir rehberdir. İnsan, akıl ile işlerini yürütecek ve yolunu bulacaktır. Akıl ile ilim tahsil edecek ve Allah'ın görevlisi olarak Allah'ın işlerini yürütecektir. Akıl, insanı diğer varlıklar arasında yok olup gitmekten kurtarır. Ne var ki, insan karmaşık nesnelerden yaratıldığı için, akıl dışında bir takım güçlerin etkisindedir. Akıl, her zaman bütün bu nesnelere hakim olup yönetmekte etkili olamaz, kimi zaman bu nesnelere akla uymaz ve akıl dışı unsurların tesirinde kalabilir. Bunun neticesinde insan zarara uğrar, aklın diğer güçler karşısında desteklenmesi ve aynı zamanda o güçleri de aklın emrine verebilmek için insana, Onların eğitimden geçmesini sağlayacak ikinci bir rehber daha verildi. Bu da vahiy yani günümüzde Kur'an'dır. Kur'an akla destek olduğu gibi iki görev daha yüklenmiştir. Felsefede akıl varlık konusunda üç türlü hüküm verir. A- Vardır, yokluğu düşünülemeyen zorunlu varlık. B- Yoktur, varlığı düşünülemeyene muhal, olanaksız varlık. C- Vardır, yokluğu düşünülebilir, yoktur. Varlığı düşünülebilir olana mümkün, olan aklı varlık denir. Kur'an-ı Kerim, a, ve, b, yezıt olmaz, c, kategorisinde ihtimallere yer verir. Kur'an'ın aklın zaruri gördüğü nesnelere aykırı olmasına imkan yoktur. Kur'an onlara muvafakat eder, aklın olamaz dediği ve imkansız gördüğü nesnelere de aykırı hüküm getirmez ve onları ilke olarak kabul eder. Yalnız Kur'an bu iki tür ilkeye uyulması gerektiğini, dini bir ilke olarak inanç esaslarına katar, yapılmalarına karşılık hem dünyada, hem de ahirette ödüllendirmeyi vadeder. Ancak aklın ihtimal verdiği ve kesin hüküm bildirmediği mümkün nesneler, ihtimaller hususunda Kur'an akla iki şekilde yardımcı olur. Birincisi, bu ihtimallerden hangisinin tercih edilmesinin daha doğru olacağını göstererek aklı destekler. İkincisi de, aklın hiçbir öneride bulunmadığı ve hiçbir hüküm bildirmediği, zorunlu veya olamaz dışındaki, mümkün hususlarda, Kur'an, önerileri sürebilir ve bu, akıl tarafından kabul görür. Çünkü aklın bir öneriyi reddetmesi için, o önerinin aklın zorunlu ilkelerine aykırı olması gerekir akıl Tanrı'ya ibadeti önerir ve gerekli görür, ancak onun nasıl yapılacağına dair kesin bir hüküm vermez, namaz ve onun şekli gibi, Kur'an'ın eğitimsel hükümleri de buna girer, akıl bunlara karşı çıkmaz, onları makul görür, akla zıt görmez bununla beraber, Kur'an, aklın ihtimal verdiği ve uygun gördüğü hükümlere uyulmasını dini bir görev olarak hükme bağlar ve ona göre mükafat verileceğine dair vaatte bulunur. Bu ilkeler çerçevesinde Kur'an insanı, düşünen, madde ve ruhtan meydana gelmiş bir varlık olarak bir bütün halinde ele alır. Ona hem düşüncesine hem de maddi ve ruhani varlığının gereklerine göre hitap eder. Kur'an öyle noktalara ve hususlara önem verir ki, bir kelime ile bir sistemi özetler veya bir sistemin temelini atar. Kur'an, İslam dininin fıtrat, yaratılış yani doğa dini olduğunu ifade ederken şunu esas almaktadır, getirmiş olduğu hüküm ve öğretiler, insan aklına ters düşmez ve aynı zamanda aklı zorlayacak. Kısıtlayıcı bir baskıya ve öğretilerini tek düze bir ölçüye göre kabul ettirme yoluna gitmez. İnsanın maddi varlığına dair hükümleri de, insan bedeninin bütün maddi ihtiyaçlarını ve tabiatını korumaya yöneliktir ve yine insan tabiatına uygun düşecek şekilde anlatır. Ruhani istek ve ihtiyaçları da, aynı şekilde insanın manevi ve maddi bütünlüğünü dengede tutacak surette ortaya koyar. İşte Kur'an'ın insan felsefesi 3-4 satırlık sözle ancak bu kadar özetlenebilir. Bunun için, insanın saf aklını, ruhunu ve bedenini zorlayacak, Bunlara aşırı yük yükleyip baskı yapacak bütün hükümlerin Kur'an'ın insan felsefesi zıt olduğunu söylemek gerekmektedir. Kur'an bu üç sahada yani akıl, ruh ve beden sahasında dengeyi kurmaya ve onun devamını sağlamaya önem verir. Bunlardan birine aşırı önem verince denge bozulur ve ötekiler felce uğrar, tabii görevlerini yapamaz. Böylece ferdin hayatı ve toplumun düzeni aksamaya, çürümeye başlar. Bu durum çalışmayan organın canlılığını zamanla kaybetmesine benzer. Bugün, 1993, bütün Müslümanlar ve İslam toplumları bu üçü arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanan sıkıntı ve ıstırapları yaşamaktadır. Yine de, bundan sorumlu olanlar durumun ya farkında değiller, veya düzelmesini istemiyorlardır. Kur'an, bu üç sahadaki kanunları dengede tutup korumaya takva, bu kanunlara uyumu koruyana da muttaki demektedir. İşte Kur'an'daki takvanın felsefesi budur. Bu dengeye aykırı hareket eden muttaki sayılmaz. Kur'an ayetlerinde, kainatın içindeki bütün varlıklara, bu varlıkların yaratılmışlıklarına, yönetilmelerine, aralarındaki göreli ilişkilere, nasıl hareket edip çalıştıklarına, özellikle insana nasıl faydalı ve zararlı olabileceklerine dair bilgiler verilmektedir. Ancak bu bilgileri birer kanun veya kanunların sonuçları olarak düşünüp Kur'an'ı din kitaplarının dışında kalan bir takım ilkelerin özetlerini de veren bir kitap olarak anlamanın Kur'an'ı doğru anlamak olacağına önemle gerekir. Kur'an'da açıkça kainatın insan için ve insanın da Allah için yaratılmış olduğu ifade edilmiştir. Yani kainat insan için çalışmaktadır ve insan da kainatta Allah'ın görevli memuru, halifesi olarak hareket edecektir. Yalnız Kur'an, bu işleri Allah'ın koyduğu ve yarattığı nizam içinde yapabilmesi için insanı eğitim tabi tutmaktadır. Bu eğitim öğretileri namaz kılmak, oruç tutmak gibi belli şekillerde yapılmasını önerdiği ve insanın kararlı, disiplinli bir şekilde yapması gereken, ne yaptığını bilmesini sağlayan eğitimsel görevlerdir. Bunlar eğitim vasıtası olup amaç değillerdir. Amaç, İnsanı daha iyi ve faydalı çalışmaya hazırlamak ve alıştırmaktır. İnsanın kainatta iradesiyle ilgilini zama koruması takva kavramıyla anlatılmıştır. Kur'an'ın insanla ilgili öğretilerini şu şekilde bir tasnife tabi tutmak mümkündür. A. Kur'an'ın insanla ilgili ilk buyruğu okumasına dairdir. İnsan okuyan, bilmediğini öğrenen ve öğrendikleri üzerinde düşünen bir varlıktır. O halde insanın ilk görevi ilim öğrenmektir. Kur'an, insanın böylece doğru yolu bulacağından emindir. Görüldüğü gibi bu emir ve görevler insana insan olduğu için verilmektedir. Yoksa, şuna veya buna inanmış olma şartı yoktur. Bununla da insanın, hareketlerinden bizatihi kendisinin sorumlu olması hedeflenmiştir. Başka birinin anlayışına, düşüncesine ve telkinine göre hareket etmesi yasaklanmış ve bunun aksine hareket etmek Allah tanımazlık, putperestlik sayılmıştır. Kur'an, insanın bilmediğini başkasından öğrenmesini de emretmektedir. Ama öğreticinin öğrenci üzerinde manevi, madde ve hatta ilmi bakımdan otorite kurma hakkı olmadığı gibi, öğrencinin de öğretmenini, Ulaşılmaz bilge sahibi biri olarak görmesi ve kabullenmesi, onu Allah'a eş ve ortak tutması olarak kabul edilmektedir. Çünkü şaşmaz zilim otoritesi yalnız Allah'tır. Kur'an'da peygamberin de kendi iradesiyle verdiği bilgilerde yanılabildiği bildirildiği için hiçbir insanın yanılmamazlık niteliği yoktur. Bu, asla insanların birbirlerinden öğrenecek şeyleri olmadığını ifade etmez. Başkasından öğrendiklerinin doğru olup olmadığını kontrol etmek suretiyle yanılsa da kişinin kendi bildiklerine tabi olması başkalarını körü körüne takip etmekten yedir. Çünkü kişinin bilgiye dayanan yanlışlarını düzeltme imkanı kendi, elindedir, bilgi peşindedir, bilgisini yenilemekte ve artırmaktadır. Ama taklit ettiği kişinin otoritesinden kurtulmadıkça yanlışlarını düzeltemez ve ilmi de yenilenip artmaz. 10 hasırlık İslam dünyasında ilmin en büyük ibadet olduğu unutulup ihmal edilmiştir. Burada kastedilen her türlü ilimdir. Çünkü her türlü ilim insan içindir. Kur'an da insan içindir. İlimli Allah, Peygamber, Kur'an, Kaynat, İyi, Kötü, Faydalı ve Zararlı, Namaz, Dünya, Ahiret gibi konular öğrenilir. Bu ilim öğrenme buyruğu ilim yapabilme yeteneğine sahip aklı başında bütün insanlara yöneliktir. B, Kur'an'ın insana ikinci buyruğu, helal ve temiz olandan yemesine dairdir. Kur'an insanlara, inananlara ve peygamberlere aynı buyruğu ayrı ayrı bildirmektedir. Ey insanlar, yeryüzündeki helal, hoş şeylerden yiyin, şeytanın adımlarını izlemeyin. Doğrusu, o sizlere apaçık bir düşmandır. Birey inananlar, size verdiğimiz rızıkların hoş olanlarından yiyin. Eğer Allah'a tapıyorsanız, ona şükredin. İki elçiler, hoş şeylerden yiyin ve yararlı işişleyin. Doğrusu, ben ne yaptıcınızı bilirim. Üç inananlara bu buyruk üç defa tekrar edilmiş oluyor. Çünkü hem insan hem de inanmış olarak bu buyruğa uymaları gerekiyor. Bu buyruk peygamberlere üç defa söylenmiş oluyor. Çünkü peygamberler, hem insan, hem inanmış, hem de peygamber olarak bu buyruğa üç defa dahil oluyor. 1 Bakara 2, 168, 2 Bakara 2, 172, 3 Mümünün 23 51. Sonra peygamberlere yönelik buyruk, aynı zamanda hem insanlara hem de inananlara yönelik olduğu için insanlar bu buyruğa ikinci defa ve inananlar da üçüncü defa dahil oluyorlar. Bu buyruğun insanlığa, Önce ruh ve sonra da beden açısından ne kadar önemli ve faydalı olduğunu ifade ettiğinde şüphe yoktur. Bunu en iyi değerlendirebilecek ve anlatacak olanlar ruh ve tıp bilimcilerdir. Görüldüğü gibi nereye yönelirse ki yönelelim, daima ilim karşımıza çıkmaktadır ve doğruyu göstermektedir. İnsanın maddi ve manevi sağlığı her şeyden önce geldiği için bunu sağlayacak olan ilim de önce gelir. Burada Kur'an'ın verdiği ikinci buyruk yine yemek ve içmekle yani insanın sağlığı ile ilgilidir. Ey Adem oğulları! Her secde edişte güzel giysilerinizi giyin, yiyin, için ancak savurganlık etmeyin. Doğru su Allah savurganları sevmez. De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı süsünü ve yiyeceğin hoş olanlarını yasaklayan kimdir? 4. Kimsenin bunları yasaklama ve haram kılma hak ve selahiyeti yoktur. Ancak Kur'an bunlarda israf etmemeyi, ölçüyü kaçırmamayı ve yemede içmede, güzel giyinip kuşanmada ölçülü olmak gerektiğini ve hatta düşmanlıkta bile ölçüyü kaçırmamayı bir ayette hatırlatmaktadır. Burada şuna değinmek gerekir: İnsan halal kazancını helal ve doğru bir şekilde harcamak, kullanmalıdır. Helalinden kazanıp onunla haram yiyip içebilir ve haram işlerde kullanabilir. Ama ölçülü davranırsa, Aşırı gitmezse bu, insanın dengeli, 4 Araf 31 Temmuz 1932, ve disiplinli olmasını sağlar ve insan bu şekilde olumlu bir kişilik sergilemiş olur. Haram çok basit, anlaşılır bir şeydir. Dinin ve aklın zararlı gördüğü şeylerin haram olması kolayca anlaşılabiliyor da, helalinden kazandıklarını kullanırken haram işleyebileceği düşünülmüyor ve bilinmiyor. İsraf, iki şekilde anlaşılmalıdır. Birincisi zararlı olan şeyleri elde etmek ve yapmaktır. İsraf, aşırı gitmek, haddini, hududunu aşmak ve normal olmayan, insanı maddi, manevi zarara, ziyana götürecek işler yapmaktır. Aslında haram olan şeyleri elde etmenin iki türlü zararı vardır. Onu elde etmek için boşuna harcanan zaman, sarf edilen emek ve servet. Ayrıca bu şekilde elde edilenlerin insana fiilen zarar vermesi. Şerefini düşürmesi de düşünülmelidir. İsrafın ikinci şekilde anlaşılması gereken noktası şudur, helalinden kazanılan bir parayla aslında helal olan yenecek ve içilecektir. Kişinin ihtiyacından fazla satın alıp onları tüketmeden çürütmesi, bozulunca atması, suyu boşuna akıtması, ihtiyacı olmadığı halde fazla çamaşır, elbise, Eveşyası vesaire alması da helal olan bir şeyde israf, kaçıp helali haram yapmak olur. Burada da iki türlü israf ve haram işlenmektedir. Birincisi bu tutumun başkalarının ihtiyaçlarının görülmesine engel olmasıdır. Bu da başkasının hakkına tecavüz sayılır. Kişi bu durumda kendi ihtiyaç sınırını aşmış olacağı için israf etmiş ve topluma haksızlık etmiş ve kendi malını, parasını faydasız ve zararlı şekilde kullanma günahını işlemiş olur, İnsanın sırf aşağılık duygusunu bastırmak ve tatmin etmek için, başkasına karşı böbürlenmek için zorunlu ihtiyaçlarından kısarak günlük hayatta zorunlu olmayan ve kendi kazancına göre lüks olan şeyleri satın alması da israftır ve israf haramdır. c. İslam İnsanı fert ve bütün toplumu meydana getiren bağımsız ve özel köylerden biri olarak ele alır, onu kendisine, tamamladığı bütüne faydalı olacak şekilde öğretim ve eğitime tabi kılar. İnsana yalnız kuru bilgi vermenin yeterli olmadığını bildiği için, bilgisine göre hareket etmesini ve davranmasını garanti altına almak için, önce ona inanç bilgisi verir ve inancının gerektirdiklerini yapmasını ister. İnsan bir şeyi önce öğrenir, bu onun öğrenimi olur, sonra da öğrendiğine inanır, öğrendiğine inanması onun eğitimi olur. Eğitimin iyi sonuç vermesi, inancın pekiştirilmesi ve sürekli tekrar olabileceğine göre namaz, oruç ve haç gibi şekil, zaman ve mekanları bildirilen ödevlerin yapılması öngörülmüştür. 1- Namaz insanın vasıtasız, santrasız, Özel kalem müdürü veya sekreter gibi şeyler olmadan Allah'ın huzuruna kabulünü sağlar. Kur'an, Allah'a vasıtaya put, vasıta kullananı da putperest sayar. İnsan, namaz sayesinde Allah'la doğrudan iletişim kurar ve Allah'ın huzurunda olduğunun bilincine vararak kişilik kazanır ve hiçbir insana boyun emez, yaltaklanmaz. Çünkü böylece kendi varlığının bilincine erişmiş olur. Namazın gayesi budur. Yoksa namazın kendisi bir gaye değil araçtır, eğitim sistemidir. İnsanın kendisini kainatın yaratıcısı Allah'ın huzurunda bilmesi ve bunun bilincine varması, Allah'la yalnız, başına iletişim kurması, Kur'an'ın insana verdiği de ve üstün dereceyi gösterir. Hiçbir soy, ırk, renk, aile, kabile, mevki, rütbe, gaz, veli, şey. Peygamber veya kutup aracı olmaksızın ve hiçbir fark gözetilmeksizin böyle bir huzura kabul ediliş, insana en büyük değeri vermekte ve bunun tekrarı onu en güzel şekilde eğitmektedir. Allah'tan başkasına bahçemeyen insan en geniş ve garantili hürriyete kendiliğinden kavuşmuş olur. O insanlarla eşit, diğer insanlar da kendisiyle eşittir. Hiç kimse onunla Allah arasında veya yanında yer alamaz yoksa putperest olur 2. Oruçta en güzel eğitim sistemlerinden biridir 1974 yılında Harvard Üniversitesi'nde aile planlaması bölümünde araştırma yaparken bir gün bir profesör, yüz civarında öğrencisine gelecek derse bir gün öncesinden oruç tutup 24 saat bir şey yemeden geleceksiniz demişti ertesi haftaki dersine de gittim Dersi anlatırken Afrika'daki açlıktan çok kötü bir duruma düşen insanların filmini gösterdi, ama öğrencilerinde hiçbir bilinçlenme, duygulanma olmadığını fark etti. Dersten sonra bana, bunlar oruç tutmadılar, dedi. İşte insan doğrucun sosyal felsefesi budur. İnsan acıkınca yalnız açlığın ve açların durumunu iyi değerlendirmiş olmaz, kendi varlığının da farkına varır. İnsanın hiçbir yeri aramıyorsa, Varlıcının farkına varamaz. Bir yere arıyorsa, varlığının bilincine varır. Kierkegaard'ın, 18, 15, 18, 55, ölüm korkusu ve hastalığının sancılı ağrısından kendi varlığının bilincine varması gibi. 3- Hac, gücü yeten insanların Mekke'de yılın belli günlerinde, elbiselerinden soyutlanmış, Sadece kefeni andıran bir üst ve bir at olmak üzere dikişsiz büyük iki ağludan ibaret giysilerle, dünyanın her tarafından gelen insanlarla yan yana, omuz omuza namaz kılmaları ve şeytan taşlamaları, arafat denilen yerde toplanmaları, gezmeleri gibi şekilsel hareketleri ihtiva eder. Ancak, bunların ötesinde insanlar arasındaki eşitliği, diğer milletlerle olan iletişimi ve insanların dostluk gibi iç ve yüce duygularını eğitmesini, kardeşçe alışveriş yapmalarını, fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır. Birbirinden farklı soy, ırk, renk, suret ve mevkideki insanların bir üst ve hatalıdan ibaret kesiyle karşı karşıya gelmeleri tam bir eşitliği vurgulamaktadır ve bu insanın bireysel eğitimi açısından önemlidir. Şunu da düşünmekte yarar vardır ki, buraya gelenler hep varlıklı, oraya gidebilecek maddi güce sahip olanlardır. Onları elbiselerinden soyup arıfat gibi çıplak bir meydanda bir gün de olsa güneş altında buluşturmak, insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi geliştirmek için bir eğitim kabul edilmelidir. Namaz, oruç ve haç toplum içinde fertlerin eğitimidir. Bireyleri teker teker değil, toplu halde eğitmektir. Bireyin, hem birey olarak hem toplum içinde, kişilik, benlik bilincini diğer insanlarla ilişki içinde geliştirmesinin sebebi, toplum içinde bireyin varlığına yer vermek ve onu eritmemek, ferdi yabancılaşmaktan kurtarmaktır. d. Toplumu doğrudan doğruya ilgilendiren ve, Kur'an'ın, üzerinde durduğu diğer bir ilkede zekat vermektir. Kur'an'da zekat önemli dini görevlerden biri olarak vurgulanmaktadır. Kur'an'da, zekat çoğu kez namazla birlikte zikredilmesinin yanı sıra zekat vermeyenlerin ahireti inkar edenlerle bir tutulduğu görülmektedir. Onlar, ahireti inkar ederek zekat vermezler, beş zekatın yanlış anlaşıldığına inanmaktayım. Kur'an'da zekat namazla birlikte zikrediliyor, uygulamada zekat ve sadaka kelimeleri ayrı ayrı zikredildiği için ayrı ayrı hükme bağlanması ve muamele görmesi gerekir. Türkçe'de kullandığımız tadaka altı kelimesinin Kur'an'daki anlamıyla bir ilişkisi yoktur. Bu iki kelimenin alimler tarafından incelenip hükümlerinin ayrı ayrı belirtilmesi İslam açıdan önem taşımaktadır. Bunların dışındaki infak kelimesi de ayrı bir konudur. Buna, insanın Allah yolundaki iyiliklere yapacağı harcamalar, anlamı verilebilir. Bunun da bir kanuna bağlanıp bağlanmaması ve ayrıca ne gibi bir sosyal hizmeti nasıl görebileceği üzerinde kafa yormalıdır. Kur'an bu üç kelimeyle sosyal ve devlet hizmetleri görülmesine ışık tutmaktadır. Ancak sonraki Müslümanlar bu görevlerin önemini gereği gibi anlamamış ve değerlendirmemişlerdir. Bu görevler amaçtır. Namaz, oruç ve hac görevleri araçtır. Bunlarla eğitim görmüş bir Müslüman Amaç olan bu, 5 Fusilat 41-7, 6 Türkçe'de dilenciyi sağmak için ona verilen bir miktar, azıcık bir para, görevleri kolayca ve kendi hür iradesiyle canı gönülden yapabilme niteliğini kazanır. Zekat kelimesinin kökü artmak, çoğalmak, temizlemek ve arıtmak manalarına gelmektedir. Zeki kelimesi de bu köktendir. Temize çıkarmak anlamındaki teskiye etmek de bu kökten türemiştir. Sadaka kelimesi sadık, doğru ve samimi olma anlamlarındadır. Türkçemizdeki sadakat, bağlılık, dürüstlük, samimiyet, sadaka kelimesinin bir söyleniş şeklidir. İnfak kelimesi, nafaka kökünden türer. İnfak mutlaka vermek, harcamak anlamında alınabileceği gibi, asıl anlamı, en azından nafaka olacak kadar nesne vermektir. Bu kelimelerin verdiği görevleri yapabilmek için zengin olmak gerekir. Kur'an'da, namaz kılanları o namazın dışındaki görevleri yerine getirdiklerinde övgüye layık görüldükleri gibi zekatını veren, infakını yapan ve sadakatını fiilen gösteren zenginler ve servet sahipleri de övülmektedir. Çünkü onlar sayesinde toplumun eksiklikleri giderilecek, çukurları doldurulacak, Ordular yetiştirilecek ve toplum güven içinde sağlıklı ve mutlu olacaktır. Tasavvufun miskinlik ve dünyayı çöplük olarak görme anlamındaki zühdün, zürdün, zürdüğün dinde ve Kur'an'da yeri yoktur. Mal, mülk sahibi ve zengin olmak için çalışmayan kimse fakir düşer. Fakirlik toplumsal bir olaydır. Ama İslam tarafından övülmez ve amaç edinilen bir tutum asla sayılmaz. Bazı kimselerin zengin olup zekat vermemek için tembellik etmeleri toplumsal bir cinayet ve dinde en büyük günah sayılır. Müslüman, helalinden kazanıp helal şekilde harcamak ve toplumun hakkını ödemekle yükümlüdür. E, insanların en çok yakındıkları konu, zulüm ve adaletsizliktir. Kur'an zulmü işlemediği ve başkasının zulmünü ve haksızlığını fiilen veya sözle desteklemediği halde gönülden tasvip eden ve hoş karşılayan kimsenin bir azaba uğrayacağını bildirmektedir. Buradaki azabı yalnız ahiret için düşünmek yanlıştır. Sonraki Müslümanlar, bu gibi yanlışları yapmaya çok alıştılar. Toplumdaki zulmü gönülden hoş karşılayan bir kimse, zulmün yayılmasına ve bir gün kendi başına gelmesine hazırlık yapmış olur, Kur'an diyor ki, bir toplumun kötülerini ve zalimlerini engellemeyenler o toplumun başına gelen felakete kendilerini uğramış görürler, 7- Adalet zulmün karşıtıdır, adalet olan yerde zulüm olmaz, Kur'an edalete çok önem vermiştir, düşmanlıkların, kızgınlıkların, hasımlıkların, Öfkelerin asla adalet engel olmamasını buyurmaktadır. Allah'a saygılı olan insana, adil olmak yaraşır, demiştir. 8- Kur'an Hakk'a ve Hak sahibine çok önem verir. Bunda asla inançlı, inançsız farkı gözetmez. Haksız inançlıyı rezil eder ve haklı inançsızın hakkını korur. 9- Herhangi bir kimse toplumda adaletin hakim olmasına katkıda bulunmaz ve zulmün giderilmesine yardımcı olmazsa, yapabileceğine isabet edecek kadar olan günahtan kurtulamaz. Zere kadar toplumsal bir günah, insanın ferdi ibadetlerini sıfıra indirebilir. Nasıl indirmesin ki, toplumun? 7 Enfa 8-25 8 Maide 5-8 9 Nisa 4-105 Ayetlerin geliş sebepleri için tesirlere bak, bozulmasına göz yummuş ve aldırış etmemiştir. Gökle yer arasını zühdile doldurmuş olsa kendisine bir faydası olmaz. Çünkü kendisini, şahsi bencilliğini korumak için toplumun faydasını aldırış etmemiştir. Böylece İslam toplumları zulüm ve haksızlık içinde, tembel ve bencil davranışlarıyla İslam'ın ayakları altında süründürülmesine aldırış etmemişlerdir. Şimdi de Kur'an'ın sahibi Allah, İslam düşmanlarının, Müslümanlar üzerine saldırmalarına ve Müslümanların ırzına geçmelerine izin vermektedir. Çünkü bunun ilahi bir kanun olduğunu önceki milletlerden örnek vererek anlatmıştır. On Bu, Allah'ın şaşma sosyal kanunudur. İslam'ın büyük alimleri bunları anlatmış, ama idarecilere ve halka anlatamamışlardır. Bugün de durum aynıdır. Ne halka? ne de siyasi ve idarecilere anlatılabiliyor, anlatma imkanı da verilmiyor. Tarihte işkence görmüş büyük İslam alimleri, bundan dolayı adil kafirin idaresini zalim Müslümanın, namaz kılan, oruç tutan, tesbih çeken, idaresine tercih ettiklerini yazmak zorunda kalmışlardır. Adaletsizlik, zulüm ve haksızlık bu kadar kötü ve lanetlenmeye müstahaktır. Halkı geçim sıkıntısıyla kıvranan bir toplumda devletin malını zalimce, haksız yere çalıp çırpmak, zimmete geçirmek ve bunları yapanlara yardım etmek ya da yummak, Kur'an'a göre israf ve zulüm ile nitelenmiştir. Böyle bir toplum yıkılmaya mahkumdur. Müslümanları tembelliğe, dünyadan el tek çekmeye, meşru olan dünyaya ve nimetlerine karşı. 1 İsra 17-4-7 Düşmanlık beslemeye iten zihniyetin bu durumun en büyük suçlusu olduğunu, tarih boyunca milyonlarca günahsız insanın kanının dökülmesine sebep olan bu zihniyetin, hala zihinleri çökertmeye devam ettiğini ve onlar üzerine kabus gibi taht kurmanın zevkinden dört köşe olduğunu söyleyebiliriz. Mehmet Akif'in birkaç beytini buraya almakla onun da bu konudaki yakınmasına işaret etmiş olacağız. Tecelli etmedim bir kere. Allah'ım cemalinle şu 350 milyon ruhu öldürdüm celalinle oturmuş eğlenirken senin haşa zevalinle nedir ilhadim halin o samitin fialinle nedir İslam'ı tenkilin bu müstacel nekalinle sus ey divane durmaz kainatın seyri mutad ne sandın fıtratın ahkama hiç dinler mi feryadı bugün sen kendi kendinden ümit ettancak imdadı evet sen kendi iktamınla kaldır git de bidadı Cihan Kanunu sayın, bak, nasıl bir hissemün kadı, ne yaptın, bunu esre çevirelim, ey Allah'ım, bir kere güzel nimetlerinle görünmedin, şu 350 milyon Müslümanı yüce gücünle öldürdün. 11. Me Akif Elsoy, Safahat 165, Ankara 1992, Söyleniş Tarihi, Oysa bu kafirler, senin adının yok olup gitmesine oturmuş seviniyorlar. O suskun gücenikliğinle dinsizliğe bu kadar süre tanımanın manası nedir? İslam'ı azabınla hızla tepelemenin manası nedir? Ey budala sus! kainatın gidiş kanunu durmaz. Ne sandın? Yaratmanın hükümleri hiç feryat dinler mi? Bugün sen, ancak kendi kendinden yardım istemeyi ümit et. Evet, sen kendi çabanla git zulmü kaldır. Bir bak, cihan çalışma kanununa bağlıdır. İnsana ancak kendi çalışıp çabalaması fayda verir ayeti vardı, sen buna dair ne yaptın? F. Kur'an'ın, toplumların çekirdeğini teşkil eden aile kurumuna dair getirdiği önemli hükümler bulunmaktadır. Kur'an, karı-koca ilişkisi, kimlerin kimlerle evlenebileceği, ölüm hallerinde nasıl davranılacağı, karı. Koca arasında çıkan huzursuzluk ve geçimsizliğin nasıl giderileceği gibi konuların yanında boşanmaya en son çare olarak izin verdiğini bildirmektedir. Kur'an, çocukların nasıl büyütüleceğine dair öneriler, çocukların ana babalarına karşı görevleri ve aile, akrabalık bağlarının önemi ve bunlar arasında iyi ilişkilerin devam ettirilmesi gibi konuları anlattığı gibi kadın. Erkek arasında gayrı meşru birleşmelerin yasaklanması, insanların çirkin ve kötü şeylerden uzak durmalarını da buyurmaktadır. İyi ve mutlu bir toplumun oluşması için evlenmenin ve iyi geçinmenin kurallarını açıklamaktadır. Evlenmenin aleyhinde, bulunmanın ve ruhbanlık yapmanın Kur'an'ın öğretisine zıt düştüğü vurgulanmaktadır. Burada özetlemeye çalıştığımız, İslam'ın toplumla ilgili genel ilke ve konularıdır. İslam yamuk, çarpık tabiatlı değil, İslam adına uygun ruhen ve bedenen sağlam, ruh ve beden dengesini sürdürebilen, kimseye muhtaç olmayan, avuç açmayan, güçlü kuvvetli insan yetiştirmek amacındadır. Kur'an, dünyayı ihmal eden, toplumun bir üyesi ve fert olarak görevden kaçan insan tipini sevmediği gibi, bütün varını yoğunu dünyanın maddi nimetlerine bağlayan ve başka bir yerde bunların hesabını vereceğini inkar edenleri de sevmez. İslam toplum, millet ve insanlık dinidir. Bunu, ferdi toplum içinde eğritmeden sağlar. İslam'ı buna göre anlamaya çalışmalıdır. İslam Ahlakı ve Aile Planlaması Konuya, aile planlaması kavramına bir açıklık getirerek girmek istiyorum. Planlama, yapılacak bir işin önceden tasarlanması ve zihinde bir düzene konması, neyin, niçin ve nasıl yapılacağının önceden düşünülüp hesaplanması, bir tertibe göre ayarlanması ve uyarlanmasıdır. Her işte olduğu gibi aile yapılanmasında ve kurulmasında da bir düzene ve plana göre hareket etmek, İslam'ın öngördüğü bir yükümlülüktür. Çünkü İslam, insanın zikredilen şu üç soruya göre davranmasını, Şerefli bir varlık olarak sorumlu ve yükümlü tutmaktadır. İnsan akıllı ve düşünen bir varlık olmasından dolayı neyi, niçin, nasıl yapacağını düşünmek zorundadır. Gelişi güzel, düşünmeden yaptığı işlerden sorumludur. İnsan, insanlığın var olmasını ve varlığını sürdürmesinin bir gerekliliği olan aileyi kurarken bu. Üç soruya İslami açıdan bakıp doğru cevap vermekle işini daha iyi yapmış olacaktır. Burada bir dinin adı olan İslam'dan söz edeceğimiz için, İslam'ın sözlük anlamıyla İslam'ın insanın doğal olarak kişisel ve toplumsal haklara sahip olduğunu bu hakların ilke ve hükümlerini, korunmalarını ve sağlıklı işlemelerini öngördüğünü ifade etmiş olacağız. Aile kurumunun çekirdeği, iki ayrı görev yüklenmiş, tek başına eksik olan, yan yana geldiğinde birbirinin işlevini tamamlayan iki eşit varlıktan oluşur. Bu varlıkların biri erkek, diğeri kadındır. Her birinin kendi hak ve görevleri olduğu gibi, bir araya geldiklerinde de kendi varlıklarının devamını ve sağlığını korumak üzere karşılıklı ikinci görevleri bulunmaktadır. İslam insanın doğal yapısına ve haklarına riayet etmeyi amaçlamıştır. İslam bu iki varlığın birleşmesini yalnız meşru görmemiş, aynı zamanda bunu gerekli kılmıştır. Çünkü ikisi birleşmeyince insanlık devam edemez, sağlıklı bir toplum ve şerefli bir millet ortaya çıkamaz. İnsanın, tek başına kendi varlığı bir düzene yani bütün organlarının görevlerini yapabilmeleri için bir nizama muhtaç olduğu gibi, bir başkasıyla bir araya geldiğinde de aralarındaki ilişkilerin bir düzen ve denge içinde olması. Kendilerinden doğacak insanların bir düzen ve denge içinde doğal insanlık haklarına raayet etmeleri de aile çekirdeğini oluşturan ana ve babanın sorumluluğuna verilmiş olması insanlığın doğal kanununun gereğidir. İslam ise, bu doğal kanunun doğru bir şekilde yürütülmesini amaçlar. Bunun için, insan doğmadan önce, onu meydana getirecek ana, babanın nasıl davranacağını ve davranışlarının gayesinin ne olması gerektiğini anlatır. İnsan çok zor yetişen, olgunlaşması için uzun zamana ihtiyacı olan bir varlıktır. Onun bütün bu süre içinde ihtiyaçlarını düşünüp temin edecek ve buna göre büyütüp yetiştirecek olan ana, babasıdır. Bu görevlerin hepsi anne ve babaya verilmiştir. İslam dini, onlara bu doğal görevlerini, duygusallıkla, Hava ve hayal perestlikle değil, akıl ve mantıkla, gelecece düşünerek yapmalarını dini farz bir görev olarak yükler. Bu sebeple, doğacak çocuğun ihtiyaçlarını doğmadan önce düşünmek, temin etmek İslam dininde farz sayılmaktadır. Böylece, çocuğun bu ihtiyaçlarını doğmadan önce karşılayamayacak kişilere, çocuk yapmamalarını tavsiye etmiş olur. İslam dini özellikle insanın bütün hareket ve davranışlarına dair hükümler ihtiva etmektedir. İnsanın davranış ve hareketleri şu kategorilere ayrılabilir. a. Tamamen iyi ve faydalı işler. b. Tamamen kötü ve zararlı işler. c. İyiliği ve faydası çok olan işler. d. Kötülüğü ve zararı çok olan işler. a. Sıkkındaki işler, dini bakımdan farz ve yapılması gereken işlerdir. Yapıldıklarında, dünyada övgüye ve ahirette sevap kazanmaya neden olurlar. Yapılmadıklarında dünyada yergiye ve ahirette azaba sebep olurlar. b- Sıkkındaki işlerin, yapılması yasak ve kaçınılması zorunludur. Yapılmamaları halinde dünyada, övgü ve ahirette sevap kazandırır. Yapıldıklarında, dünyada yergi ve ceza, ahirette ise azaba sebep olurlar. c- Sıkkındaki işler, yapıldıklarında dünyada övgü ve ahirette sevap kazandırır, yapılmadıklarında dünyada yergiye sebep olur, ahirette azaba sebep olmaz, d. Sıkındaki işler, yapılmadıklarında dünyada övgü ve ahirette sevap kazandırır, yapıldıklarında dünyada yergiye sebep olur, ahirette azaba sebep olmaz, bu tasnif ve hükümler çok geneldir, a. ile, c. ve, b. ile, d. Yerine ve şartlarına göre yer değiştirebilirler. Ahlak kelimesi, halktan, yaratmak, gelmektedir. Yaratma ve yaratılış anlamına gelen halktan türemiş olduğu için, ahlaka ikinci yaratılış ve yaratma anlamı verilmesi doğru olur. Ahlakın meydana gelişinde insanın hür iradesinin etkisi vardır. Diğer bir deyimli ahlak, insanın kendi hür iradeli fiillerinin tekrar edilerek alışkanlık haline gelmesine denir. Bu bakımdan iyi işlere ve geleneklere alışan insana iyi ahlaklı, kötü işlere alışanlara da kötü ahlaklı denir. Ahlak mutlak olarak söylendiğinde ikisinden hangisi kastediliyor, bilinemez. Ahlak, insanın kendisini yaratması demek olur. Yani ahlak, insanın hür iradesiyle yaptığı işler ve kazandığı yeteneklerle kendini ikinci defa yaratması, böylece sosyal varlığını ortaya koymasıdır. İnsanın bütün davranışlarını kapsaması bakımından kanundan daha geneldir. Kanun insanın bütün fiillerini kapsamaz, ahlak kanunu da içine alır. Kur'an'da şeriat hem ahlak, hem de kanun hüküm ve ilkelerine şamil olduğu halde, fıkıh, İslam hukuku, ahlaki hükümleri içermez. Kanunlara uymanın da ahlaki ve vicdani bir mesele olması ayrı şeydir ve ahlakın kanunu içerdiğini ifade eder. Bu ayrımı düşünmediğim ve yapmadığım dönemde HZ, peygamberin ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim sözünü okuduğum vakit, kafamda bu sözüm İslam'ı tam ifade etmediği kanaati doğmuştu. Sonradan ahlakın, kanunu, fıkı, da içerdiğini ve şeriatla eş anlamda olduğunu görünce, İslam'ın ahlaktan ibaret olduğunun bilincini vardım. HZ, peygamberin sözünün kapsamını daha iyi anladım. Bir, İslam ahlakı açısından aile kurumunu ve planlamasını ele aldığımızda, bunların insanın ailenin kurucu bir üyesi veya neticesi olarak vücut sağlığını, ruh sağlığını ve davranışlarını da içerdiğini görürüz. Bu süreç, İslam'ın, insana beden sağlığının gereklerini yapmasını dinen farz, beden sağlığına zarar veren şeyleri yapmasını da haram kılması ve yasaklamasıyla başlar, ana, baba olarak karı. Kocanın bütün fiil ve hareketlerini yönlendirir ve onlara dini yaptırım uygular veya önleyici zorunluluklar yükler. Aile planlaması, annenin çocuğunun babasını, babanın da çocuğunun annenin seçmesiyle başlar. Bu hususta heze, peygamberden şöyle bir söz rivayet edilir. Kadın dört şeyden dolayı seçilir, malından. Bir İmam Azam Ebu Hanife'nin, 150-767'e, ilk kitabına fıkhı. Ekber yani en geniş anlamıyla fıkıh adını vererek şeriatın içerdiği inanç esaslarını kastetmesi, ilk dönem Müslümanlarının Kur'an-ı açılarını gösterir. Soyundan, özelliğinden ve dininden, ahlakından, dolayı, bu hadiste erkeğe verilen mesaj kadını da kapsar. Kadın da aynı şekilde kocasını seçmelidir. Hadiste erkeğin zikredilmesi, toplumda ilk istek erkekten geldiği içindir. İslam'a göre kadın da ilk teklifi yapabilir. Bu, İslam ahlakının pek az kimse tarafından uygulandığını görüyoruz. Ancak bunun da anlaşılır hale gelmesi İslam yapısına uygundur. En ileri sayılan Amerika'da yaptığım gözlemde, orada da ilk evlenme teklifini erkeklerin yaptığını gördüm. İslam ahlakının bazı temel, kanuni, genel kurallarını anımsatmak konuyu açıklamakta faydalı olacaktır. İslam, bütün hükümlerinde insanoğlunun yararını esas almıştır. a. Zararın giderilmesi, kaldırılması, dini açıdan geçerli sayılır. b. Zarar zararla savılmaz. Bir zararı yok etmek için başka bir zarar işlenmez. c. Kamunun zararını gidermek için özelin, ferdin zarar görmesi tercih edilir. d. Kaçınılmaz durumda iki zarardan en az olanı tercih edilir. e. Zararı sağmak yararlı olana tercih edilir. F- Zorunlu durumlar haram olanları kendi ölçüsüne göre mübah kılar. G- Zorlu, sıkıntılı durum kolaylık getirir. H- ihtiyaç, zorunluluk derecesinde değerlendirilir. I- Zorluk kaldırılır. İslam dininde bu gibi genel kural ve hükümler, içinde bulunulan şartların zorluğuna ve insana getirdiği yararın ölçüsüne göre değişir. İslam, insanın doğal haklarını şu esaslara göre teminat altına almıştır. 1- Can sağlığı ve güvenliği, insan için çok önemli olan varlığını koruma hüküm ve kurallarını bildirir. Yaşama, sıhhatte olma, ruhi ve bedeni sağlığını koruma, tedavi olma, yeme, içme ve çoğalma haklarının gerektirdiği düzenlemeyi yapar. 2- İnsanın inanma hürriyetine çok önem verir. İnsanın, inanç hususunda mutlak hürriyet sahibi olmasını sağlar. Herhangi bir kimsenin başka birine dini baskı yapmasını, dininden dolayı cezalandırılmasını, işkenceye, ölüme maruz kalmasını, inandıcı dinin emirlerinin kendisine zorla yaptırılmasını yasaklar. Bunlara riayet edilmesini, yani yapıp yapmamakta tam bir hürriyete sahip olmasını sağlamak için ve inanç hürriyeti için savaşmaya emir verir. Burada belli bir din söz konusu değildir. İslam, herhangi bir dine mensup olan bir kimsenin inancından dolayı bir baskıya, zorlanmaya ve sıkıntıya uğratılmasını asla izin vermez. Bu, Türkiye'de uygulanan laiklikten daha geniş ve kapsamlı bir din hürriyetidir. Fıkıhta Müslüman olmayanlara din hürriyeti tanındığı halde, Müslümanlara dini ve cibelerini yerine getirmenin dışında bir hürriyet tanınmaz. Ama. Kur'an, Müslüman'a da tam bir inanç hürriyeti tanır, dini görevlerini yerine getirmesi için zorlamaz, dinden kaçmayı veya çıkmayı da cezalandırmaz. Ancak devlet, toplum düzenini sağlamak için kanunları herkese eşit uygular. 3- İslam akla önem verir, aklın korunması için gerekli kuralları koyduğu gibi, aklın hür ve serbestçe çalışmasını, serbest düşünmesini ve fikir ve ilim üretmesini teşvik eder ve bunları yapmayı özendirir. Duyuların, çevrenin, eğitimin ve üstatların akla baskı yapmasını sapıtma ve dalalet, bir tür sapma olarak görür. Aklın, fikirde ve ilimde tam hürriyete sahip olması için çalışır ve aklın mutlak hürriyet içinde vereceği hükmün yanıltıcı olmasından korkmaz. Aklın vereceği hükmü de, dinin ve Kur'an'ın verdiği bir hüküm gibi kabul eder, İnsanın diğer bütün duygularının ve hassasiyetlerinin saf aklın kontrolüne bırakılmasını önerir, kalp de aklın kontrolünde olmalıdır, eğer akıl, kalbin ve duyuların kontrolünde kalırsa, kalp insanı yanıltır, bu durumda insan yanlışını bulamaz, her zaman bir hava içinde olur, kalp sübjektif çalışır, ama, akıl objektif çalışır ve kendi yanlışını bulabilir, kendisini düzeltir. Bunun için İslam'a dayanır. Bu dayanağına güvenir ve onun her zaman sağlıklı çalışması için gereken maddi ve ruhi ihtiyaçları sağlamayı zorunlu ve farz kılar. 4. İslam, insanın onurunu, ırzını korumanın insanlık haklarından olmasını temel esas saymıştır. ırz iki anlamda kullanılır. Biri kadın ve erkeğin kanunsuz, gayrimeşru bir şekilde birleşmeleri Özellikle kadına zorla tasallut etmek ve onunla cinsi ilişkide bulunmak. Diğeri şeref ve davranış olarak iffetli olma anlamında kullanılan ırz kelimesi, aslında kötü bir şeye maruz kalmak demektir. İslam'da insanın ırz ve namusunu koruması her iki anlamda da geçerlidir. Ve her iki anlam kastedilir. Bugün Sırpların Müslümen kadınların ırzlarına tecavüz etmeleri, insanlık haklarına tecavüz sayılır. Savaşta adam öldürmek, suç kabul edilmediği halde, hazarda, barışta, adam öldürmenin suç olduğunda ihtilaf yoktur. Bununla beraber bu insanlık suçu olarak görülmemektedir. Şunu söylemek mümkündür, kadını öldürmek bir suçtur. Ama kadının hırzına geçmek insanlık suçudur. Çünkü öldürmede canlıyı yok etme vardır, ama şeref kırmak, aşağılamak düşünülemez ırza geçmek ta aşağılama, şeref kırmak bulunmaktadır. İslam kadın erkek bütün insanların ırz ve onurunun korunmasını insanlık hakkı kabul etmiştir. İslam insanın öldürülmesine şartlara göre izin verir ama hakaret edilmesine, şerefinin incitilmesine izin vermez. 5. İnsanın mal sahibi olma hakkı İslamca insanlık haklarından kabul edilmiştir. İslam'ın mağ güvenlikine verdiği önem onun korunması için tertip ettiği ve öngördüğü cezalardan anlaşılmaktadır. Hırsızlığa, son çare olarak belirlediği el kesme cezası, çok kimse tarafından ağır bir ceza gibi görülse de, bunun hırsızlığın önlenmesi ve malın korunabilmesi için başvurulan son çare olarak anlaşılması lazımdır. Türkçe'de malcanın yongasıdır, deyimi bile bu cezanın geçerliliğinin sebebi olabilir. Mal veya bir karış araziden dolayı insanların birbirini öldürmeleri, el kesmekten daha ağır ve kötü bir suç teşkil eder. El kesme cezası da, ulu orta el kesmek değildir. Elin kesilmesini gerektirecek kadar değerli bir malın çalınması şartıyla mal geri alındığında bu cezadan vazgeçilebilir. Malı hileyle elde etmek, başkasının malına el koymak, sahip çıkmakta İslam'da haram kılınmıştır. Emeksiz, Zahmetsizce fakirin fakirliğini istismar ederek ve sömürerek faiz ile para ve yamal kazanmanın, kumar ile kazanç sağlamanın haram olması, malın değerli bir nesne sayıldığına işarettir. İşte İslam'da mal güvenliği bu gibi hükümlerle teminat altına alınması, bir kimsenin hür rızası dışında malının yenmesinin en büyük günah sayılması da temel ahlaki ve hukuki bir ilkedir. 6- İnsanın, bir de mekan. Yer masuniyeti ve güvencesi vardır. Bu da insanın doğal haklarındandır. Mekan güvencesini iki şekilde anlamak gerekmektedir. Birincisi, insanın içinde bulunduğu, oturducu odası, evidir. Hiç kimse oraya izinsiz giremez. Bu öyle bir haktır ki, başkası izinsiz giremeyeceği gibi, herkese izin verme hakkı da bulunmamaktadır. Başkasına izin verme hakkı şartı bağlıdır. Bu şart. Kanun ve ahlak tarafından belirlenebilen bir şart olabilir. İkincisi, insan vücudunun mahrem, yasak yerleri saklı ve mahfuz kalması gereken yerlerdir. İnsan vücudunun mahrem ve yasak yerlerinin güvence içinde olması da onun insanlık haklarındandır. Bu hakka başkasının tecavüz etmemesi gerektiği gibi, kişinin kendisi bile bu hakkı istediği şekilde kullanamaz. Erkek olsun, kadın olsun Kişinin vücudunun her yerine açıp saçma hakkı olmadığı hem kanun, hem de ahlak kuralları tarafından güvence altına alınmıştır. İslam, insanın bu doğal insanlık haklarını korumak ve onları güvence altına almak görevini yüklenmiş, insanın bu esaslar çerçevesinde iyi, sağlıklı ve huzur içinde yaşamasını sağlayacağını düşünmüştür. İslam'ın temel ilkeleri ve diğer bir deyişle İslam, bu ana evrensel ilkelerden ibarettir, denebilir. İslam, insanın eğitimine ve öğretimine onun doğumundan önce başlar. Ana ve babanın sağlam, sıhhatli ve huzur içinde olmalarının şartlarını ortaya koyar. Doğacak olan insanın sağlıklı, sağlam eğitimli ve davranışlarının iyi, ahlaki bir düzen içinde olmasının gerektirdiği ortamın yaratılmasını önerir ve bunda ısrar eder. İslam, insan hayatına çok önem verir, insan hayatının güvenceye alınmasını emreder, onun, var olmaya başladığı andan itibaren insanlık haklarının doğacağını bildirir ve bu hususta şu gibi hükümleri temel ilke olarak koyar. 1- Suçsuz bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Suçsuz bir insanın öldürülmesi, suçsuz olan bütün insanların insanlık haklarına saldırı sayılır. Çünkü suçsuz insanların öldürülmesine kapı aralanmış olacağı için, insanların yaşama güvencesi kalmamış olur. 2. Cennin de insan muamelesi görmesi ve insanlık haklarına sahip olması, İslam'da kabul edilmiş ilkelerden olduğu için, mülk sahibi olduğu ve doğduktan sonra bir an bile olsa hayatta kaldığının sabit olması halinde verasete hak kazandığı hükmü verilmiştir. 3. Ceninin insan muamelesi görmesi hususunda üç fikirleri sürülmüştür. a. Telkiğin sabit olduğu andan başlar. b. Annenin ceninin hareket ettiğini hissettiği andan başlar. c. Ruhun cenine üflendiği andan başlar. 4. Bir insana hayat vermek, bütün insanlara hayat vermek gibidir. Bunun için, İslam bir insanın hayatını uzatmak veya yaşam ıstırabını dindirmek için organ naklini meşru görmektedir. İnsanın bu kadar kıymetli bir varlık olmasının getirdiği bir takım sorumluluklar bulunmaktadır. Bu sorumluluklar her şeyden önce insanı doğuran ana-babaya aittir. Bir kısım ilkeleri yukarıda anlatılan aklara sahip olması için, bu haklara en çok layık olacak bir şekilde yetiştirilmesine dikkat etmek öncelikle ana babaya düşen bir görevdir. Her şeyden önce çocuğun beslenmesi, onun bedeni sağlığının korunması, can güvenliğinin sağlanması hesaba katılarak çocuk yapmaya niyet etmek ve karar vermek gerekli olmaktadır. Bunları yapamayacak bir ana, baba, çocuk yapma hakkına sahip olmadığını vicdanen bilmek zorundadır. Çocuğunu iyi yetiştirip toplum içinde şerefli bir duruma yükseltemeyecekse, çocuk toplumda alt düzeyde kalıp yorulanacak, hakkını ve şahsiyetini koruyamayacak ise, çocuk yapmamak en doğru tutumu olmalıdır. Hz. Ali'nin cariyesinin çocuk yapmasını istememesinin sebebi, cariyelerin çocuklarının toplumda daha düşük şerefte olduğunun kabul edilmesinden dolayıydı. Hiç kimse çocuğunun toplumdaki mevkiinin düşük olmasını isteme hakkına sahip olmamalıdır. Çocuğum olsun da, toplumdaki durumu ne olursa olsun diyen kişi, kendi mevkiini de düşürmüş ve insanlık şerefine yakışır bir şekilde hareket etmemiş olur. Bir ana-baba, sağlık, öğretim, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını düşünmeden... Bunları temin etmeden veya hazırlamak için emek vermeden dünyaya getirdiği çocuğunu toplum içinde aşağılık duygusuna sürüklemeyi hakkı olmadığını bilmelidir. Hz. Peygamber bir hadisinde diyor ki: "Çocuklar 7 yaşına gelince yataklarını ayırın." Şimdi ise 7 yaşından da önce yataklarını ayırmak gerekmektedir. Çocuklar çok erken yaşlarda bilgi ve görgü sahibi oluyorlar. Çocuklara ayrı yataklar ayrı odalar vermeyi düşünerek ve buna hazırlıklı olarak çocuk yapmak doğru olur. Yalnız çocukların değil, bir ailenin bütün fertlerinin bir odada ve bazı kere de bir yorgan altında yatmaları, İslam'ın ahlak anlayışına taban tabana zıttır. Her birine ilkokul tahsili yaptırabileceği altı çocuk yapmak yerine yüksek tahsili yaptıracağı iki çocuk yapmalarının İslam'a daha uygun olduğu, anaya babaya öğretilmelidir. İslam'da nicelik değil, nitelik önemlidir. Küçük bir ordunun daha kalabalık bir orduyu yenebileceği, nitelikli bir müminin on kişiye karşı koyabileceği, ama niteliksiz bir kişinin ancak iki kişiye karşı çıkabileceği Kur'an'ın ikinci niceliğe, değil, niteliğe önem verdiğinin delilidir. 2 Bakara 2 249, Enfal 8, 65, 66 Şüphesiz hiçbir ana baba çocuklarının toplumda cılız, Şuna buna el açarak dolaşmalarını veya bakımsızlıktan sakat kalarak hem kendilerinin, hem diğer insanların huzurlarını, neşe ve zevklerini kaçırmayı arzu etmez. O halde çiftler bunları göz önünde bulundurarak çocuk yapmalıdır. Şüphe edilmeyen bir hususa, her insanın kendi varlığını devam ettirecek çocuk sahibi olma hakkının en doğal insanlık hakkı olduğudur. Devletler, Fertlerine bu hususta en büyük hizmeti vermek zorundadır. Devlet, fertleri sağlıklı ve yetişkin olursa güçlü olur ve diğer devletlere karşı üstünlük sağlayıp fertlerinin haklarını koruyabilir. Bunun için anne olacak kadınlara, hamile ve emzikli annelere özel kanunlar çıkararak yardımda bulunması, sağlam nesillerin yetişmesine ve neticede kendisinin güçlü bir devlet olmasına yarayacaktır. Hamile ve emzikli annelere, memureyseler, bir miktar maaş tahsis ederek memurluk hakları devam etmek şartıyla çocukları okula gidene kadar izin vermesi halinde ileri de sakatlık ve hastalığa yapacağı harcamalara gerek olmayacaktır. Bir anne ancak bir çocuğa bakabilir. İkiz çocuğu olan anneler üzerinde araştırma yapmalı ve çektikleri sıkıntıları tespit etmelidir. Bu iken, Kreşlerde bunca çocuğa nasıl hizmet götürülebilir? Kreşlerin çocuklara, hem bedeni sağlık hizmetleri, hem psikolojik davranışları, hem anne sevgisinin verdiği sıcaklığı ne derece sağladığı üzerinde durulması devletin en önemli sorunu olmalıdır. Bizce en doğrusu, kreşlerin kaldırılıp çocukların kendi öz annelerinin sıcak ve sevgi dolu kucaklarında büyütülmesini sağlamaktır. Kadınların tabii görevleri annelik ve erkeklerin tabi görevleri babalıktır. Her iki cinsin diğer sosyal görevleri, istek ve yeteneklerine bağlıdır. Bu husus en karlı milletler ve sonra da devletler çıkacaktır. Çocukların sorunlarını anne ve babaları çözecek, devlete ve hükümetlere, ancak onların çözemediği sorunlar kalacaktır. Bu aynı zamanda görev taksimidir. Çocukların kreşlere verilmesi... Görevi, o göreve en yetenekli kimsenin elinden alıp daha az yetenekli ve daha az imkan sahibi kimselere vermek değil midir? Huzur evleri de ancak kimsesi olmayanlar için düşünülmeli. Dedelerin, babaannelerin ve anneannelerin bulunduğu bir aile yuvasının kurulması düşünülmeli ve bu konunun edebiyatı yapılarak fikri aşılanmalıdır. Bu, çocukların yetiştirilmesine de yardımcı olur ve çocuklar, böylece büyük anne. Baba, ev sevgi ve sıcaklığını daha yakından hissederler. Stonyer, çocukların 10 yaşına kadar kendi evlerinde veya komşularının evinde eğitilmelerini önerir. Alvin Tofler, yaşlılarında bu eğitime katılmalarını ve böylece, çocukların büyük amne ya da büyük babalarıyla kültürel ilişkiye girmelerinin sağlanmasını öğütler. Üç, işte postmodernist eğitimin söylemeye başladıcı ve bizim insanlık noktaın nazarından ileri sürdücümüz gelecekteki mutlu milletin oluşmasının temel fikirleri böylece ortaya atılıp geliştirilmelidir. 3. Mahmut Tezcan, Postmodernizm ve Eğitim, Sosyopolitik Yaklaşım, S2, S82, Ankara 1993. Türkiye'nin kalkınma sahiyle planlaması yapmak suretiyle hızlandırılabilir. Millet, kendi öz varlığını ve dünya çapında saygınlığını kazanıp sürdürebilmek için, kuvvetli bir devlete muhtaçtır. Kuvvetli devlet, günümüzde çok nüfus sahip olmakla değil teknik ve ekonomik gelişme, eğitim ve sağlık hizmetleriyle ve ulaşım ve siyaset bakımından dışarıya bağımlı olmayan, kendi kendine yetmenin ötesinde dış düşmanlara karşı kendini savunma ve korumada başkasına muhtaç olmayan bir milletle gücünü sürdürebilir. 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin başarı ortalaması 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin başarı ortalamasının iki katının üstündedir. Bir insanın muhtaç olduğu bütün ihtiyaçlarını, yiyecek, su, yatacak yer, okul, hastane vesaire gibi hesap edip bunları katayarak ulaşılan miktarlar, acaba aynı insanların yapacağı üretimle karşılanabilecek midir? O halde ne kadar insanın ihtiyacı karşılanabilecekse o kadar çocuk yapmalı ve çoğalmalıdır. İslam dini aciz, cahil, yeteneksiz, başkasını el açan bir insan tipi yetiştirmek amacında değildir. Aksine her bakımdan ayakta durabilen, güçlü, Bilgili, onurlu, başkasına boyun emeyen, disiplinli, nezaketli, şahsiyet sahibi insanlar yetiştirmek için gelmiştir. İslam'ın amaçladığı insan tipi, hakkını başkasına yedirmeyen ve başkasının hakkını da yemeyen kişidir. İslam, hem kendi hakkını hem de başkasının hakkını koruyan kişiyi yetiştirmek amacındadır. Burada şu sorunlar göz önüne alınmalıdır. a. İnsan çocuk yapmakta hürdür. B İnsan, dünyaya getireceği çocuk sayısını, onlara sunacağı imkanlara göre ayarlamalıdır. C. Çocuk yapmakta anne sağlığına öncelik verilmelidir. D. Çocuğun sağlıklı olmasına dikkat etmelidir. E. Devlet çocuksuz ailelerin çocuk sahibi olmalarına yardımcı olmalıdır. F. Devlet muhtaç olduğu zaman, çok çocuk docurmayı teşvik eder ve gereken yardımı yapar. G. Düzenli. Sağlıklı, iyi yetiştirme imkanlarını hesaplayarak çocuk yapmak, hem dinin, hem şahsın, hem milletin, hem de devletin yararın olduğu inkar edilemez. İçtihat, içtihat, sözlükte ciddi çalışma, güç ve zor işlerde gayret ederek çalışma anlamlarına gelir. Bu anlam işlerin her türlüsünü içerir. Ders çalışma, ilim yapma, ilimde araştırma, sanat ticaret gibi, İslam hukuk felsefesinde ise, herhangi bir olaya, soruna Kur'an ve hadis ışığı altında çözüm getiren bir hüküm, bir fikir ileri sürmektir, bu şahsa akıl yürütmeden başka bir şey değildir, felsefe de olsun, ilimde olsun akıl yürütmenin dayandığı bir takım esas ve ilkeler olduğu gibi, dini bir hüküm ve çözümün de temel din kitaba Kur'an'ın ışığında ileri sürülmesi doğru olur, İçtihadın Kur'an'ın ışığında ve onun ruhuna uygan olmasının iki manası düşünülebilir. A, Kur'an'da lafı ifade edilen, bir hüküm ve ilke bulunur. Böyle bir ifade, söz temel olmak üzere iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi, sadece dildeki kelimelerin, ifade ettiği sözlük anlamıdır. Bu en alt seviyedeki bir anlayıştır. Buna saplanıp kalmak Kur'an'ın evrensel gayesine ve ruhuna aykırı düşer. Bu anlayış, özel bir çalışma gerektirmediği için içtihat sayılmaz. İkinci anlayış, Kur'an'daki mevcut ifadeyi ve söz onun söyleniş amacına, Kur'an'ın evrensel gayesine ve ruhuna göre anlamaktır. İslam'ı evrensel yapan, her zaman ve durumda geçerli bir din olmasını sağlayan bu anlayıştır. Burada önemli olan husus, zaman ve durumların değişmesine göre bu evrensel anlayışın da değişebilir olmasıdır. Bu anlayış içtihat sayılır. b. Herhangi bir olay ve sorunun çözümü hususunda Kur'an'da bir ifade ve söz bulunmadığı zaman, aklın Kur'an'ın evrensel amacına ve ruhuna aykırı düşmeyecek şekilde getireceği herhangi bir çözüm de, Kur'an'ın desteklediği bir çözüm olarak kabul edilecektir. Kur'an değinmediği meselelerin çözümünü insanın kendisine bırakmıştır. İşte içtihat iki kaynağa dayanır, bunlardan biri, Kur'an'dır. Ancak şunu iyice vurgulamak gerekir ki, Kur'an'ın ifadesini sözlük seviyesinde anlamak içtihat sayılmaz. Çünkü o tür anlayışta bir güç sarf etme ve zahmet çekme, aklı zorlama yoktur. Herkesin anladığı mana sözlük manası olup, bunda yeni bir emek ve anlayış olmadığı için içtihat değildir. Yukarıda dediğimiz gibi, ancak Kur'an'ı gayesine ve evrensel ruhuna göre anlamak ve anlamaya çalışmak içtihattır. O halde içtihadın birinci kaynağı Kur'an'ı bu şekilde anlamaktır. Buna göre Mecellenin mevrid nasıl içtihada mesa yoktur şeklindeki 14. kaidesi yanlıştır. da içtihat edilir. Bu, Kur'an'ı kendi gayesine göre akıl yürüterek anlamaktır. İçtihadın ikinci kaynağı akıldır. Kur'an'da olmayan şeyler hakkında akıl, kendi gücünü kullanarak akıl yürütür ve içtihat eder bunda akıl serbesttir, şunu söylemeye gerek yoktur, akıl, serbesttir diye ulu orta, hiçbir esas ve ölçüye dayanmadan hükmedecek ve fikirleri sürecek değildir, aklın böyle yapması zaten onun tabiatına ve özüne aykırı düşer, akıl içtihadın iki kaynağını kullanırken şunu dikkate alır, buna dikkat edilmeli, çünkü çok iyi bir kuraldır, akıl, Kur'an'ı esas kaynak aldığı zaman, Akıl kendi ilkelerini kullanır. Akıl, kendisini asıl kaynak aldığı zaman, Kur'an'ın evrensel ilkelerini kullanır. Akıldan kastettiğim, akıl ilkeleri, ilim verileri, kültür ilkeleri ve bunlar üzerinde yoğunlaşılarak çözümü yapılacak olay ve sorunun kendisidir. Onu da çok iyi bilmek gerekmektedir. Kur'an'ın bütün hükümlerinin şartları ve sebepleri vardır. Bu şartlar ve sebepler bulunduğu takdirde o hükümler geçerli olur, bulunmadığı takdirde o hükümlerden de söz edilemez. Sebepleri ve şartları bulunan hükümler dogmatik olmadıkları için değişmez de değildir. Bu hükümleri Allah'ın koymuş olması, başkalarının anladığı anlamda teokratik olmalarını gerektirmez. İnsanların koydukları bir takım insan hakları ilkeleri de değişmezdir. Bazı ilkelerin değişmezliği, Onların eksik ve yanlış olduğu veya insanların zararını oldukları gibi bir sonucu hiçbir zaman doğurmaz. Bugün İslam dünyasında içtihat hakkında üç temel görüş tespit etmek mümkündür. a. Hiç içtihat etmeye gerek yoktur. Fakihler, kıyamete kadar çıkacak tüm sorunların çözümünü ortaya koymuşlardır. Şimdikilere yalnız onları anlayıp uygulamak düşer. b. Fakihlerin yaptıkları içtihatlar ve çıkardıkları hükümler geçerlidir, uygulanırlar. Fakihlerin ve müçtehitlerin değinmedikleri ve haklarında hiçbir hüküm vermedikleri olay ve sorunlar için yeni içtihatlar yapılabilir. C. İçtihat ilzam edici olmadığına, yani içtihadın başkası tarafından kabul edilmesi gerekmediğine göre fakihlerin ve müçtehitlerin içtihatları ne bizine de başkasını bağlar. Bundan dolayı fakih ve müçtehitlerin yaptıkları içtihatlara bağımlı kalmadan, içtihat ettikleri hükümler üzerinde içtihat etmek doğrudur ve onların içtihatlarına ters bir içtihatta bulunmak da meşrudur. Elbette yine sorunlar üzerinde içtihat yapmak, kaçınılmazdır ve İslam'ın hayat kaynağı ve felsefesidir. Her asırda ve dönemde bütün İslam dünyasını var edebilecek, yaşatabilecek bu, c. Bendindeki düşünceyi savunan alimlerin görüşlerinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi üzerinde fikir birliğiyle çalışmak şarttır. Ben de buna çalışıyorum ve örnekler veriyorum. Bir fikrim daha var, yapılacak yeni içtihatlarda eski fakih ve müçtehitlerin usul ve ilkeleri yeniden gözden geçirilerek onlara bağımlı kalınmayacak şekilde hareket etmek ve düşünmek de temel yöntem olmalıdır yeni usul ve ilkeler ortaya koyma zorunluluğunu kabul etmek çıkışın ilk adımı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okuma ve kutsiyet, dünya durdukça beşerin elinden düşmemesi gereken ve her zaman ona rehberlik edecek olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Gerçekten onun adı bile okumak olan kıraat kelimesinden gelmektedir ve bu adı onun için çok isabetli olmuştur. Kur'an, okuma, reading, demektir. Demek ki, her zaman ve her halükarda okunması gerekir ve okunmaya dâlıyıktır. Kur'an-ı Kerim, insanın okuyarak istifade etmesi ve zaman zaman hatırlaması gereken ilkeleri, öğüt ve tavsiyeleri, insana yol gösterecek hükümleri ihtiva etmektedir. İnsan iki şeye kutsallık atfetmektedir. Bunlardan biri maddi, diğeri manevidir. Bu iki varlık sahasından kutsal ve mukaddes olarak seçtiği ve kabul, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt, Eks ve Ankara 1985. Ettiği şeylerin haiz olmaları gereken vasıf ve nitelikler bulunmaktadır. Temizlik, maddi şeylerin mukaddes sayılabilmeleri için şu iki vasfı taşımaları ve onların zıdı iki vasıftan da uzak durmaları gerekmektedir. Bu vasıflardan biri temiz olmak, pis ve kirli olmamaktır. Temiz bir elbiseye insan daha çok itina eder, kirlenmesin, tozlanmasın, lekelenmesin diye titizlik gösterir. Oysa kirli, yağlı, lekeli bir elbiseye bu itineyi göstermez. İşte böyle bir davranış, temiz olana bir üstünlük vermektedir. İnsan, temiz bir şeyi, temiz elleriyle tutar ve temiz bir yere koyar. İnsanın eli temiz değilken, temiz olan bir şeyi tutmaz veya ona dokunmaz. Ama kirli elbiseye dokunmaktan, onu alıp kirli yerlere atmaktan çekilmediği gibi, onu temiz yere de koymaz ki başka şeyleri ve yeri kirletmesin. Diğer vası faydalı olmaktır. İnsan faydalı olan şeye önem verir, onu korur, ona itine gösterir, zararlı şeyden kaçar, onun yok olmasına, izale edilmesine çalışır. Mesela, ekmek insanın faydasına olan bir maddedir. Onu çok iyi korur. Zehir ise zarardır. Onu ortadan kaldırmaya çalışır ve hiçbir zaman onu ekmeğin yanına yaklaştırmaz. İçki, sigarada zararlı şeylerdir. Kutsallık, temizlik ve faydalı olma vasıfları, insana bir şeye önem verme, onu koruma ve saklama duygusu verir. Kişi böylece, bu vasıflara haiz şeylere yabancıların ve karşı unsurların karışmasına karşı çıkar ve onlara diğerlerinden farklı muamele eder. Bunlara insanın gösterdiği bu titizlik ve saygı, bir tür kutsallık vermektir. Arapçada Kudüs, Kudüs kelimeleri manevi, ilahi temizlik anlamına gelir, bir maddi şeylere karşı duyulan bu müsbet ilgi, Dini bir terimle ifade edilmek istendiğinde, mukaddes deniyor ve ona böylece bir üstünlük verilmiş oluyor. Manevi varlıkların kutsiyeti de iki vasıftan neşet ediyor, bunlardan biri, tam ve mükemmel olmak, bunun zıdı eksik ve noksan olmamak, diğeri faydalı olmak ve bunun zıddı zararlı olmamaktır. Bir şey ne kadar tam ve mükemmel olursa, o kadar iyi olur, hürmet ve saygı görür. Burada manevi kutsiyet ile maddi temizlik, kutsiyet, arasında şöyle bir terim farkı ortaya çıkıyor. Maddi saf ve temiz olan bir şey için itine edilir ve titizlik gösterilir kelimeleri kullanıldığı halde, manevi sahada mükemmel ve kutsal olan bir şey için hürmet etmek ve saygı göstermek terimleri kullanılır. Bunların hepsi bir arada mütalaa edileceği zaman, kutsal ve kutsiyet kelimesiyle anlatılır. Burada kutsal kelimesi manevi sahada mükemmelliğin, tam ve yetkin olmanın dini terimidir. Manevi sahada mükemmellik ve yetkinlik en üstün ve son derecesini Allah da bulur. Bunun için en kutsal varlık kodur. O, her türlü eksik ve noksandan uzaktır. Bütün mükemmellik ve yetkinlikler Allah'ta, bir Türkçe'de kutsal kuttan türetilmektedir. Mutluluk anlamına gelir. Beka, Kuz, Müfredat Ragıbis Fihani Toplanır ve onun kutsallığını pekiştirir. Bunun neticesi olarak da eksiklik ve noksanlardan hiçbiri ona yakın olmaz. Bunun için, herhangi bir varlık Yüce Allah'a ne kadar yakın olursa, o derece ondan mükemmellik alır. Böylece o da kutsiliğe yaklaşır. Manevi kavramını açıklamak gerekmektedir. Bunun iki türlü anlaşılması mümkündür. Birincisi, izafi ve nisbidir, mana ile ilgilidir mana insanın zihninde mevcuttur, bir şeyin zihinde varlığı demek, zihin varsa o da vardır, demektir, zihin onu algıladıcı zaman var olur, algılamadığı zaman da yok olur, buna göre mananın varlığı izafi ve başkasına bağlı oluyor, bu durum zihinden zihne de değişebilir, her zihnin anladığı mana aynı olabileceği gibi, farklı da olabilir, zihindeki bu mananın insan üzerinde etkisi vardır, İnsan zihninde düşündüğü şeyin tesirinde kalır, hareketlerine ona göre yön verir. Zihindeki bu mana, doğru olduğu gibi yanlış da olabilir ve yine insanın hareketine tesir eder. Bunun için insan var olduğundan beri zihnindeki yanlış doğru mücadelesi sürüp gitmektedir. Yüce Allah insana yardımcı olmak üzere peygamberler göndermiş, akıl vermiştir. Ancak insan yine de yanlışlardan kurtulamamıştır. İnsanın yanlış düşünceleri onu yanlış işler yapmaya sevk etmektedir. İnsanın hür iradesine bağlı işlerinde zihninin tesiri bulunmaktadır. Şunu vurgulamak gerekmektedir. Bu anlamda manevi kavramlar ve yze varlık verilen şeyler, hayalet, hayal, serap gibi insana hareket verir ve işlerine tesir eder, onda bir davranış meydana getirir. Ama maddi bir şey var edemez. Mesela bir elma var edip insanın karnını doyurmaz, bir ağaç ve bir taş var edip ortaya koyamaz, ona metni bir varlık veremez. İnsan önce zihninde bir şeyin varlığını kabul ediyor ve sonra da ona uyuyor. Dışarıdaki bir şeyin, bir varlığın değil, zihninde tasarladığı nesnenin etkisinde kalıyor. Böylece insan gerçekte var olmayan şeylerin tesirinde kalabiliyor. Manevi kavramının ikinci manası bir şeyin maddi olmamasıdır. Burada varlık iki kısmı ayrılıyor. Bu kısımlardan birine madde, öbürüne antimadde denebilir. Maddeden, beş duyu ile varlığı algılanan varlıklar kastedilir. Beş duyu ile algılanmayan varlıklar için bir kavram bulunmadığı için ona antimadde, maddi olmayan, deniyor. Fakat eskiden maddi olmayan varlıklara ruhi varlıklar denirdi. Bunlar, beş duyu ile algılanamayan, fakat var oldukları bilinen, kabul edilen, var olduklarından şüphe edilmeyen varlıklardır. Bu ruhane varlıklar, varoluşlarında herhangi bir şeye tabi ve bağımlı olmayıp müstakilen, serbestçe bulunan varlıklardır. Kendi kendilerine durabilir, varoluşlarında başka bir varlığa dayanmazlar. Bunu madde varlıklardan misal vererek anlatalım, mesela iskelet olmazsa insan vücudu bir et yığınından ibaret kalır, İnsanın bu görünen şekli varlığı teşekkül etmez. Aynı şekilde direği olmazsa, bir çadırda yerde yatan bir bez parçasından başka bir şey sayılmaz. O halde çadırın çadır olabilmesi, direğinin olmasına bağlıdır. Çadırın varlığı direğe dayanır. Ama direğin, direk olması için çadır bezine ihtiyacı yoktur. Nerede olursa olsun o yine direktir. O halde direk kendi kendisine vardır. Ayakta durmaktadır. Bunun gibi ruhani varlıklarda müstakilen vardır. Ruhum kendisi, akıl ve melek bunlardandır. Bunlar maddeye tesir eder ve maddede bulunabilirler. Ruh ve aklın bulunması insana tesir eder ve yön verir. Bunlara inanılsın veya inanılmasın, tesirlerini gösterirler. Sadece zihinde var olduğu kabul edilen hayaller de ancak onları hayal eden kimseye tesir eder, başkasına tesir etmez. Madde olmayan Maddede bulunamayan ve beş duyu ile algılanmayan Yüce Allah'ın varlığı akıl ile bilinir ve öğrenilir. Onun varlığı diğer bütün varlıklardan ayrılır. O, ister ruhani olsun, ister madde olsun, bütün varlıklara tesir eder. Önce onları yoktan var eder. Sonra onlara çeşitli özellikler verir ve bu özelliklerini istediği zaman değiştirir. Ama bunları bir nizam ve düzen içinde yapar onun düzeninde bozulma ve şaşma olmaz kendisi, yaratan ve yoktan var eden diğer varlıklar ise yaratılmış varlıklar oldukları ve hepsine varlıklarını ve özelliklerini en iyi şekilde Allah verdiği için en mükemmel varlık kendisidir diğer varlıklar, ona yaklaştıkça kemil sıfatına sahip olur ve ondan kutsiyet alırlar burada kutsallık kavramını temellendirmek için şöyle söyleyebiliriz Varlık bir kemal ve olgunluktur. Yokluk ise hiçliktir, bir değer taşımaz. Kap karanlıktır, onda hiçbir şey gözükmez ve bunun için bir ağırlığı, etkisi ve tesiri olmaz. Herhangi bir şeyin değer taşıması için ilk kademe olarak onun var olması gerekir. Varlık ortaya çıkan, görünen, kavranan ve algılanan şeydir. Çünkü karanlık değil aydınlıktır. Bunun en üst ve en mükemmel derecesi varlığın kendisinin zorunlu ve ayrılmaz vasfı olan varlıktır, onda varlık, sadece en üst derecesini bulmakla kalmamış, o bütün mükemmellik sıfatlarını da kendisinde toplamıştır, böyle bir varlık, en kutsal varlıktır, kutsalın manası, eksikliklerden uzak olmaktır, onda eksik olan hiçbir şey yoktur, aksine eksik olan şeyler, eksikliklerini ondan tamamlarlar, bütün varlıklar, ona yaklaştıkça ondan kutsiyet ve kemallik, yetkinlik, elde ederler. Ona mensup olmak ve ona izafe edilmek de bir kutsiyet ifade eder. İnsanlar kendilerini eksik gördükleri hususlarda, kendilerinden daha mükemmel ve kamil olandan istifade ederler. Bu, insanoğlunun tabii bir temayülü ve akli muhakemesi sonucunda vardığı bir kanaattir. Alimden ilim öğrenmek, sanatkardan sanat almak, ahlaklıdan davranış elde etmek, daha dindardan dağılmak gibi şeyler, insanın kendisini yetiştirmek, olgunluğa ve kemale ulaşmak için başvurduğu hareketlerdir. Buradan hareket ederek insanoğlu, kutsala mensup olan varlıklara da kutsallık atfederek ona da saygı göstermeye, itaat etmeye ve böylece hakiki ve en yüksek kutsal varlık ile temasa geçmeyi amaçlar. Kendi kusurlarını onun vasıtasıyla affettirmeye çalışır. Bu suretle araya birçok vasıtalar koyar. Bu vasıtalara inancına göre gerektiği gibi saygı gösterdiği ve itaat ettiği takdirde, en kutsal varlık, Allah, tarafından onlar vasıtasıyla affedileceğini umar. İnsanlık, tarihi bu gibi tutum ve davranışların hikaye ve efsaneleriyle dolup taşmaktadır. İnsanoğlunun, Tarih boyunca Allah ile kendi arasında koymuş olduğu aracılar iki grupta toplanabilir. Birinci grupta canlı varlıklar, insanların kendi içinden veli saydıkları, Allah'la dostluk ilişkileri olduğuna inandıkları insanlar vardır. Diğer grupta ise cansız varlıklar sayılabilir. Türbeler, türbelerde yatanlar ve diğer madde varlıklar, putlar bu gruba girer. Oysa İslam dini, İnsanı bu gibi aracılardan kurtarmak gayesiyle gelmiş, insan ile Allah arasında her türlü vasıtayı kaldırmak amacını gütmüştür. Bu amaç ağla yürürlükte ve devam etmektedir. Buna rağmen İslam dünyasının, ikinci putperestlik ve modern cahiliye çağını yaşamakta olduğu müşahede edilmektedir. Bunun iki şekilde anlaşılacağı ileri sürülmektedir. Biri, Allah'tan bir şey talep ederken başka bir varlığın, türbenin, Yerin, şahsın, yanında ve onun vasıtasıyla istemektir. Halbuki, doğrudan Allah'tan dilemek ve vasıtasız ona dua etmek ve yalvarmak gerekir. İkincisi de başkasının sözüne, Allah'ın sözünden daha çok önem vermektir. Bunun izahı Kur'an-ı Kerim'de yazanlara değil başka bir insanın sözüne uyma şeklinde yapılıyor. Böylece Kur'an-ı Kerim'i geriye atmış oluyor. Kur'an'ın cildine önem verip hürmet etse bile, manasına uymayı önemsememektedir. İnsan, yalnız din ve ruh bakımından değil, bu aracılar vasıtasıyla maddi bakımdan da istismar edilmektedir ve Allah'tan uzak kalmaktadır. Saygı, Müslümanların türbelere, kahinlere, Şeyhlere gösterdikleri ibadet derecesinde saygı ve bazı kere de ibadet sayılabilecek itaati şimdilik bir kenara bırakarak Kur'an-ı Kerim'e olan saygıya temas etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e saygı iki yönden gereklidir. Biri, kitaptır. Her türlü kitaba saygı gösterilmesi gerektiği için Kur'an'a da kitap olması yönünden saygı gösterilmelidir. Kitap ilim ihtiva eder. İlim, İnsanın elde etmesi gereken ve sadece insana has olan, en faziletli niteliktir. İnsan ilmiyle Allah'ın halifesi olmaya hak kazanmıştır. Çünkü Yüce Allah, Adem'in halifesi olmaya layık olduğunu, meleklere, O'nun ilim sahibi olduğunu göstermek suretiyle anlatmıştır. Kitaba hürmet, O'nun korunması ve yıpratılmaması, her zaman okunabilecek şekilde muhafaza edilmesidir. Kitaba cahillerin yaptığı gibi, mobilya veya süs eşyasına hürmet eder gibi hürmet etmek, elbette gerçek bir saygı değil, sahte ve aldatıcı, belki de onun okunup anlaşılmasını engelleyen türden bir hürmettir. O halde kitaba en yaraşır saygı onu okumak, öğrenmek ve başkalarını öğretmektir. Böyle bir saygıya en ayk olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a hürmet etmenin ikinci türü onun Yüce Allah'ın olması ile ilgilidir. Kur'an, Yüce Allah'ın insanoğluna en son mesajıdır ve hezeh, peygamberden alındığı gibi hiçbir noktası değişmeden bize kadar intikal etmiştir. Onun yazıldığı kemik, ağaç, deri ve kağıtları itina göstermek, bir harfinin bile. Silinmemesine ve kirlenmemesine dikkat etmek kitap sevenlerin ve özellikle Müslümanların üzerinde durması gereken bir husustur. Türklerin, Kur'an-ı Kerim'in şekline ve kağıdına gösterdiği hürmetin Müslüman Araplar tarafından gösterilmemesi, Hacca ve Arap memleketlerine giden Türk acılar tarafından şikayet konusu edilmektedir. Ben de şahsen Araplar arasında uzun zaman bulundum fakat şikayet edilecek bir husus olduğunu hatırlamıyorum. Biz, Kur'an-ı Kerim'in kalıbına, kılıfına ve kapağına gösterdiğimiz hürmeti, onu anlamaya da göstersek, kanaatimce yalnız iyi Müslüman olmakla kalmaz, Müslümanların de olurduk. Müslüman olmak birinci derecede bir şeref ve Müslümanların önderi olmak da ikinci derecede yüce bir şereftir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de mutlu Müslümanların, iyi müminlerin, Öndere olmaya teşvik ediyor ve kendisinden böyle bir istekte bulunmayı emrediyor. 2. İnsanoğlunun iki özelliği vardır. Birincisi de eve emeline kolay ulaşmak, ikincisi de, bir hususta tatmin olduğu ve doyuma ulaştığı zaman o hususta her şeyi yapmış olduğuna kanaat getirmektir. Kur'an ile ilgili olarak bu iki hususa bir göz atalım. Kur'an'ı okuyup anlamak zordur. Oysa onu düşünmeden sadece papağan gibi okuyup geçmek daha kolaydır. Onun için, Kur'an hep ölüler için okunmaya başlamış ve ölüler için sevap kaynağı olmuştur. Ölüler için okunduğu zaman sevap olmadığını düşünen ve söyleyenler neredeyse taşlanacaktır. Burada 2, 2 Furkan 25 74. Grup insan yardımlaşmakta ve sevap kazanmaksızın Kur'an okumakta birbirine destek olmaktadır. Birinci grup, ölüler için Kur'an okuyup para kazananlar, diğer grup ise kendi ölüleri için Kur'an okutanlardır. Birinci gruptakiler para kazanmayı düşünüyor, ikinci gruptakiler de dini bakımdan tatmin olmayı, ölüsüne karşı dini bir görevi yerine getirmeyi hesap ediyor. Bunu yaptığı zaman ölüsüne olan borcunu ödediğini ve ölüsünün o sayede öteki dünyada rahat edeceğini sanıyor. Aslında böyle olup olmadığını, gerçek din alimlerinden, din görevlisi ve din adamı değil, sorup öğrenmiyor, parasının boşa gidip gitmediğini hiç düşünmüyor. Nasıl ki sarhoş bir adam garsonun getirdiği hesaba bakmadan faturayı ödüyorsa, bu insanlar da ölümün verdiği üzüntüyü böyle bir hatimle geçiştiriyor. Gerekli şartları haiz olmayan bir okumanın sevabı olmaz. Bu durumun toplumumuza ve milletimize verdiği en büyük zarar, Kur'an'ın anlaşılmasına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırması ve insanların böyle yapmakla kendilerini dini bakımdan tatmin etmiş olmalarıdır. Bu batıl geleneğin yıkılıp Kur'an'ın anlaşılmak üzere, diriler için okunmaya başlanması milletimize yeni ve modern bir ruh ve atılım gücü verecektir. O ahiret için değil, dünya için insanın hareket ve davranışlarına yön vermek ve insana doğruyu aramakta yöntem göstermek için gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in şekline, kabına, kılıfına, kapağına ve maddesine hürmet ederek onu kutsal saymakta o kadar ileri gidilmiştir ki, bu hürmet onun manasına, itaati ve Allah'a olan tazimi, saygıyı, neredeyse gölgede bırakmıştır. Dinin en kesin emir ve yasaklarına hiç sayan, namaz kılmayan, Oruç tutmayan, içki içen ve bunun gibi emir ve nehileri umursamayan bir kimsenin, Kur'an'a dokunmadığını, abdestsiz onu eline almaktan korktuğunu, alırsa Kur'an'ın kendisini çarpacağını söyleyerek kendince Kur'an'a hürmet ettiğini, çarpmasından korkmakla da ona ilahi bir kudret verdiğini, bu vasıta ile de Allah'a inandığını vurgulamak istediğini görmek ne kadar acı ve ne kadar yanlış yolda olduğumuzun açık delilidir. Çünkü bu davranışın da onu onaylıyor ve yanıldığını söyleyemiyoruz veya söylemiyoruz. Çünkü, ya bilmiyoruz veya işimize gelmiyor. Kur'an'ın kabına, kapağına ve yazısına kutsallık atfedenler ile Kur'an'ın Kur'an oluşunu onun ihtiva ettiği manaya verenler arasındaki şu önemli fark, tarihten bu yana Müslümanları tesir altında bırakmıştır. Kabına ve kağıdına önem verenler, Kur'an'a belli şartlarla dokunulabileceğini ve o şartları haiz olmayanların ona dokunmalarının günah olacağını ileri sürerler. Manasına önem verenler ise, böyle bir takım şartlar ileri sürülmesinin Kur'an'ın her zaman okunmasına mani teşkil edeceğini savunurlar. Yukarıda anlatıldığı gibi manasına aldırış etmeyen bir kimse birinci gruptakilerin tesirinde kalmıştır. Halbuki bu kimse ikincilerin fikrine oysa veya hangi şartta olursa olsun Kur'an'ı alıp okusa, şüphe etmemek gerekir ki, Kur'an'ın emirlerine ve nehilerine önem vermeye başlayacaktır. Çünkü Kur'an, kendisinin okunması için tek bir şart koymuştur. O da ön yargılı olmamaktır. Kur'an okumak için başka şart konulmamıştır. Kur'an'ın kendisini okuyarak insanların doğru yolu bulacaklarını açıkça anlatması buna delil teşkil eder. Aksi takdirde Kur'an'ın davası ve açık ifadesi inkar edilmiş olur. Bütün arzum ve dileğim, ömrümü uğruna vakfettiğim İslam'a aç olanları doyurmak ve manaya susamışların susuzluğunu gidermeye çalışmaktır. Rabbimden daha çok güç ve derin anlayış vermesini dilerim. Kur'an'ın okunması Şimdi Kur'an okumak için çeşitli şartlar ileri sürenlerin söz ve delillerini ele alıp sonra da şart ileri sürmeyenlerin söz ve delillerini inceleyeceğiz. Fıkıh. Kur'an-ı Kerim'in okunması ile ilgili şartlara fıkıh kitapları abdest bahislerinde temas etmektedirler. Bu hususta ileri sürdükleri fikirler şöyledir. A. Ebu Cafer Ahmed ve Muhammed Tahavi, Hanefi, ö. 321 H, 933 M. Cünüp olanlar ve hayızlı, aybaşılı, kadınlar tam bir ayeti okuyamaz. Temiz olmadıkça musafa eliyle taşıyamaz. Temiz değilken, ancak kapağı ile taşıyabilir demektedir. Üç hanefi imam ve müçtehitlerinden sayılan Ebu Cafer'in bu sözlerinde iki noktaya dikkati çekmek istiyoruz. Birincisi, cünüp ve hayız olan ifadelerini kullanması. Üç muhtasar ıta tahavi, 18, Mısır. 1370'e, Diğeri de temiz, tahir olan deyip abdestli ifadesini kullanmamış olmasıdır. Buna göre temiz olmaktan anlaşılan cünüp ve hayızlı olmamaktır. B. Hanefi fakih Ebu Bekir Mergini 593e 1196'me meşhur el-iday adlı fıkıh kitabında ay başlılı ve yeni doğum yapmış kadın ve cünüp olan kimsenin Kur'an okuması caiz değildir 4 demektedir. Delili heze. Peygamberin şu sözüdür, Hayızlı ve cünüp olanlar Kur'an'dan bir şey okuyamaz. 5. Bu söz, İmam Malik'in hayızlı kadının Kur'an okumasına cevaz vermesini men eder ve İmam Tahavi'nin, tam bir ayet olmayacak kadar Kur'an okumanın caiz olduğu iddiasını da reddeder. Burada şunu müşahede ediyoruz, İslamiyet'in gelişinden 3 asra yakın bir süre sonra el sahibi, Meseleyi biraz daha zorlaştırmakta ve Kur'an okumanın gerektirdiği şartlarda daha sert ve zorlaştırıcı bir tutuma girmektedir. Bunun için ilk müçtehitlerin sözlerini, Kur'an'a, hadise ve onların geniş müsamahasına yakın bulmaktayız. İslam dini, onların geniş görüşleri sayesinde süratle yayılmıştır. Bugün Kur'an ve hadisin geniş müsamahasına daha çok muhtacız. el hidayenin tafsilatlı hükümlerini takip edelim. 1. Abdestsiz kimse muhdis Kur'an'ı ancak askısı ile tutabilir. Bu hükmün delili heze. Peygamberin şu sözüdür. Kur'an'a sadece temiz, tahir olan dokunabilir. 6. 4. Ebü Bekir Mergini, El-Dâye, 119, Mısır, 1326 H. 5. Bu hadis sahih değildir. Bekâ, Hayatay, Kur'an'a göre araştırmaları ve 200 Atay Yayınları, Ankara, 2014, 6 Bu Bekir Merginani, Eli Dayı, 119, Mısır 1326-2, Elbisenin yeniyle Kur'an tutmak mekruhtur. Çünkü yende insanın eline tabidir ve onun hükmünü alır. Şeriat kitaplarına göre, ancak şeriat ehli Kur'an'ı abdestsiz tutabilir. Çünkü onların yenleriyle kitaplarını tutmalarına zaruretten dolayı ruhsat verilir. Çocuklara da, abdestsiz oldukları halde musaf verilebilir. Zira onların abdestsiz Kur'an'ı tutmaları yasaklanmış olsa, Kur'an'ı ezberleyemeyeceklerdir. Kur'an okumak için abdest almaları zordur ve bu zorluktan dolayı abdest alma mecburiyeti onlardan kaldırılmıştır. 7. Bu izahta iki şey göze çarpmaktadır. Birincisi, El ile Kur'an'ın cildi arasında temiz bir kumaş dahi olsa Kur'an'ın abdestsizken tutulamayacağıdır. Oysa, bu kadar zorlamaya, Müslümanları sıkıntıya sokmaya hakları yoktur. Bu, saçma tahlilene hacet var. Ebu Hanife bunları söylemediği halde onun namına kendileri söylediler. ile tabidir. El ile yen arasındaki farkı kavramak basit değil midir? El canlıdır hücreleri cansız olan kumaşın liflerinden ayrıdır. Canlı ile cansız varlıklar arasında fark olduğunu bilmez değillerdir. O halde yenileyel arasında kurulan bu eşitliğin bir delili yoktur. Aralarında hiçbir münasebet yokken onu eşit hükme tabi kılmak onların ilmi zihniyetlerinin yanlışlığını ortaya koyar. Halbuki buna cevaz vermeleri, kendi esaslarına daha uygun görülmektedir. İkincisi Kur'an'ın abdestsiz kimseler tarafından tutulmasını yasaklamanın doğru olmadığını sonradan anlamış ve çocuklar ile tefsir ve hadis okuyanlar, 7. El-İdayı, 1.19. Sık sık ve daima okumak mecburiyetinde olduklarından, onların Kur'an'ı abdestsiz tutmalarına izin verilmiştir. O halde, geriye kalan Müslümanları zora sokmanın, Serbestçe ve işleri güçleri arasında fırsat buldukça Kur'an okumaktan menetmenin manası var mıdır? Bu, Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmak, dinin ana kitabına yaklaştırmamak ve diğer dinlerin lehine çalışmak sayılmaz mı? Bunun farkında değillerdi, diye sudan bir mazeret gösterilebilir mi? 3. Kemal B. Umam 681h, 1282m, El-Hidaye Şerhinde şöyle diyor, Ebu Hanife deni BN Sema'nın rivayetine göre bir ayetten az olan kısım Kur'an sayılmaz. Bunun için bir ayetten az okuyanın namazı caiz olmaz. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun 8 ayeti heze. Peygamberin cünüp olanlar Kur'an okuyamaz sözü bunun delili sayılır. O halde hayızlı ve cünüp olan bir kimsenin bir ayetten az miktarda Kur'an okuması yasak olmaz. Kadın öğretmen hayızlıysa Kur'an'ı kelime kelime öğretmeye devam eder. 9. İbenne umam, tahviye haklı çıkarmakta ve buna Ebu Hanife'ye ait bir rivayete dayandırmaktadır. Burada önemli olan husus, ayetin yarısı önce, öbür yarısı sonra okunursa, bir seferde bir ayetten az okunacağı için cünük ve hayızlıyken Kur'an okumak caiz olur, demektir. Aslında bu, Dolaylı yoldan Kur'an'ın cünüp olarak okunmasına cevaz vermek sayılır. Çünkü her zaman ve her kitap kelime kelime okunur. Hepsi birden okunmaz. O halde, buna göre, 8 Müzzemmil 73-20. 9 Kemalettin B. Muhammed be Umam, Fetu 1 Kadir 1-116 Kur'an'ın her halükarda okunması caiz olur. Bunları, böyle zorlamaya sevk eden birkaç hadisi ileride açıklayacağız. Demek Kur'an'ın okunması için ileri sürülen cünüp ve hayızlı olmama şartı Kur'an'ın felsefesine ve manasına aykırı düşmektedir. Bunu kimlerin söylediğini anlatacağız. 4. Cünüp ve abdestsizken bir ayetten az bir kısmın okunmasına da cevaz vermeyen rivayetler vardır. Kur'an'ın ve özellikle Fatiha'nın Kur'an niyetiyle okunmasına cevaz verilmezken dua ve methetmek kastı ile okunmasına açıkça cevaz verilmektedir. 10. Şimdi burada nasıl bir mantık rol oynamıştır, anlaşılması güçtür, sonraki ilim adamlarının kendileri bir bir problemler ortaya çıkarmış, sonra da saçma ve beceriksizce çözümler ileri sürmüşlerdir. Fatiha'nın Kur'an olarak okunması ile medih ve dua olarak okunması arasında okuma bakımından ne fark vardır? Medih olarak okunduğu zaman nasıl düşünülmeyecek mi? Düşünülmeyecek olursa, Manasız bir medih ve dua sayılmaz mı? Kur'an olarak okuması halinde manasını anlamak hesaba katılmayacak mı? Yoksa manası anlaşılacak diye mi okuması yasaklanıyor? Kur'anı ı cünüpken medih ve dua gayesiyle okumakça ise, o halde kişi dua ve medih kast ederek, 10. Fethullah Kadir, 1. 11. Ekmelübdin Muhammed ve Mahmut. 786-E, El-Hidayenin Şerhi El-İnayede ile okumaya cevaz verenin Ebu Hanife olduğunu Halvaniden naklediyor, Hinduani, Ebu Hanife'nin bu sözünü kabul etmediğini de zikrediyor, Fethullah Kadir kenarı 1, 116-Başkalarının da bunların dediklerinin hiçbirini kabul etmeme hakkı vardır, başkaları onların sözlerinden herhangi birini kabul etmek mecburiyetinde değildir. Okul ve böylece okuması da caiz olur. Görülüyor ki, önce delilsiz bir şekilde yasaklama, sonra bu yasağı dolaylı yoldan hükümsüz bırakma çalışmalarına, Müslümanların zihnini karıştırma özellikle düşünme imkanı olmayanların ve Kur'an'ın okunmasına mani olma nazarıyla bakılabilir. 5- el sahibi Merginani, kendisine göre buradaki yasa şöyle delil gösteriyor, abdestsizlik. Abdest bozma ve cünüplük, ele girmiş, yerleşmiş, hulul etmiş, olduğu için, el ile tutma hükmünde birleşmişlerdir. Cünüplük ağıza girmiş, sirayet etmiş, abdestsizlik, abdest bozma, ağza girmediği, hulul etmediği, için Kur'an okumak, abdestsiz olana caiz olup, cünüp olana caiz görülmeyerek, aradaki hüküm farklı olmuştur, 12. Kemal Bey Umam şöyle bir ilave yapıyor, cünüplük, cünüp olmakla pis olmak, göze girmediği için gözle Kur'an'a bakmakça izdir, gözü yıkamak farz değildir, ancak içinde zikir, Allah'ı zikir, bulunan bir şeyi tutma konusuna gelince, alimlerin çocuğunluğu bunu serbest bıraktığı halde, bazıları onu da mekruh gördüler ve iyi saymadılar, 13. Merginaninin cünüplüğünü eyle ve ağza nüfuz ettiğini söylerken dayandığı delil, daha önce verilen hükmün delilini de açıklamaktadır. Ağzı ve eli kirli olan bir kimsenin yemek yemesi de caiz olmamalıdır. Cünübün ağzını yıkaması hanefi'lere göredir. Sonra abdest ile cünüplük arasında da bir fark olmamalıdır. 12- Lidaye, 1- 19. 13- Fettullah Kadir, 1- 117 Hanefi'lere göre abdest alırken ağzını çalkalamak da sünnet sayıldığına göre abdestsiz bir kimsenin Kur'an okuyabilmesi gerekmez mi? İleri de bunu açıklayacağız. İbn Umam'ın naklettiğine göre Allah'ın adının yazılı bulunduğu bir şeyi cünüp ve abdestsizken tutmak caiz olacak ancak Kur'an'ı tutmak caiz olmayacaktır. Bu nasıl bir mantıktır? Doğrusu anlaşılması zordur. Böyle düşünmekle Allah'ın adının Kur'an'dan daha az kutsal olduğu kabul edilmiş oluyor. Oysa Yüce Allah'ın, O'nun zatı gibi her şeyden daha kutsal olmalıdır. Kur'an'da Allah'ın adları zikrediliyor. Ama bunun yanında Yahudi, Hristiyan, Firavun, Ebu ve ve dinsizlerin adları ve hikayeleri de anlatılıyor. Bunların Yüce Allah'ın adından daha kutsal ve tazime layık olduklarını hiçbir Müslüman söyleyemez. O halde Allah'ın zikri geçen şeyleri okumak ve onları cünüp ve abdestsizken tutmak caiz olduğuna ve Yüce Allah'a hürmetsizlik olmadığına göre, Kur'an-ı Kerim'i cünüp olarak okumakta saygısızlık ve hürmetsizlik sayılmaz. Haşa öyle bir niyeti olan kimse, sadece mekruh bir iş yapmakla kalmaz, aynı zamanda dinden çıkar. Bunu ileride yeri geldiğinde biraz daha açıklayacağız. 6. Ebu Bekir b Mesud Kasani Hanefi 588H 1192M El Hidaye sahibi Merginani'nin muasırı olup meşhur Bedaiu's-Sanayi fi Tertib-i Şeşeraya adlı eserin sahibidir. Şimdi Kasani'nin sözlerini burada özetleyeceğiz. Her ikisi de Hanefi oldukları için aynı fikir etrafında açıklamalarda bulunmaktadırlar. Ancak buna geçmeden önce daha önceki fakih İmam ve müçtehitlerin fikirlerini kendi eserlerinden almaya imkanımız olmadığını belirtmekte fayda var. Onların fikirlerini, başkalarının onlardan yapmış oldukları rivayetlere dayanarak öğrenme imkanımız bulunuyor. A, yalnız, İmam Muhammed ve Hasan Şeyban iğnen El Cami Usasagir adlı çok küçük eseri elimizdedir. Orada bu hususta şöyle denmektedir, cünüp olan bir kimsenin, üzerinde Kur'an yazılı paraları kese içinde ve Musa'fı ile tutmasında bir sakınca yoktur. Ancak paraları kesesiz ve Musa'fı da askısız tutamaz. Ebu Yusuf ve Muhammed, abdestsiz olan kimsenin hükmü de böyledir, demiştir. 14. İmam Azam'ın talebesi olan İmam Muhammed'in eserinde zikrettiği bu fikirlerin, delilleri zikredilmiyor. Yalnız İmam Muhammed'in kitaplarını şerh eden, şemsulâ Muhammed ve Ahmet, B. E. B. Bekir Serahsi, 483h, 1090 ve, El Mevsud adlı eserinde şöyle bir tahlil yapmaktadır, Cünüplü kaza ve göze, metinde burun enf deniyor ki, bu yanlıştır, nüfuz eder, bunun için cünüp olan kişi, Kur'an okumaktan men edilmiştir, abdest bozmak bunlara girmediği için abdestini bozan kişi, Muhdis Kur'an okumaktan men edilemez, 15. Böyle bir tahlili ve delil göstermeyi ilk defa Serahsi'de buluyoruz. Bunun tutarlı ve şerif bir yanı. 14- İmam Muhammed B. Hasan Şeybani, 189- Heyik çizgi 805- me, Elca, Musa Sagir, 6- Mısır, 1302- 15- Muhammed B. Ahmed B. Ebi Bekir, Keşfüzununda de Ebi Sehl, Serahsi, El-Mepsut 162- Bulunduğunu iddia etmek zordur. Delili ters çeviriyor ve madem ki yıkanıyor, o halde kirlenmiştir, cünüplük ona girmiştir, madem ki abdest alırken yüzü, kollarını, ayaklarını yıkıyor ve başını mesh ediyor, demek ki oraları da pislenmiştir, abdestsizlik oralara da sirayet etmiştir diyor, cünüplük ile hayızı birbirine kıyas etmekte de isabet yoktur. Cünüplükte bütün vücudu etkileyen güç ve gayretin neticesinde insanın vücudu ve bedeni rahatladığından kişinin yıkanmasının gerekli kılındığı söylenebilir. Ama bu bizim tahlilimizdir. Dini öyle bir delil sürmemiştir. Hayız ve abdest bozmakta böyle bir durum olmamaktadır. Ama dinin emri olarak yıkanmak veya abdest almak elbette maddi bir temizliği ifade etmektedir. Bu abdestte daha açıktır. Abdest alırken abdestle hiç ilgisi olmayan yerleri yıkamak oraların o esnada kirlendiği anlamına gelmez. İnsan büyük ve küçük abdestini yaptığı zaman yüzünü pislemiş ve ayaklarına mı bulaştırmıştır ki, abdest alırken oraların yıkanması farz oluyor. Böyle bir tahlil gerçekten vakıaya, zevk ve nezakete de aykırı bir izah tarzıdır. Bunu açıklayacağız. Kur'an-ı Kerim'de yıkanma ve abdest almanın yalnız namaz kılmak için şart kılınmasının sebebi namazın özelliğidir. İnsan yaptığı işlerin hepsini iyi niyetle yaparsa sevap alacağına ve onların da ibadet sayılacağına şüphe yoktur. Ama onlar için abdest şart değildir. Namaz için abdest alınması insanın dış dünya ile en çok temas eden ve tozlanıp kirlenen uzuvlarının yıkanması ve silinmesidir. Abdest aynı Zamanda özel bir ibadet olan namaz için bir temizlik, bir hazırlık ve insana öteki işlerden ayırma ve ibadete yönlendirme, dünya işleriyle alakasını kesme ameliyesidir. Bu, pislenmek değil, tozlanmak ve kirlenmek anlamında temizlikle ilgili olduğu gibi, namazın ruhi bir disiplin altına alınmasını da temin eder. Bu sebeple, bu disiplini muhafaza için olmadığı zaman onun yerine teyemmüm konmuştur. Eğer pislik söz konusu olsaydı, teyemmüm onu gideremezdi. Teyemmüm manevi bir disiplindir. Sonra, pislik insanın ağzına girip ona sirayet ettiğinden dolayı, cünüpken Kur'an okumanın yasaklanması fikrini ortaya atmak çok yanlıştır. Putperestler daha önce hiç yıkanmadıkları halde, İslam'a davet edildiklerinde kelime-i şehadet getirmeleri ve Kur'an okumaları için bir şart ileri sürülmez. Kelime-i geçen Yüce Allah'ın ismi, Kur'an'da geçen hikayelerden daha kutsal değil midir? Putperestler böyle yaparken pis ağızları ile Kur'an okuyor. Buna verilecek cevabın doğrusu, cünüplüğün ağıza girmesi şeklindeki iddianın yanlış olmasıdır. B. Kasonu da aynı şeyleri biraz daha farklı şekilde ifade ediyor. Hanefilere göre abdestsiz kimse Kur'an'ı kılıfsız tutamaz. Şafiilere göre abdestsiz olan kimse, kılıfsız Kur'an'ı tutabilir. İmam Şafi'yi tutmayı okumaya kıyas etti. Madem ki okuması ceizdir, tutması da ceizdir, 16 ileri de ayrıca izaha çalışacağız. Ancak her naklettiğimiz sözü yerinde değerlendirmek, 16 Ebu Bekir B. Mecud Kasani, B. Sanayi, 133, Mısır, 1327H, de gerekmektedir. Çünkü orada akla gelen soru ve cevabı o anda zikretmek insanın zihninde daha iyi yer eder ve yerleşir. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Birincisi, müçtehitlerin birbirlerine karşı nasıl zıt fikirler ortaya attıklarını ve farklı hüküm verdiklerini göz önünde bulundurmalıyız. Bu ihtilaflarından dolayı, onlar nasıl itham edilmiyorlarsa, başkalarının da itam edilmemesi gerektiği kabul edilmelidir. İkincisi, müçtehitlerin bu ihtilaflarından dolayı Müslümanlar için en kolay hükmü seçmek, Müslümanlara bunu anlatmak ve tavsiye etmek gerekir. Madem ki müçtehitler böyle söylemiştir, o halde böyle anlamakta mümkündür. Öyleyse iki hükümden birine uymak caizdir. Heze, peygamber de caiz olan hususlarda Müslümanlar için kolay olanı seçerdi. Biz de bu gibi durumlarda Heze Peygamber'e uyarak, caiz olmak şartıyla Müslümanlar için en kolay olanı anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu çok önemli bir ilkedir. Böyle yapmazsak heze, Peygamber'e uymamış oluruz. Sonra heze, Peygamber'e uymanın mecburiyetinden bahsetmek bu tutumla çelişir. Böyle sözünü tutmayan ve sözleriyle fiilleri birbirine uymayan Müslüman durumunda olanlardan Müslümanlığa bir hayır gelmemiş gelmemekte ve gelmeyecektir, demek isabetli olur. c. Kasani kendi delilini zikrederek şöyle devam eder, bir Kur'an'ı abdestsiz olarak tutmanın yasaklanmasının delili ona ancak arındırılmış olanlar, dokunur 17 ayetidir, 18, herhalde bu ayeti kerime ilk delil getiren Kasani olmalıdır ki, ondan bir asır sonra gelen meşhur fıkıh kitabı el-ihtiyarın sahibi Ebu Abdullah ve Mahmut Musullu, Hanefi, 599-683-12-03-12-84 m, aynı ayeti kerimeyi Kur'an'ın abdestsiz tutulamayacağına delil getiriyor, 19 halbuki bu Bekir Merginani, bu ayeti kerimeyi delil getirmemiştir. El-Hidayen'in Sariye Ekmeluddin Muhammed ve Mahmud Baberti, 786-1384 -M. m, bu hususta, bu ayeti kerime de arındırılmış olan El Mutaharunlardan maksadın melekler olduğunu söyleyenler vardır. Zer. Bu ihtimal ortaya çıkınca Merginani ayeti kerimeyi delil getirmemiştir. 20. İleride bu ayeti kerime üzerinde duracağız. Ancak burada usule dair, usul ile fık bir kaideyi açıklayalım. Herhangi bir ayet, hadis veya söz Başka bir manaya daha geliyorsa ve diyelim iki manada anlaşılma ihtimali varsa, o ayet, hadis veya söz o iki manadan birine hasredilemez ve yalnız biri için delil sayılamaz. İşte bu kayıdeden dolayı ya bu Bekir Mergine haklı olarak bu ayeti kelimeyi delil getirmemiştir. Getirenler ilmi ve usulü bir hata işlemişlerdir. Bu duruma çok rastlanır. İnsan daha önce bir hüküm verir, sonra bu hükmün delilini arar. Hükümle uzaktan ve yakından ilişkisi olduğu görülen her şeyi, 17 Vakıa 56-79, 18 Beda'yla, 1-23, 19 Zebul Abdullah ve Mahmud Musullu, el-ihtiyarlı talileli muhtar, 1-1, 20 Fettullah Kadir kenarında, 1-11, delil getirerek fikrini destekler. İnsanoğlunun tutum ve davranışı budur, bu yanlış bir tutumdur ve ilmi değildir. İki Kasani'nin getirdiği ikinci delil Heze, peygamberin şu sözüdür, Kur'an'ı ancak temiz olan tutabilir iki bir bu, herkesin delil aldığı bir hadistir, İleride bunu inceleyeceğiz, yukarıda Mergini de bunu zikretmiştir, yalnız Kasani, bunu kendisine göre şöyle tahlil ediyor, çünkü Kur'an'ı tazim etmek, yüceltmek, farzdır. Abdestsiz bir el ile Kur'an'ı tutmak tazim sayılmaz diyor ve İmam Şafii'ye de şöyle cevap veriyor, tutmayı okumaya kıyaslamak doğru değildir. Zira abdestsizlik ağızı ortaya çıkmadı, elde ortaya çıktı. Bunun delili de abdestte elin yıkanması farz kılındığı halde, ağzın yıkanmasının farz kılınmamasıdır. Böylece yapılan kıyas geçersizdir, 22 yukarıda bu ikinci kısma temas ettik. Ancak tazim meselesine gelince, doğrusu, tazim etmek insanın kalbinde ve zihninde olan bir şeydir. Abdestsiz tutulabileceğini söyleyen İmam şafii'nin Kur'an'ı tazim etmediğini söylemeye imkan yoktur. Herhangi bir Müslümanın da Kur'an'ı abdestsiz tutmasını veya tutmaya cevaz vermesini hürmetsizlik saymak, aslında küfür sayılır. Herhangi bir Müslümanı bu şekilde hürmetsizlikle suçlamakla, onu dinsizlikle suçlamak arasında fark yoktur. Buna göre meseleyi hürmet ve tazim etmek fikrinden hareket ederek ele almak yanlıştır. 21 bedayıyla, AGY, 22 AGY, hürmet ve tazim konusunu ileri sürerek Kur'an'a abdestsiz okunulmayacağını ileri sürenler çelişkiye düşüyorlar. Eğer Kur'an'ı dua ve medeniyetiyle okumak ve tutmak caiz görülüyorsa, Kur'an niyetiyle caiz görülmemesi yanlış ve hürmetsizlik olmuyor mu? Şimdiye kadar yazdığımız ve naklettiğimiz izah ve yaptığımız açıklamalarda, genel olarak meseleyi hanefi fıkhının ana kaynaklarından ortaya çıkarıp anlaşılmasına yardımcı olmak amacını güttük. Artık sistematik olarak dört mezhebin bu husustaki fikir ve düşüncelerini, bu düşüncelerin geçirdiği aşamaları, mezheplerin ortaya koydukları gelişmelere incelemek gerekmektedir. Müçtehitlere göre Kur'an okumanın şartları Kur'an-ı Kerim, her Müslüman için en kutsal ki, Taptır. Ona hürmet ve onu tazim etmesi gereklidir. Hürmet ve tazim etmek manevi ve ruhi bir durumdur. Bunun maddi görünümleri de bulunmaktadır. Manevi ve gönüllü ilgili tarafı Müslümanın kendisine aittir, onu Allah ve kendisi bilir, ancak maddi olan tarafını diğer insanlarda görecekleri için, bunun nasıl olması gerektiğini izah eden imam, müçtehit, fakih ve alimler arasında ihtilaflı görüşler bulunmaktadır. Bunların mezhepler tarafından sistematik bir şekilde nasıl anlatıldığını ve anlaşıldığını göstermenin dini bir görev olduğuna inanıyoruz. Arada kendi izahlarımızı da zikredip, sonunda bir neticeye varmaya çalışacağız. Abdestli olmak şartı, Kur'an-ı Kerim'i okumak, ona ilk hürmet sayılmaktadır. Kur'an okumak için abdestli olmak şart sayılmamaktadır. Okumak iki şekilde olur, ezberden okumak ve kitaptan okumak. Kur'an'ı abdestsiz okumanın caiz olduğu şöyle izah ediliyor. Abdest alırken ağzın yıkanması farz değildir. Zira. Abdest bozarken ağız kirlenmemiş ve ona abdestsizlik girmemiş, hulul ederek sirayet etmemiştir, 23 bunun için abdestsiz bir kimse ezberden Kur'an okuyabilir, kitaptan okumaya gelince, abdestsiz kişinin ellerini dokumadan Kur'an'ı gözleriyle takip ederek okumasına da cevaz verilmiştir, çünkü göz bebeğine de abdestsizlik ve pislik sirayet etmez, kanaatine varılmıştır, 24 abdest bozarken ağzın kirlenmediği veya abdestsizliğin ağza sirayet etmediği için abdest alırken ağzın yıkanmasının farzı olmadığı şeklinde izah yapan birbirine muasir iki hanefi i vardır, Mergini 593-H, ve Kasani, 588-H, 1192-M, fakat bu iki de bu fikri kendilerinden bir asır önce gelen Ebu Bekir Muhammed ve Ahmet Şemsuleyim ve Serahsi'den, 490-1096m, almışlardır, 25 diğer mezheplerde böyle bir tahlil ve istidale rastlamadık ne var ki bu tahlil mantıklı ve makul olmamaktadır, abdest alırken ağzın yıkanmasının farzı olmaması, azın abdestsizlikle kirlenmediğinden ve abdestsizliğin oraya sirayet etmediğinden dolayı değildir ki, 23 Ebu Bekir Merginani, Elida e, 1, 117, Ekmeluddin, Elina, Ye, 1, 117, 24 A. G. Ye, Alauddin Ebu Bekir B. Mesud Kasani, B. 1.33, 2.5 El Mesud, 1.62, M. Ağız abdestsizlikten kurtulmuş olsun ve temiz kalsın, o halde, abdest bozarken yüz kirlenmiş ve abdestsizlik ona girmiş ve hulul etmiş olduğundan dolayı mı abdest alırken yüzün yıkanması farz kılınmıştır, bu çok hatalı bir izah tarzıdır, diğer mezheplerin fakirlerinin bu hatayı işlediğine rastlamadık, böyle bazı fakirler fazla akli tahliller yaparken mantıki yanlışlıklar yapmaktadırlar. Bunu ileride izah edeceğiz. Kur'an'ın abdestsizken tutulmasına gelince, bu hususta ihtilaf vardır. 1- Abdesti bozulmuş olan bir kimse, Kur'an'ı tutamaz, abdestin bozulması demek, büyük veya küçük abdest yapmak demektir. Abdesti olmayan bir kimse Kur'an-ı Kerim'in cildine dokunamaz. Burada kastedilen Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğu şeydir. Daha önceleri Kur'an tahta, taş... Kemik parçası ve hayvan derisine yazılmış, kağıdın icadından sonra da yazıldığı kağıt ve onların bir araya getirilmesiyle Kur'an ciltlenmiştir. Burada kastedilen bu cilde dokunulmasıdır. 26. Sonraki alim ve fakihler bu hususta ihtilafa düştüler. A. Bazı alimler o kadar ileri gittiler ki, abdestsizken Kur'an-ı Kerim'in cildini, kapağını tutmaya izin vermediler. Bu alimlerin Kur'an'ın kelime ve harflerine verdikleri kutsiyet, onun yazısız olan kısmını da kapsamaya başlamıştır. Orada da kalmamış kapağına, kılıfına ve cildine kadar uzanmıştır. Bazıları daha, 26 İmam Muhammed ve Hasan Şeybani el-Camius Asagir, 6, Mısır, 1302-H, Beda'yı, 1-33. giderek, onun askısına, Rahlesine ve taşındığı zaman içinde bulunduğu sandığa da kutsiyet geçmiş olduğu için onların da abdestsizken tutulamayacağı hükmünü vermişlerdir. 27. B. Hanefilerin çoğunluğunu teşkil eden bazı alim ve fakihler, Kur'an'ın askı, ağaç veya tahta kılıf ile tutulabileceğini söylemişlerdir. Bunlar da, bu şekilde tutulabilmesi için Kur'an'ın cildinden uzak olmasını ve ona bitişik olmamasını şart koşmuşlardır. 28 Bu fikir sahiplerinin kaynaklarını verirken yaşadıkları tarihleri de veriyoruz. Böylece bu fakih ve alimlerin hangi devirde yaşadıkları ve hangi devrin fikriyatını temsil ettikleri görülsün ve ona göre değerlendirme yapılsın. Bunlar yükselişini bitirmiş bir medeniyetin duraklamaya başlamış olan devresini temsil etmektedirler. Artık eski büyük imam ve müctehitler kalmadığı, filozofların sonunun geldiği, İslam imparatorluklarının cihan girlik ruhunun söndüğü, bölgesel devletlerin birbirinin aleyhine fitne çıkarmakta oldukları bir devirde yetişen alimler de yeni bir fikirleri sürmek yerine eski görüşleri muhafaza etmeyi sürdürmüşlerdir. Bunu bazen başarmışlar, bazen de daha. 27 Bu Abdullah Muhammed ve Abdullah be, be Al -Aşim Ali Aşim 1110H Çizgi 1689M, Halid Bey İshak be Musa Maliki 767H, 1365M, Ninel Muhtasar adlı kitabına Şerhi, 1, 189, 190 Ebubekir Bekir Kasana Hanefi, Bedayı, 134 Zekeriya Yahya Beşeref Nevevi, 677 H 1278 M Elmihnaç ve Muhammed ve Ahmet Şirbini 977 e 1570 M Şafi'inin Mug Nil'e muhtaç adlı Şerhi, 28 Ebu Bekir Merginani 593 H 1194 M el bir on dokuzuncu Ebu Lafadı Abdullah ve Muhammed Hanefi 683 H 1284 M Elİhtiyar bir on Osman Beali zeyla Hanefi, 745-H, 1323 mi, Tebinullah Hakayık, 128, 28 Mugnile Muhtaç, 137, 37 Kötü bir donukluk ve düşüncesizliğe sürüklenmişlerdir. Meseleleri alimler seviyesinde tartışıp, onlara yüksek ve evrensel mana vermekten uzak düşmüşlerdir. Onlar gittikçe daralan bir boğaza sürüklenmişlerdir. Milleti kıvrak bağlayarak, İslam ve Kur'an'ın cihan şumulu ilke ve hükümlerinden ayrılmışlardır. İnsan, fikirleri tarihi seyir içinde düşünecek olursa, bir milletin zihniyetini, fikriyatını, düşünme ehliyet ve kabiliyetini kolaylıkla görür. Neleri nasıl değerlendirdiğini ve şeyleri gerektiği yerlere nasıl yerleştirdiğini veya yanlış değerlendirip yanlış yerlere koyduğunu müşahede eder ve anlar. Asırlarca milletin en kutsal kavram inanç ve amellerine hakim olan alim ve yazarlar, bazı konularda aşırı değerlendirmelere ve gereksiz yerlerde fikri baskıya gitmişlerdir. Böylece değerlendirmeler yanlış olmuş ve lüzumlu meseleler yanlış yerlere konmuş, millet gerektiği yerde Müslümanlık yapmaktan alıkonmuş, gerekmediği yerde ve yanlış şekilde Müslümanlığa bodurulmuş ve en sonunda da hem millet, hem de Müslümanlık kaybetmiştir. Bu durum dış düşmanlarca ve onların maşası olan iç düşmanlarca istismar edilmeye ağla devam etmektedir. Kurtuluş, aradaki karanlık asırların anlayışını terk ederek Kur'an'ın vahyedildiği asırdaki hür fikirliliğe ve geniş müsamahaya dönüp Kur'an ve hadisi yeniden anlamaktadır. Bunu birçok yazılarımızla belirtmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Mesela şu anlayışa bakalım. Kur'an'ı Kerim'i anlamayı onun tefsirini ve yorumunu yapmayı ve özellikle onun prensibi, hükümlerini inceleyip öğrenmeyi ve sonra uygulamayı ihmal etmek bu günah değilmiş gibi davranmak, nasıl affedilir? 29 meslek kitaplarını imtihanlarda muvaffak olduktan sonra bile ellerinden düşürmeyen ve onları bir de dinen ve Kur'anı okursa müçtehit olmaktan korkan alimler gördük. Evet, meslek kitabını okumak farzdır. Meslek kitabını okulda okuya okuya ezberler, ama yeni bir şey öğrenemez. Kitapta olanı tekrarlamak ve ezberlemek ilim yapmak sayılmaz, böyle biri, iyi bir alim değil, belki iyi bir talebe olabilir. Bunlar Kur'an'a kutsiyet vermek için elbette Kur'an, Allah'ın Cibril ile Muhammed'e gönderdiği vahiyden ibarettir ve onun kelamıdır manasını ihmal ederek, onun harflerinin ve kelimelerinin yazılışlarını kutsal göstermek ve saymak için yukarıda zikrettiğimiz fikirleri ileri sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'in harf ve kelimeleri kutsallığını yazılı olduğu kağıda geçirir, o harf ve kelime bitiştiği yere kutsallık verir, yazısız yere bitişen diğer her yer ve şeyde, 29 Bağdat'ta öğrenciyken, Merhum hocalarımdan Muhammed Kızılcı'nın imam olduğu camideki odasına hususi ders okumaya giderdim. Bir gün yanında hemşerisi olan birine rastladım. İçim çok yanıktı. O misafir gittikten sonra hocama dedim ki, bu alimler hiç Kur'an okumuyorlar. Hocam bana buradan giden zat büyük bir alimdir. Kur'an okuyor musun? dedim. O da müçtehit olmak niyetinde değilim ki Kur'an okuyayım, dedi. Tırnak işareti İstanbul'daki hocalarından biri el dureri, fıkıh kitabıdır, bir dedindiğini dini, yani her gün ondan belli bir kısım okuduğunu söylemişti 1950'den bu yana. Bu müşahedem hala devam etmektedir. İslam dünyasında Kur'an'ı cahiller okumaktadır. Onlar da ölüler için okuyor, alim okumuyor, okusa bile cahil gibi manasını düşünmeden okuyor. İslam'ın en büyük derdi budur, buna çare arayalım. Kuranı papağan gibi seslendirmeyelim, anlamak için alimler gibi okuyalım. Kutsallık kazanır, bu zincir uzar, gider. Abdestsiz olan bir kimse kutsal bir şeye dokunamaz. Bunun için içinde Kuran bulunan sandığı tutamaz, Kuranın üzerinde bulunduğu sayfeyi kaldıramaz. Diyerek Kuranı Kerim'i eski batıl dinlerin tabusu haline getirmişlerdir. Böylece Kur'an'a en büyük hizmeti yaptıklarına inanmışlar, ama gerçekte onu ölüler için okunan, insanı abdestsiz tuttuğu zaman çarpan bir kitap haline getirdiler. Günümüzde namaz kılmayan, oruç tutmayan fakat Kur'an'ı da abdestsiz tutamayan çarpık zihniyetli nesillerin yetişmesine sebep oldular. C. Bazı alim ve fakihlere göre, Kur'an-ı Kerim'in abdestsiz tutulamayacak yeri, sadece onun yazılı olan kısmıdır yani Kur'an'ın harf ve kelimeleri abdestsiz tutulamaz. Bu hususta Ebu Hanife, Malik ve Şafii'den nakledilen fikre göre, onlar Kur'an'ı tutmak için abdestin şartı olduğunu söylemişlerdir. 30. Bu hususta İmam Azam'ın talebesi İmam Muhammed'in açık ifadesi kendi eserinde şöyledir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre abdestsiz olan da Kur'an'ı kılıfsız tutamaz, 31. Bu ifadeden, apdes sizin cünüp olanak yas edildiği ve bu hükme kıyas suretiyle varıldığı anlaşılmaktadır. Bilgide doğruluğun tespiti metodu burada önemli ve ilmi bir noktaya işaret etmek gerekmektedir. Bir hüküm yaqli prensiplere. 30 İbn Rüşt Ebul'avlit Muhammed bin 969 H 1198 M Bidayetü'l-Ulemâ Müctehî ve Nihayetü'l-Ulemü'l-Muktasid 133 İstanbul 1333'e 31 İma Muhammed El Cami Uçasagir 6. dayanır. Bu takdirde onun doğruluğuna akli prensiplerin mantıki muhakemesiyle gidilir ve bu yolla onun doğru olup olmadığı kontrol edilir. Ya da beş duyu ile elde edilen gözlemlere dayanır. İnsanın kendisi deneyerek onun doğruluğuna veya yanlışlığına hükmeder. Tecrübeyi ilimlerin metodu budur. Bir hüküm. Bunlardan başka birinin haber vermesine ve onun bildirisine de dayanabilir İslam kelamında bu şekilde elde edilen bilgiye haber kaynaklı bilgi denir çünkü insan bu yolla ulaşamadığı bilgileri elde eder mazinin bilgisi de bu yolla kazanılır bu hususta ilmi metot olarak şu esaslar kullanılır bu hükmü veya bilgiyi kim verdi bilginin gerçek sahibinin kim olduğu araştırılır Haberlerde ilk araştırılması gereken bu esas ihmal edilirse, o bilginin temelinde bir eksiklik ortaya çıkar. İkinci olarak neyi nasıl söylendiği incelenir ve kişinin sözü aynen söylediği gibi tespit edilir. Çünkü kullandığı kelimeler, cümle şekli ve üslubu neyi nasıl söylediğini en iyi şekilde ortaya koyar. Üçüncü olarak ne demek istediğini, anlatmak istediği mananın ne olduğunu anlamaya çalışmak gerekir yanlış anlaşılmamasına dikkat edilir. Dördüncü olarak da söylediği sözün ve manasının doğru olup olmadığı incelenir. Bu da akli prensiplere ve tecrübe ilimlere başvurularak muhakeme edilir. Eğer dinle ilgili ise o zaman Kur'an'a ve hadise ve onlardaki prensiplere göre muhakeme edilir, yanlışlığına veya doğruluğuna hükmedilir. Kur'an'ın ileri sürdüğü hüküm ve prensipler de, İnsanların üzerinde birleştikleri akli ilkelere ve verilere dayanmak suretiyle anlatılır. Haberle gelen bilgilere İslam'dan akli ilimler de denir. Bunlarda da anlattığımız kaideler uygulanır. Heze, peygamberin sözleri incelenirken önce o sözü söyleyip söylemediği, sonra da nasıl söylediği tespit edilir. Ancak Kur'an için böyle bir tespite gerek yoktur. Çünkü hiç kimse onun heze. Peygamberden alınmış olduğundan şüpheli değildir, tespit edildikten ve sabit olduktan sonra manasının ne olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durulur, İşte imam, müçtehit, alim ve düşünürlerin bütün görevleri, düşünme ve anlama ehliyet ve kabiliyetleri burada ortaya çıkar, her birinin anlayışı kendi bilgi ve şahsiyetini gösterir. Bu gayretlerine içtihat, yani güç sarf ederek çalışma ile bir mana anlatmak denir. İslam'ın ilk üç, dört asrı bu gibi imam, müçtehit ve düşünürlerin canlı ve enerji katılım ve medeniyet kurma devridir. İmam Azam, Malik ve Şafii'nin abdestsiz, cünüp ve hayızlı kimselerin Kur'an okuması veya onu tutması ile ilgili verdikleri hükümlerin ve ileri sürdükleri fikirlerin ayet ve hadise dayandığı nakledilmektedir. Ancak değindiğimiz hususlardan ve şartlardan dolayı farklı fikirlere sahip olmuşlar, hadis ve ayetleri kendilerine göre anlamış ve hüküm istinbat etmişlerdir. Onların dayandıklarını açıkladıkları veya dayandıkları anılan ayet ve hadisleri ileride ele alacağız. Yalnız burada kısaca delillerine temas etmek istiyoruz. Ona ancak karındırılmış olanlar dokunur 3 iki ayetinde arınmaktan maksadın abdest olduğunu düşündüler. Bu anlayışın hatalı olduğunu ileri sürenlerin sözlerini, 3-2 Vakıa 56-79. nakledeceğiz. Ayrıca heze, Peygamberin Kur'an'a ancak temiz olan dokunur manasındaki hadisinde geçen temiz, tahir, kelimesinden bazıları abdesti, bazıları da yıkanmayı anlamışlardır. Bunun Kur'an'a uymadığına temas edeceğiz. Yalnız şunu da hemen söyleyelim ki, bunlardan anlaşılan mana abdest ve yıkanma da olsa, Kur'an'ın ancak kendi kağıdı ve yazısına dokunmanın anlaşılması doğru olurdu. Yukarıda pek aşırı fikirlerini nakledip tenkit ettiğimiz fakih ve alimlerin samimi olduklarında şüphe yoktur. Ancak kendi anlayışlarını sergilemiş olmaları, içinde bulundukları toplumun ve ilmi havanın tesirini göstermektedir. 2. Kur'an-ı Kerim'in tutulması için abdestin şart olmadığını söyleyenlerin fikirlerini, kaynaklarda olduğu gibi buraya alalım, bunları iki yönden incelemek doğru olur, birincisi, daha önce abdestsiz tutulamayacağını söyleyenlerin dayandıkları delillere verdikleri cevaplar yönünden, ikincisi de bu cevaplar neticede kendi fikirlerinin ortaya çıkmasını temin eder. Kur'an-ı Kerime dokunmanın caiz olmadığını ileri sürenlerin dayandıkları ayeti i Kerime'yi nasıl anladıklarını tespit edelim. Ayeti i Kerime'nin Türkçesi şudur, ona ancak arındırılmış, mutahhar, olanlar dokunabilir, 33 bu ayetin nasıl anlaşıldığına bakalım. Ebu Muhammed Ali Be Ahmet ve Hazm, 384-456-994-10-64-M, şöyle diyor, bu ayette, Kur'an'ı abdestsiz dokunulmayacağına dair delil yoktur. Çünkü bu emir, yani dokunmasın diye, değildir. 33 Vakıa 56-79. Dokunmaz şeklinde haber veriyor. Yüce Allah elbette doğru ve gerçeği söyler. Bu haber sözünü emir kipine çevirebilmek, anlamak, için, ya açık bir nas, ayet, ya da kesin bir icma gerekir. Musafı temiz olanın da, Olmayanın da tuttuğunu vaka olarak görünce anlıyoruz ki, Yüce Allah elimizdeki musafı değil başka bir kitaba kastetmiştir. Said ve Cübeyr, ayetteki arındırılmışların melekler olduğunu söylemiştir. 34. İbrahim Nahay, Alkama'dan naklediyor, o şöyle dedi, Selman-ı Farisi'ye geldik, ayak yolundan çıkmıştı, ona, abdest alsam da falan sureyi bize okusan, dedik. O da şöyle cevap verdi: "Yüce Allah, Kur'an ancak saklı bir kitaptadır. Onu ancak karındırılmış olanlar dokunur." dedi. "Bu gökte bulunan zikirdir. Kur'an, ona ancak melekler dokunur." 35. İbrahim Nahay, Kays ve Aykama'dan şununakletti: "O Mustafa'yı elde etmek istediği zaman bir Hristiyana söyler, kendisine bir nüsha yazardı." 36. Ebu Hanifeye göre cünüp olan bir kimsenin musafa askısı ile tutmasında bir sakınca yoktur. Fakat askısı tutamaz, abdestsiz olan da onlara göre bu hükmet abidir. İmam Malik'e göre cünüp veya abdestsiz bir kimse, musafa askı ve rahle ile de taşıyamaz. Ama heybe ve sandıkta olursa, o zaman onu Yahudi, Hristiyan, cünüp ve abdestsiz kimselerim taşımasında bir mahzur yoktur. 37. IBN HAZM bunların hepsine şöyle cevap veriyor. 34 İBN HAZM El Muhalla 183 Mısır 1347 H. 35 El Muhalla 183 84 AYY El Muhalla 184. 36 El Muhalla 183 84 AYY El Muhalla 184. 37 El Muhalla 183 84 AYY El Muhalla 184. Bunlar bir takım ayrılıklardır ki Kur'an'dan bir delilleri olmadığı gibi sağlam veya sakat sünnetten de bir delilleri yoktur. Bu hususta icma, kıyas ve sahabe sözüne dayanan bir delilleri de bulunmamaktadır. Eğer heybe Kur'an'ı taşıyan ile Kur'an arasında bir engel ise maniadır levha veya kağıdın sırtıda dokunan ile Kur'an arasında bir manya olmalıdır. Arada fark yoktur. 38. Büyük alim ve düşünür olduğunda ittifak edilen İbn-i Hazm'dan bir buçuk asır sonra gelen alim ve düşünür İbn-i Rüşt ise, i̇bn Hazm'ın bu iki anlayışını nakleder ve tercihini bildirmeden bırakır. 39. Hanefi İmamlarında Nebubekir Cessas Ahmet Be Ali, 305-370-H 918-981 meh, ayeti kerimedeki siganın emir veya nehiye olabileceğini zikretmekte, ancak hanefilerden başka kimsenin fikrini belirtmemektedir, Ebu Bekir dedi ki, ayetteki söz gerçek haber manasını alınırsa, o zaman Kur'an'dan kastedilen yüce Allah katındaki Kur'an'dır, arındırılmış ifadesinden de meleklerin anlaşılması daha uygundur. Haber şeklinde olup da nehi, yasaklanma, manasına alınırsa, o zaman bizim hakkımızda umumi olur. Bazı hadislere göre bu daha uygun düşer. 40. Burada şuna dikkat etmek lazım. Ebu Bekir cesas. ayetteki sözüm emir mi, yoksa nehi mi olduğu üzerinde durmuş ve her ikisinin ihtimal dahilinde olduğunu söylemek için, sözün haber olduğunu kabul. 37 El Muhalla, 1.83-84 Agy El Muhalla 184. 39 Ibn Erüşt, Bidayetul Müctehit 132. İstanbul 1333e. 40 Yabu Bekir Cezas, Ahkamul Kur'an 3. 416. İstanbul 1334e. 60 ama onu nehim manasını tevil etmiştir. Buraldaki sözüm nehiy olduğunu iddia etmemiştir. Sonra hadislere dayanarak nehiy manasında olabileceğini ifade etmemiştir. Görülüyor ki, ona göre daiyeti Kerim'e Kuran'ın abdestsiz tutulamayacağı hükmünü vermekte yalnız başına delil olamaz. İlk kalim ve müctehit müfessirlerden olan tabiinde nebulah hacim mücâhid becebirmek ki 21. 104e 641-722e İbne Abbas'a göre. Ayetteki kitaptan maksat gökteki kitap, arındırılmışlardan maksat ise meleklerdir, 41 mücahidin kendisine göre de arındırılmışlardan, mutahharun, maksat meleklerdir, 42. Ayette zikredilen saklı kitap, fi kitabı meknun, ifadesi Allah katında bir zarar dokunmayan, tozlanmayan ve topraklanmayan kitap demektir, 43 mutahharundan, arındırılmışlar, Maksadın da melekler olduğu İbne Abbas, Mücahit, Cabir Bezeyd ve Ebu Nuhayk, Said Becübeyr, İkrime, Ebu Ali'den nakledilmiştir. 44. Başkaları, ayetteki Mutahharun kelimesinde kastedilen günahlardan arındırılmış ve temizlenmiş olanlar, melekler ve peygamberlerdir, demişlerdir. 45. Katade'ye göre dokunulamayacak Kur'an Allah katındadır. Ama dünyada insanlar arasındaki Kur'anapis, putperest, kirli, münafık ve dinsizler. 41 Ebu La Haccac, Mücahit Becebr, Tabii, Mekke, Mahzumu Tefsir, 562, Doha Katar, 1976, 42 Agy, 653, 43 Ebu Cafer Muhammed Becerir Taberi, 27, 205, 44 Agy, 205, 206. 45 ay 27 206 dokunmaktadır. 46 elimizdeki Kur'an kastedilmemiştir. İbn Necir'in taberinin i şudur. Yüce Allah saklı kitaba arındırılmış olanlardan başkasının dokunamayacağını haber vermiştir. Bu haberiyle arındırılmışların hepsini içine almıştır. Bunlar arındırılmış melekler, arındırılmış nebi'ler ve resullerdir ki Bunlardan her biri günahlardan arındırılmışlardır, insanlar günahsız değildir, 47, bu ayeti kerime hakkında da hak şöyle demiştir, putperestler zannettiler ki, Kur'an'ı şeytanlar Muhammed'e getiriyor, bunun üzerine Allah şeytanların bu işe güçlerinin yetmeyeceği için bunu yapamayacaklarını ve yapmaya da layık olmadıklarını haber vermektedir, bundan sonra şu ayeti okudu, bu onlara düşmez, Zaten buna güçleri de yetmez. Doğrusu onlar, dinlemekten uzak tutulmuşlardır. 48. İlk devirlerdeki alim ve fakih, sahabe ve tabiinin bu ayete verdiği mana, sonraki fakihlerden bir kısmının anladığı manaya aykırı düşmektedir. Taberi'nin naklettiği bu anlayışlar da, ayetteki kelimenin sigasını nehi manasında değil, hep haber manasını almışlardır. Yukarıda İbn Hazm'ın açıklamaya çalıştığı İbn Ne'rüşdün naklettiği ve sonraya Bekir Cessas'ın değindiği usulü bir kaideyi biraz daha açıklamaya ihtiyaç vardır. Bu usulü lafıkı kaidesi olup bu ilmi derinlemesine okuma fırsatı bulanlarca bilinmekte. 46 AG'ye, 47 AG'ye, 48 Şuhara 26, 211, 212 İbn Cerir tefsiri 27-205 ise de, herkes bu ilme okuma imkanı bulamamıştır ve mesleği gereği de okumak mecburiyeti yoktur. Kur'an'ın diğer ayeti kerimelerinin anlaşılmasında yardımcı bir kaide olacağı gibi, Yüce Allah'ın emirleri ile haberleri arasında nasıl bir fark olduğunu belirtecek ve kelami bir mesele olarak incelenmeye ihtiyaç gösterecek önemdedir. Önce haber ile emir ve nehi arasındaki farkı anlatalım. Haber Türkçe dil bilgisinde de izah edildiği gibi, bir şeyin olduğunu, olabileceğini, yahut olmadıcını veya olamayacağını bildirmektir. Emir ve nehi, bir işin yapılmasını veya yapılmamasını buyurmak veya bildirmektir. Böylece cümle ikiye ayrılır. Haber cümleleri, ki haber kipleri, sigaları, ile yapılır ve inşa cümleleri, ki en genel sigaları emir ve nehilerdir. Türkçe'de nehi kelimesi kullanılmayıp onun yerine olumsuz emir denmektedir. Arapça'da da genel kaide böyledir. Haber sigaları ve inşa sigaları veya haber cümleleri ve inşa cümleleri şeklinde kullanılır. Dediğimiz gibi, haber cümleleri bir şeyin olduğunu veya olacağını bildirir. Eğer olduğunu bildirdiği şey olmuş ise, ona doğru haber denir. Ama olmamış ise, ona da yalan haber denir. Böylece haberlerde doğru ve yalan birbirine karşıt iki kavramdır. İnşa cümlelerinde doğru ve yanlış söz konusu olur. İnşa cümleleri çeşitli türlere ayrılır. Bunlara dilek kipleri deniyor. Öğütler, tavsiyeler, öneriler, emirler ve dilekler bunların çeşitleridir. Verilen bir emrin, ileri sürülen bir fikrin yanlışlığı veya doğruluğu araştırılır ve söz konusu olur. Haber ile emir, nehi de dahil birbirine zıt iki bilgi kaynağıdır, aralarına yalan ve yanlış kavramları ile fark konur, şöyle bir ayrıma gitmek de mümkündür, haberin doğrusuna sıdkı yalanına kizb, inşa cümlesinin doğrusuna hak yanlışına da hata veya batıl denir, bu suretle aralarında bir farkta gözetilerek kolayca anlaşılabilir, hak ve batıl kelimelerinin, hem haber hem de inşa cümleleri için kullanılarak daha geniş bir kavram gibi kullanıldıkları kabul edilecek olursa, bu sefer haberin doğrusuna sıdk yanlışına hata demek suretiyle aradaki fark muhafaza edilir. Şimdi cümlelerin haber veya inşa olması arasındaki mana farkına gelelim. Ayeti i Kerime'de ki la haber sigası ile manası dokunamaz olur. Bu ifade hiç kimsenin Kur'an'a dokunamayacağını bildiriyor. Bir kimse dokunduğu takdirde buradaki dokunamaz sözü yalan olur. Bu durumda Kur'an'ın dokunamaz ifadesi yalan çıkar. Çünkü ona dokunan olmuştur. O halde meseleyi elimizdeki musaf açısından ele alırsak ve bu musafa abdestsiz kimse dokunamaz, dersek ve sonra abdestsiz kimselerin dokunduğu görülürse, bu haberin doğru olmadığı ortaya çıkar. Bunun için buradaki siga haber manasında kabul edilirse, bu haberin her zaman doğru olması için abdestsiz hiç kimsenin ona dokunamaması şarttır. Abdestsiz bir kimsenin elimizdeki Kur'an'a dokunmasını engellemeye imkan yoktur. Dokunursa ayette söylenenler yalan olacağı için, ayetteki Kur'an'da maksadın, elimizdeki Kur'an değil Allah katında ve levh-i mahfuzdaki Kur'an olduğu kabul edilmiştir. Yukarıda naklettiğimiz bu mananın doğruluğuna tekrar döneceğiz. İşte burada açıklamaya çalıştığımız sebep ve manadan dolayı bu Bekir Cessas'ın yukarıya aldığımız şu ifadesine dikkat etmek lazım, o bunu kastetmiştir. Demiştir ki, eğer ayetteki cümle haber manasını alınırsa en uygun olan, buradaki Kur'an'dan maksadın Allah katındaki Kur'an olduğunu kabul etmektir. Büyük bir usulcu olan bu Bekir Cessas, bu manayı anlatmıştır. Sonradan gelen alimler de bu fikirdedirler başka şekilde olmasına imkan yoktur, cümle haber cümlesi ise, Yüce Allah katındaki Kur'an kastedilmiştir. doğrusu da budur, ayette kila yemez su, dokunamaz, cümlesi inşa, yani nehi, olumsuz emir, manasında ise, Türkçe manası dokunmasınlar olur, bu bir nehidir, yasaktır, dokunulursa ne olur, dokunulursa Yüce Allah yönünden ve Kur'an açısından hiçbir şey olmaz, yani dokunulursa Kur'an yalancı çıkmaz. Halbuki haber olsaydı, dokunamaz dendiği halde dokunuldu, gördüm mü, denebilirdi. Ama dokunmasın dendiğinde dokunan olduğu zaman, sorumluluk dokunana yüklenir. Dokunmasın emri, insana ve onun hür iradesine hitaptır. Bu emri tutup tutmamak insana aittir. Tutarsa emre uymuş olur, mükafatını alır. Tutmazsa isyan etmiş sayılır, cezasını görür. Bundan dolayı, ayetteki sigaya inşa manası verilirse, emir, ayetteki Kur'an'ın elimizdeki musaf olduğunu iddia etmekte, haberdeki gibi bir mahzur domaz, abdestsiz Kur'an'a dokunulmaması gerektiğini savunanlar, bu, ayeti delil getirebilmek için onu inşa almaya çalışmışlardır. Ebu Bekir Cessas ayeti kerimedeki siganın haber şeklinde bir emir olduğunu söylemekle bir şeyi vurgulamış oluyor. O da cümlenin haber olmasıdır. Sonrakilerden bazıları siganın inşa sigası olduğunu iddia etmiştir. 49 ayetin haber sigası olduğu, ilk büyük müçtehit ve imamlar tarafından iyi anlaşılmış olduğundan, Kur'an abdestsiz tutulamaz, diyenler bile bu ayete delil getirmemişlerdir. Onlardan böyle bir nakilde bulunan rastlamadık. El-Hidayah Sarı'ya ekmel din Babert'i de, El-Hidaye sahibinin bu ayeti delil getirmemesini şu usulü kaideye dayanarak cevaplamıştır. Bir iki zıt manaya delalet ederse onlardan biri için delil olamaz. Bu ayeti kelime hakkında zıt iki fikir var. Birincisi oradaki Kur'an göktedir, yerde değildir. Diğeri ise oradaki Kur'an'dan maksat elimizdeki mushaftır, denmektedir. Her ne kadar yüzde doksan gökteki Kur'an olup, Yerdeki Kur'an olma ihtimali yüzde onda olsa bu ilkesini eşit farz ederek yeni bir hüküm ihlas edip Musaf'ın abdestsiz tutulamayacağı hükmü çıkarılamaz. İhtimal olunca delil düşer kaidesini koymuşlardır. Fahreddin Razi'nin sözü bizim sözümüzü desteklemektedir. Kitaptan maksat levhi mahfuzdaki Kur'an ise İmam Şafii Kur'an'ın abdestsiz tutulmasının caiz olmadığını nasıl söyler? o hükmü ayetin açık manasından almayıp hadisen almış veya hut 49E bu Abdullah Muhammed bin en Salim Ali Kurtubi 671H 1274M El Camili Ahkam ile Kur'an 17 226 Mısır 1948. Ferazi, Meftahul Gaib 8 102 İstanbul Ayetten kendisine göre öyle bir hüküm çıkarmış istinbat Olabilir. 50. Fahreddin Razi, İmam Şafii'nin bu husustaki hükmünü Kur'an'dan nasıl çıkardığını açıklamanın Allah'ın kendisine verdiği bir lütuf olduğunu zikrederek şöyle der. Şafii abdestsiz ve cünüp kimselerin temiz olmadıklarından dolayı Kur'an'ı tutamayacaklarını söylerken cünüp olanı Kur'an okumaktan menettiği halde abdestsiz olanı Kur'an okumaktan men etmez. Çünkü şafii bakmıştır ki, Allah cünüp olanı camide durmaktan men etmiş ama abdestsiz olanı men etmemiştir. Camiye Allah'ı zikir için girilir, camiden maksat orada yapılan ibadet ve zikirdir. Madem cünüp olan zikir edilen bir yere girmekten menediliyor, Kur'an okumaktan da menedilebilir. Fakat sahabe mescitte yatıp kalktığında orada abdestsiz bulunduğuna göre abdestsiz Kur'an okunabilir. 51 Fahreddin Razi'nin İmam Şafii'nin hükmüne getirdiği bu tahlil ikanda makul görülebilir. Müçtehidin kendi fikridir. Başkasını ilzam etmez. Fahreddin Razi'nin bu tahlili ise suresindeki abir ise bilin kelimesine mescitten geçmek manasının verilmesine dayanıyor. İmam Şafii'nin anlayışı böyledir. Ama Hanefilere göre de bizce de doğrusu budur. Buradaki ifadenin manası yolcu, misafirdir. 52 ayetteki Namaza yaklaşmayın ifadesini Şafii namaz kılınan yere mescide yaklaşmayın manasını. 50 Tefsiri Taberi 27 205, Meftahul Gaib 899. 5 agye 52 Meftahul Gaib 3 331, Tefsiriye Bisul 3 332, Meftah'in kenarında. Tevil ederek Onu alıp mescitten geçmeye vermiştir. O halde ihtimal anlamlı olan bir ayet delil getirilemez. Kaidesini hatırlarsak Fahrettin Razi'nin bu izahına Şafii mezhebine göre makul olabilir diye bakılabilir. Ancak Razi bu tahlilden sonra kendine şu soruyu sorar: O halde cünüp olan bir kimsenin teşbih çekip istiğfar etmesi de caiz olmamalı mıdır? Buna verdiği cevap tatmin edici değildir. Kur'an okuyma kilezik retmeyi birbirinden ayırmaya çalışıyor. Ama başarılı sayılmaz, İbn Hazm'ın Kur'an'ı okumak ile zikretmeyi birbirinden ayıranlara, verdiği cevabı yukarıda zikrettik, de gerekirse biz de temas edeceğiz. İki önemli husus, bu ayeti kerime hakkında iki noktaya dikkati çekmek istiyoruz. Birincisi, Vakıa Suresinin 78-79. ayetlerinin nüzul sebebinin, siyak ve sibakını, John Text, göz önünde bulundurmak gerekir. Haberi ve Fahrettin Razı buna değinmişlerdir, 53 putperestler Kur'an'ın, Muhammed'e cinler veya şeytanlar tarafından getirildiğini ve onu aslında kendisinin uydurduğunu iddia ettiler, bu iddiaya red için, bu ayetler nazil olmuştur, Yüce Allah, Kur'an'da şöyle buyuruyor, hayır, yıldızların yerleri üzerine yemin ederim, ve doğrusu bunun ne büyük bir yemin olduğunu bir bilseniz, doğrusu, o saklı bir yazımda bulunan saygın bir okumadır. Ona ancak karındırılmış olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmidir, 54. 53 tefsiri Taberi 27 205, Meftahul Gaib 899. 54 Vakıa 56 75 80. Bu ayetler putperestlerin iddialarının açıkça reddedilmesinden başka bir şey değildir. Bu ayetler hakkında İmam Malik şöyle der, arındırılmış olanlardan başkası Kur'an'a dokunamaz ayeti hakkında işittiğim en güzel söz ve tefsir, onun abese süresindeki şu ayetle aynı manada olduğuna ilişkindir, dileyen onu hatırlar, o şerefli, yüceltilmiş, arınmış elerdir. İyi kimselerin, saygıdeğer yazarların elleriyle yazılmıştır, 55 Vakıa suresinin 79. ayetindeki arındırılmış olanların, ABS suresinde arınma ile vasıflanan melekler oldukları ifade edilmiştir. 5-6 Vakıa suresindeki ona dokunamaz ifadesinin manası, onu indiremez ve ancak arındırılmış olanlar ifadesinin manası da meleklerin elçilerinden peygamberlerin elçilerine indirilmiş olduğu şeklinde anlaşılmıştır. 57 bu manayı söyleyenler çoğunluktadır. Ayeti kerimenin muhtevası ve manasından da burada geçen Kur'an ile elimizdeki musafın kastedilmediği apaçık ortadadır. Bütün tefsirler ve izahlar bir yönde olduğu gibi, ayrıca Fahrettin Razi bunu tercih ettiğini belirtmektedir. 58. Bir gün derste bu ayeti kerime izah ederken şöyle dedim: Bu ayette saklı ve gizli bir kitap olan Kur'an-ı Kerim deniyor. Şimdi biz elimizdeki musafı görmüyor muyuz? Ona dokunmuyor muyuz? Elimizdeki Musarif'in saklı ve gizli bir kitap. 55ABS 80 12 16. 56 Kurtubi Tefsiri 17 225. 57 agye, 58 Mefatuhul Gayb 8 102. Olduğunu ve onu görmediğimizi, ona dokunamadığımızı iddia edebilir miyiz? Yalnız biz Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlar da onu görüyor ve ona dokunuyor. Bunu inkar etmeye imkan yoktur. İnkar eden olursa, onu ahkam-ı ile mükellef tutmamak gerekir. O halde ayetteki Kur'an, Yüce Allah katında ve levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim olup ona Allah'ın izni ve emriyle melekler ulaşabilirler. Ayetin elimizdeki Kur'an'ı tutmakla ilgisi bulunmamaktadır. İkinci önemli husus şudur. Bu konuya başka birinin değindiğine rastlamadım. Vaka Suresi Mekke-i Mükerreme'den nazil olmuştur. Oysa abdest ve gusul ayeti Maide Suresi'nde olup Medine-i azil nazil olmuştur. 59 Vaka Suresi'nde geçen mutahharan arındırılmış olanlardan abdest almanın ve yıkanmanın şartı olduğu anlamını çıkarmak ve burada bir arınma olduğunu iddia etmek tarihi hakikate de aykırıdır. Böyle bir iddia ileri sürmek için, Vakıa suresinin nüzulünden sonra heze, peygamber ve sahabenin Kur'an'ı abdest aldıktan sonra tuttuklarını tespit etmek şarttır. Eğer, Maide suresindeki abdest ve yıkanma ayeti nazil olduktan sonra Kur'an'ı tutma işi de hükme bağlanmış olabilir, denirse şöyle cevap verilebilir, Maide suresindeki abdest ve yıkanma ayeti yalnız namazı hasredilmiştir. Namaz dışında herhangi bir şeyi içine almaz ve alacak surette umumi bir hükümde ihtiva etmez. 59 kurtubi Tefsiri, 17, 192 Maide suresinin son nazil olan sure olduğunu Kadı Beyzavi naklediyor. 1, 325, İstanbul, 1285'e, Kur'an ve hadise anlamada iki yol, İmam, Müçtehit ve alimlerin Kur'an-ı Kerim'i tefsir edip anlarken iki yol takip ettiklerini müşahede etmekteyiz. Bunlardan biri ayeti bulunduğu yere, önceki ve sonraki ayetlerin durumuna göre mutlak ve genel bir şekilde anlamaya çalışmalarıdır. Aslında ayetin bu şekilde anlaşılmasına onun nüzul sebebi de yardımcı olmaktadır. Bu türlü elde edilen mana, her zaman geçerli olacak bir manıdır. İkinci olarak imam. Düşünür ve alimler kendi bilgi, kültür, tecrübe ve mensup oldukları, benimsedikleri mezhef ve fikirlerin ışığı altında ve tesirin duayet veya hadise yönlendirici manalar vermektedirler. Burada onların ilmi yünerleri, bilgi seviyeleri, düşünme ve muhakeme kabiliyetleri ile tercih ettikleri mezhef ve fikirleri ortaya koymaktadırlar. İşte bu ikinci yol ile birinci yolu birbirinden ayırmamız lazımdır. Bu çok zor bir iştir, bunu yapabildiğimiz takdirde şu ortaya çıkacaktır, Kur'an ve hadise neler vardır, İmam ve düşünürler bunlara neler getirmişlerdir, kendi zamanlarına, bölgelerine, içinde bulundukları toplumlara göre nasıl anlamış veya anlamak zorunda kalmışlardır, bunları iyi incelemek gereklidir, sayısız alim ve müçtehit gelip geçmiştir, bir mesele hakkında, bir ayet veya hadise anlamada çok değişik manalar ve fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu fikir serbestliği İslam'a canlılık vermiş, hareket kabiliyeti ve dinamiklik kazandırmıştır. İşte onların bu değişik yorumları İslam dini kültürünü meydana getirmiştir. Ama İslam'ı anlamak için, her zaman asıl kaynak olan Kur'an'a gitmek dinin ortaya koyduğu bir zorunluluktur. Bizim de yapmaya çalıştığımız, İmam ve müçtehitlerin fikirlerine muttali olup, Kur'an ve hadisi mutlak surette anlamaktır. Onların fikirlerini bileceğiz, ama onların tesirinde kalmayacağız ve onların dediklerini tekrarlamayacağız. Bu herkesin yapacağı bir görev değildir. Ancak mesleklerinde ilerlemiş ve söz sahibi olmuş kimseler kendi mesleklerinde fikirleri sürebilirler kendini bu işe samimiyetle ve Allah rızası için verenlerin çoğalması ile ve onlara yardımcı olmakla bugünün Müslümanları İslam'ı her yönden tatbik etmeyi öğrenebilir, bütünlük içinde kamil birer Müslüman olurlar, açıkladığımız, bu ikinci yolun başka bir yönü şudur, herhangi bir imam, müçtehit veya alim, uğraştığı, Aklına gelen ya da kendisine sorulan bir mesele hakkında fikir yürütürken, eğer Kur'an-ı Kerim'den bir tutamak elde etmek istiyorsa Kur'an-ı Kerim'i inceler, orada fikrini destekleyecek veya kendisine ışık tutacak bir kelime, cümle veya ibare ile karşılaşabilir. Böylece fikrini Kur'an-ı Kerim'e dayanarak geliştirir ve ortaya koyar. Eskiler bunu çok yapmışlardır. Şimdi de uğraşanlar bulunmaktadır. Aslında ayette, Onların anladıkları veya anlamak istedikleri mananın kastedildiğini söylemek bazen mümkün olsa bile her zaman o manaya da ihtimal verilmeyebilir. Bu şekilde istinbat edilen çok hükümler vardır. Bir iki misal vermek istiyorum. Kevser suresindeki Venhar emri kurban kesmenin vacip olduğuna delil getirilir. Oysa bu sure Mekke'de nazil olmuş, kurban kesmek istemediğine de hüküm giymiştir. Arada ilgi yoktur. Ama Venar emlerinin kökü olan kelime, hayvan ve deve boğaz zamak anlamına geldiği için böylece sözlük manası bakımından bir ilgi kurulmuştur. Yoksa şeri bir alaka bulunmamaktadır. Bunun için büyük bilginlerin bir kısmı bu ayete delil getirmez. Aynı şekilde üzerinde durduğumuz Vaka Suresinin 79. ayeti de böyledir. Ayetin manasını yukarıda açıkladık. Ayette hem Kur'an deniyor hem de ona dokunamazlar, deniyor diye bu ayete dayanarak elimizde mevcut olan Musaf'a dokunulamaz hükmünü verenler olmuştur. Bundan titizlikle kaçınanlar da bulunmuştur. Çünkü böyle durumlarda ileri sürülen hüküm, zorunlu ve uygulanması gereken bir hüküm olmayabilir ve böylece hükmün yerine getirilmesi kesinlik ifade etmeyeceği için itirazlara sebep olur. Ama bir fikir, tavsiye ve ihtimal olarak ileri sürülürse ve yapmayanı suçlamak söz konusu olmazsa, böyle bir durumda fikri ileri süren de ağır bir sorumluluk yüklenmez. Başkasını, yapmadığı takdirde suçlu çıkarmak için kuvvetli bir delile ihtiyaç vardır. Mesela ayet çok açık manalı olmalıdır veya herkes ya da büyük imamların bir kısmının öyle anlamış olmaları gerekir. Üçüncü bir misal Deniz'e suresinin 43. ayetinde geçen abir ise bilin ibaresidir. Bu ifade de, yolcuma nasıl açık olduğu halde, bazılarının ve İmam Şafii'nin mescitten geçmek anlamını vermesi bunun gibidir. Cünüp olan bir kimsenin mecbur kalmayınca mescitten geçmemesi tavsiye edilebilir. Ama buna caiz değildir demek, geçenin günah işlediğini söylemektir. Bir kimseyi. Günah işlemekle suçlamak büyük bir şeydir. Acaba elimizdeki delil buna kâfi midir ve konuyla doğrudan bir ilişkisi var mıdır? O halde bu, ayete dışarıdan verilen bir mana oluyor. Bütün bunlar, müçtehit ve alimlerin kendi yaşadıkları zamanın şartlarına göre yürüttükleri fikirler ve yine fikir yürütecekleri içtihat yapma sahalarıdır. Sonuç olarak Vakıa Suresindeki ayet, Kur'an'a abdestsiz veya cünüp olarak dokunulamaz, manasında değildir ve ondan böyle bir hüküm çıkarılamaz. Kur'an'ın güsülsüz ve abdestsiz tutulmasının yasak olduğuna dair bir ifade Kur'an'da yoktur. Buna göre cünüp, hayızlı ve abdestsiz kimseler Kur'an'ı tutabilir ve okuyabilir. Bunda bir hürmetsizlik, saygısızlık düşünmek küfür sayılır. Çünkü hakaret kabul edilir. Hakaret, küfrün neticesidir. Aslında küfür, inkar etmek veya kabul etmemektir. Hadisler üzerinde yaptığımız araştırmalarda da aynı hükme vardık. İnşallah onu da yayınlarız. Günümüzün hayat şartlarında çalışanların, Kur'an kurslarındaki kız öğrenci ve kadın öğretmenlerin, İmam Hatip okullarında okuyanların, ortaokul ve liselerdeki din derslerine girenlerin, İlahiyat fakültelerindeki öğrencilerin ve en nihayetinde her Müslümanın Kur'an okumasını kesindiğini bir hüküm ve delile dayanmadan haram saymak, doğrusu Kur'an'ı yasaklamaktan başka bir şey sayılmamalıdır. Kur'an'ı yasaklamayı hiçbir Müslüman düşünemeyeceğine göre, Kur'an'ı her zaman ve her durumda okumak, Kur'an'ın genel oku emrine uymaktır. O halde herkes, gönül rahatlığı ile ve Yüce Allah'ın oku. Emrini yerine getirmek üzere, her durumda ve her fırsatta Kur'an-ı Kerim'i okusun, anlasın ve anladığını uygulasın ve yaşasın. Bundan daha büyük bir sevap olmaz. Çünkü Kur'an'ın söylediğini yapmak, Kur'an'ın gayesidir ve ibadetlerin en büyüğüdür. Bunu kısıtlamak Kur'an-ı Kerim'in okulmasını yasaklamak olur. Allah Kur'an'ı okuyup anlayanlardan ve ona uyanlardan eylesin. Kur'an-ı Kerim'de cezaları kubat, İslam'ı tarihin içinden çıkarıp zamanımıza göre anlamak gerektiğini kabul edenler İslam'ı inanç ve amel bütünlüğü içinde yaşanır hale getirmeyi amaç edinirler. Bu düşünürler, bunun yeni bir anlayış içine girmek için niyet etmek ve çaba sarf etmek suretiyle mümkün olacağını savunmuşlardır. Bunlar, İki asırdan beri bazı fikir ve yöntemleri uygulamaya koymaya çalışmışlarsa da halktan ve idarecilerden yeteri derecede destek görmediklerinden veya ortaya attıkları bazı çözümlerin cüzi olmasından dolayı başarı sağlanamadığı ortadadır. Asırlar sonra bugün İslam dünyası hala bir başlangıç noktası tespit edememiş ve işe nereden başlanacağı hususunda bir karara varamamış görülmektedir. Güzel şeyler söylenmiş. Ama bir sistem haline konmamış, tahlil ve, 10 Haziran 1994, Ankara, teşhiste temellere inilip temeller sarsılmamış, hesaba çekilmemiş, kontrole tabi tutmamış ve yeniden temellendirilmeye gidilmemiştir. Şimdi burada benim ortaya koymaya çalışacağım herhangi bir yorum, öncekilerden farklı olsa bile, 14 asırdan beri kabul edilmiş ve uygulanmış temelleri sarsmadan ve onları hesaba çekmeden, diğer bir değişle yeni bir temellendirmeye gitmeden işe başlamanın geçerliği, kabule ve uygulama yaşayan olacağını düşünmenin aşırı iyimserlik olacağına kanayım. Bu nasıl yapılır? Eksikte olsa, bu hususta bazı makalelerim vardır. Bunun üzerinde durup nasıl yapılabileceğine dair bir plan yapmak gerekir. Aşağıda bununla ilgili birkaç ilkeyi belirtmeye gayret edeceğim. Kur'an-ı Kerim'deki cezalar üzerinde derinlemesine ve kapsamlı bir inceleme yapmaya geniş imkan ve zaman ayırmak gerekir. Bu hususta kitaplar yazılsa da, fiiliyata dökülmesi için, önermeye çalışacağım yöntem uygulanmadığı takdirde, bu kitapları okuyanların bir kısmı, İçlerindeki fikirleri benimserken, bir kısmı da reddedip çekimsel kalabilecektir. Bu durumda cezalar hususunda şunları söyleyebilirim. 1- Kur'an-ı Kerim'in temel felsefesinde fiili cezaları ancak devlet verebilir. Fertlerin ceza verme hakları yoktur. Çünkü Kur'an devlet dinidir, devleti esas alır, fertler arasındaki fitneye ve teröre, karışıklıca, her cumaca asla izin vermez. Toplum düzeninde merkezi otorite devlettir. 2- Ceza, suç veya günah işlemeyi önlemek içindir. Cezanın bir amacı vardır, cezanın amacı ceza, vermek değildir. Yanlışların önüne geçmek için çeşitli yollardan bir tanesi de cezadır. 3- Kur'an-ı Kerim'de işlenen bir yanlışın iki yönü bulunur. Biri dünyayı, öbürü ahireti ilgilendirir. Dünyadakine suç diyelim. Ahireti ilgilendiren kısmına günah diyelim, dünyada suça ceza verilir, bu devleti ilgilendirir, toplumun hakkıdır. Bundan maksat, bu suçun yayılmasını, yaygınlaşmasını, fitneye sebep olmasını önlemektir. Bir kimse bir suçun cezasını dünyada çekse de, ahiretteki günahın cezasından kurtulamaz, ahiretteki cezasından kurtulması için tövbe etmesi lazımdır. Saha benim basit ve sahnelişçileri bunu yanlış anlamışlardır. İnsanların dünyada ceza gördükleri zaman ahiretteki azaptan kurtulacaklarını zannetmişlerdir. Dünyada ceza görse de ahiretteki azaptan kurtulması için tövbe etmesi şarttır. O halde dünyada ceza görmeden tövbe eden bir kimse ahiretteki azaptan kurtulur. Ama ileri gelen büyük sahabe bu felsefeyi anlamıştı. Zina eden biri, Heze, Ebu Bekir'e gelip zina ettiğini söylüyor. Heze, Ebu Bekir bunu başkasına söyledin mi, diyor. Adam, hayır, diyor. Heze, Ebu Bekir, öyleyse git, tövbe et, fetvasını veriyor ve ona ceza vermiyor. 4. Kur'an-ı Kerim'deki cezalar, olmazsa olmaz kaidesine göredir. Bu şu demektir, bir suçun önlenebilmesi, ancak böyle bir ceza ile mümkün ise ve gerekli görülüyorsa, o zaman o ceza verilir. Bunun takdiri ve uygulaması da hakime aittir. Ancak ferdin hakkı ile ilgili ise, ferdin talebi gerekir. Burada bunun daha fazla izahına gerek yoktur. 5- Fertler de toplumun nizamından sorumludur. Ancak onların sorumluluğu devlet gibi yaptırım sorumluluğu değil vicdane ve ahlaki bir sorumluluktur. Bunun başında. Toplumun düzeni için devlete yardımcı olmak ve devletten talepte bulunmak gelir. Burada Müslümanların yanlış bir anlayışını açıklamak gerekmektedir. Müslümanlar, nasıl ki yaptıkları suçun cezasını dünyada çekmekle ahiretteki azaptan kurtulacaklarını sanıyorlarsa, günah işleyen birinin de cezalandırılmasını istemenin dini bir farz olduğuna inanmaktadırlar. Bu yanlış bir inanıştır. Devlet ceza vermezse, Kendisinin ceza vermesi gerektiğine inanır ve ceza vermediği zaman kendisini suçlu ve günahkar sayar. Bu kimselere öncelikle kendisinin hiçbir surette ceza verme hakkı olmadıcının anlatılması dini öğretinin gereğidir. Bu kişiler, ceza vermedikleri zaman günaha girmediklerini de bilmelidirler. 6-5 gün önce 50'li yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir yüksek mühendis beni ziyarete geldi. Din hususunda anlattıklarından birisi de idi: bir gün akrabası olan bir genç kendisinden yardım teyibinde bulunmak üzere dairesine gelmiş ve o da gence çayı ikram etmek istemiş. Genç ona, sen namaz kılmıyorsun, çayın içilmez ve en doğrusu seni öldürmek gerekir, hocalarımız bize böyle anlatıyorlar, deyince gence yardım etmeden nezaketle onu koymuş. Namaz ve oruç farz ibadetler oldukları için bunları terk edenlerin kafir ve mürtet olduğunu ilk iddia edenler heze Aliye isyan eden haricilerdir. Mutezile akılcı olmakla meşhur oldukları halde haricilerin bu fikirlerini pek küçük bir farkla kabul eder ve dinden çıkar ama kafir olmaz şeklinde bir nazariyi ortaya atarlar. Ebu Hanife'ye göre dinden de çıkmaz. Ama haricilere huiyâ Şafiiler ve Hanbeliler Namaz kılmayanların kafir ve murted olduğunu kabul ederler, öldürülmesine fetva verirler. Haricilerin, mutezilenin, şafiilerin ve hambelilerin Kur'an'dan ve hadisten bir delilleri yoktur. Çok eski müçtehitlerden gelen böyle yanlış, dayanıyor olmayan fikirleri, esaslı bir incelemeye tabi tutarak reddetmek ve çürütmek gerekmektedir. Bunun için meseleleri temelden ele almak Kur'an'a gitmekle olur. Bunları Diyanet vasıtasıyla bütün millete ilmi ve dini bir üsulpla anlatmaktan başka çare göremiyorum. Bu ıslah Diyanetten başlamakla başarıya ulaşır. Bunu Diyanet ile ilgili raporumda açıkladım. 7- Zaman zaman gazetelerde yazıyor. Bir kız bir erkekle kaçıyor, evlenecekler veya evlenmişler. Kızın ailesi kızı alıyor, aile muhakemesinde ölüme mahkum ediyor ve öldürüyor. Kur'an'da olmayıp fıkıhta olan rejimin şartlarını bile karşılamayan böyle bir öldürmenin neticesinde ne olup bittiğine dair herhangi bir hükümet mahkemesinde bir işleme yapıldığını hiç duymadım. Bu gibi cinayetlerin yanı sıra katillerin öldürülmesi gibi uygulamalar da hatırlanmalıdır. Yukarıda söylediğimiz gibi, hiçbir fert, isterse aile fertleri beraber olsun, devletin dışında ceza verme hakkına sahip değildir. Din, Devletten başkasına cezalandırma hakkı vermez. 8. Kur'an'da zikredilen cezaları sahalara ayırarak sınıflamak gerekmektedir. Öncelikle bunları üçe ayırmak mümkündür. A. Ferdin hakkına tecavüz. B. Toplumun hakkına tecavüz. C. İkisinden mürekkep olan haklara tecavüz. Sonra bunları hukukla, siyasette ve sosyal düzeyle ilgili olarak incelemeyi almak gerekir. 9. Ferdin hakkına tecavüz sayılan suçlarda bile mağdur taraf ceza verme hakkına sahip olmayıp hakkını devlet yoluyla almak zorundadır. Bu hususta devletin ve mahkemelerin elbette Adilan'e davranmaları zorunludur. Vurgulanması gereken husus şudur ki, Adilan'e davranılmadığı hallerde bile Ferdin kendisinin ceza vermesi dini bakımdan söz konusu olamaz. Kişi devletin yanlışını devletin kendisine düzelttirmek imkanını arayacaktır ve bundan başka çıkar yolu yoktur. 10- Kamuya ait suçlarda ceza verme hakkı devletindir. Devlet isterse ceza verir, isterse vermez. Toplumun düzeninden o sorumludur. Ancak bütün işleri de devletin isteğine ve takdirine bırakmak doğru olmaz. Devletin hangi suça karşı nasıl davranması gerektiği kanunlara bağlanmalıdır. Değindiğimiz gibi, vatandaş da toplumun nizamını korumadı devlete yardımcı olacak ve toplum nizamındaki aksaklıklar hususunda ona şikayette bulunabilecektir ve bu onun hakkı olacaktır. 11- Nasıl ki fert, dini bir farzı yerine getirmediği zaman veya bir günah işlediği zaman dinden çıkmıyorsa, devlette de herhangi bir cezayı vermediği zaman, dine karşı gelmiş, dini inkar etmiş olmaz. Kur'an'ın öngördüğü cezaların veya gerekli kıldığı hükümlerin tümünün birden bir anda bir toplumda infaz edilmesi gerekli sayılmamalıdır. Bir toplumda infaz edilmeyen bir ceza veya hüküm, başka bir toplumda infaz edilme imkanı bulabilir. Çünkü orada şartı tahakkuk etmiştir. Başka bir zamanda da öteki toplumda şartlar sağlanır ve infaz edilir. Böylece İslam bütün toplumlara şartlarına göre hitap eder. Bu. İslam'ın uygulanmasının umumiliğini ve her toplum için geçerliliğini ifade eden en önemli ilkedir. Bir anda uygulanabilenler uygulanır, uygulanamayanlar başka bir zamanda uygulanma imkanı bulabilir. Bu, İslam'a bir eksiklik getirmez. Ancak, bu ilkeyi İslam'ın ferdi hükümlerine de uygulamak, bazı sakıncalar doğurabilir. Biz, burada cezalardan bahsettiğimiz için ve bu da devlete ait olduğu için, bu ilkenin bu hususa uygulanabilirliği üzerinde durulmaktadır. Mesela ferdi farzlarda bir gevşeklik ve aldırmazlık meydana getirme tehlikesi bulunabilir. Günde beş vakit namazı ele alalım ve bu ilkeye uygulayalım. Namaz kılma imkanı olan bir kimsenin, namazı kılmama mazereti olamaz. Ama kılma imkanı olmayan bir kişinin başka bir zamanda kılma imkanı doğunca onu kılar. Görüldüğü gibi bu ilkeyi anlaşılırsa, her konuda geçerli bir ilke olma durumunu korur ve her fert, her devlet imkanlarını doğru değerlendirdiği zaman, nizam içinde mutluluğa kavuşur. 12- Kur'an'daki cezalardan bir ikisine değinmek ve istiyorum. A- Kur'an'da hırsızlık yapanın elini kesin, mealinde bir ayet bulunduğunu herkes biliyor. Uzun münakaşasına girmeden şimdi getirebileceğim iki yorum bulunmaktadır. Hırsızlık Ferdin hakkına tecavüzdür. Nasıl önlenir? Çalınan mal yerine konunca ferdin hakkı düşer. Kamu malından hırsızlığı da devlet değerlendirir. Hırsızlık yeniden tanımlanmaya da muhtaçtır. İyi, el kesmenin de fıkıhta bir nisaba olduğuna göre bu misap yeniden değerlendirilir. Mesela elin kesilmesini gerektirecek değerde bir hırsızlık olmalı, diğer deyimle elin kesilmesine demelidir. İyi, el kesmek Olmazsa olmaz kaidesine uyularak el kesilmediği takdirde hırsızlığın önüne geçilemeyeceği şeklinde bir yargıya varmak gerekmelidir. El kesmeden de hırsızlık önlenebilecekse gerekli bütün önlemler alınmalıdır. Burada hakim devlet son çare olarak el kesilmesine karar verebilir. Bu ona Kur'an'ın verdiği bir izindir. Herhangi bir şüpheyle cezaların durdurulması ilkesi bunun delili sayılmalıdır. El kesmek verilecek en son cezadır. Kur'an-ı Kerim cezaların en büyüğünü gösterir. Oraya gelinceye kadar verilecek çeşitli derecelerde cezalar devletin veya hakimin durumları inceleyip vereceği karara ve yapacağı değerlendirmeye bırakılmıştır. Allah, insana çok değer verdiği için, ona herhangi bir zarar verilmesine razı olmaz. Adam öldürenin öldürülmesi doğal olarak birbirine denktir. Ama maldan dolayı, elin kesilmesi için söylediğimiz iki şart olmalıdır, El denk bir değer veya toplumda elin kesilmesine denk düşecek zararı olmalıdır, bu durumda elin kesilmesine izin verilmiştir, dediğimiz gibi hırsızın eli kesilince ahiretteki cezadan kurtulamaz, onun için ayrıca tövbe etmesi gerekir, el kesmeyi İslam'ın uygulanmasının şiarı sayanlar, fıkıhta bilmezler. Bunu İslam'ın aleyhine kullanan düşmanlar, düşmanlıklarının gereğini yapıyorlardır. Düşmanın düşmanlığına aldanmamalıdır. B, Kur'an'da kısas cezasının da şartı bulunmaktadır. Bunun da iki yönü vardır, ferdin ve varislerin hakkı, bir de kamunun hakkı ve düzeni. Bu hem hukuku, hem de sosyal düzeni ilgilendirir. Varislerin kısas sistemi hakları vardır. Ancak affedebilirler de, bunda da bir karşılık diyet isteyebilirler. O halde eskiden bir problem olmadığı gibi günümüzde de bir problem bulunmamaktadır. Kısasın gerekip gerekmeyeceği şer şartlara bağlanmıştır. Ancak öldürülenin varislerinin katili öldürmeleri asla caiz değildir. Yoksa ikinci katile kısas yapılır. Fıkhı bütün incelikleriyle bilmeyen, ilkokul seviyesinde bir ilmi halk kültürüne sahip Müslümanlar. Bunlar yüksek kademede siyasi Profesör, idareci, müftü, vaiz, esnaf, tüccar, işletmeci, öğretmen, bakkal, hammal, öğrenci, yüksek tahsili kimseler de olabilirler ile aynı din kültürü düzeyinde dine karşı olanlar, Kur'an'daki cezaları problem yapmakta ve ortalığı karıştırmaktadırlar. Ancak, toplumda bunlar çoğunlukta olduklarından büyük tedirginlik ve kaygı, yaratmaktadır. Fıkhın inceliklerini bilen, fıkhın yetmediği yerlerde problemleri akıl ve Kur'an'la ele almak isteyen gerçek ilim adamları ile bu gibi problemlerin çözülme ve ortadan kalkma imkanı vardır. Yoksa, asırlardan beri geldiği gibi gider ve İslam toplumları medeni olamazlar. Bilgisayar kullanmayı bilen bir yamyamın, Bilgisayar bilen bir yamyam olmaktan ileri gidemeyeceği ve medeni sayılmayacağı sözü bir MLT profesörüne aittir. Günümüzde son model aletleri cat eden ve kullanan bir kimse, kim olursa olsun, medeni olamaz. Tek cümleyle ile söylemek gerekirse, insanın insanlık haklarına riayet etmekle medeni olunur. Takip edilmesi gereken metot dini sorunların çözümlenebilmesine fiilen başlayabilmek için şu önerimi tartışmaya açıyorum. 1- Yapılacak herhangi bir işte önce hedefin tespit edilmesi gerekir. Aslında böyle bir tespit, gerçeği arama yöntemine aykırı düşer. Fakat, bizim burada hedef tespitinden kastımız, hedefin mahiyetini ve sonuçlarını daha önceden tespit etmek değil, bazı ipuçlarını bildiğimiz ve sezdiğimiz bir gayedir. Mesela Kur'an'ı yeniden anlamayı ele alalım. Kur'an'ın eskiden anlaşılmasının dışında yeniden anlaşılabileceğine dair bazı örnekler ve fikirler meydana çıkmıştır. Şimdi bunu sistem haline getirmek ve mesela cezalar hususunda da yeni bir anlayışa gitmeyi hedef olarak almakta ilmi metoda bir aykırılık bulunmamaktadır. Çünkü ne yapılacağı ancak araştırma ve çalışma sonunda ortaya çıkacaktır. 2- İlmi araştırmaları yönlendirecek bir kimse, hangi hedefe varmak istiyorsa, ona varabilir. Sempozyum ve ilmi toplantılarda farklı fikirler üretecek ve ortaya atacak kimselerin bulunması, varılmak istenen hedefe daha güçlü ve doğru bir şekilde varılmasını sağlar ve ulaşılan sonucun gerçekliğine ve geçerliliğine inancı kuvvetlendirir. Bundan dolayı ilmi araştırmaları idare edecek bir kimse, fikirleri istediği hedefe kanalize etme ehliyetine sahip olmalıdır. Buradaki ehliyet ilim ve ilmi davranış ehliyetidir. Yoksa, idari bir baskı olarak anlaşılmamalıdır. Diğer bir deyimle böyle ehliyetli bir kimseye idari salaiyet verilmesi, ilmi çalışmaları hem süratlendirir, hem teminat altına alır. 3- Yeni bir din anlayışına gitmek için şu şekilde bir yöntem uygulanması gerektiğine kanayım. A. Hz. Peygamberin uygulamaları ve içtihatları ele alınıp incelenmeli, farklı durumlara göre nasıl değişik hükümler verdiği, değişik uygulama ve davranışlar gösterdiği araştırılmalıdır. Burada, farklı durumlara göre hüküm ve uygulamaların değişebileceği üzerinde durulmalıdır. Bu yapılırken birini esas alıp diğerinin iptaline gidilmemeli, her birinin şartlara göre geçerli olduğu kabul edilmelidir. Toplumun değişken şartlarına göre Müslümanlığı idame ettirme imkanı ancak böyle doğar. B. Bir kadın, sahabeden Abdullah ve Mugafala, Ö60H, 679M, geliyor. şu bir çocuk doğurup, sonra çocuğu öldüren kadının durumunun ne olduğunu soruyor. Abdullah ne olacak, onun yeri, ateştir, diyor, kadın alayarak dönüp giderken, kadını geri çağırıyor ve senin durumun şu iki şeyden biri olur, kim bir kötülük işler veya kendine yazık ederse, sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ın bağışlayan ve acıyan olduğunu görür, bir ayetini okuyor, bunun üzerine kadın göz yaşlarını silerek dönüp gidiyor. Abdullah ve Mugaffal, önce sert ve şiddetli cevap vererek, kadını yaptığı işten vazgeçirmeyi düşünmüştü. Fakat kadının çok üzüldüğünü görünce, hemen fikrinden dönüp kadına umut verecek bir ayet okumuş, kadını, ye ise, üzüntüye, kapılmaktan veya bütün fıskı fücur içine düşmekten kurtarmak istemişti. 2. Burada önemli husus şudur, bir müçtehit aniden kendi fikrinden dönüp verdiği hükmü değiştirebilir. Böyle bir durumun dayandığı ilke, verilen bir hükmün doğuracağı etkilere bakılarak ve sonuçları değerlendirilerek verilmesi gerektiğidir. Bu ilki zaman, mekan ve şahıs göz önünde bulundurularak yürütülecektir. i̇bn Abbas'a, birisi gelip şöyle soruyor. Bir mümini kasten öldürenin tövbesi var mıdır? i̇bn Abbas, yoktur onun yeri ateştir, cevabını veriyor, adam gittikten sonra, orada hazır bulunanlar, İbni Abbas'a soruyorlar, sen bize tövbesi olduğunu söylerdin, bu nasıl olur, İbni Abbas diyor ki, bu adam birini öldürmeye azmetmiş, bizden fetva istiyor, sonra araştırıyorlar, İbni Abbas'ın dediği gibi çıkıyor, 3-Nesa 4, 110-2 Ahmed Reysun'i, Nazariyetul Makası, İndal İmam Şatıbi, S354, Riyad, 1981. 3. Aga'ya, Allah'a ulaşmaz, ancak ondaki ihlas ve feragatteki samimiyet Allah'a ulaşır. Tevfik Fikret'in bu manayı anlayacak kadar Arapçası olduğu gibi, Osmanlıcası da bunu anlamaya yeterdi. Bir Müslüman olarak değil, Müslüman olmayan biri olarak da olsa, Vicdanen hiç kimsenin bu şekilde alay etmesi doğru olmaz. Özellikle eti yiyenlerin kurban kesmeyi merhametsizlik gibi bir durum olarak göstermeleri hiç yakışık kalmaz. Ayrıca sözleri iyi dinleyip en güzeline uyan kullarımı da müjdele. İşte onlar Allah'ın gösterdiği do, ru yolda olanlardır. İşte onlar öz akıllılardır. 3. 3 Zümer 39 18. Olsun istiyorum deyince Allah ona nasıl bir dirilttiğini gösterdi, 2. HZ, İbrahim'in ihtiyarlığında olan oğlunu ne kadar sevdiğini insanoğlu kolayca anlar, İşte bu kadar sevdiği oğlunu kaybetmesi onu büyük bir imtihanla karşı karşıya bıraktı, bu imtihanı İbrahim kazandı, 3. husus, HZ, İbrahim'in rüyasında aldığı emir, bir vahiy olduğu için o bilgiden ve o emirden yüzde yüz emindi, kaynağının Allah olduğunu kesinlikle biliyordu, Allah'tan geldiğinin kesin olarak bilinmesi vahiyin gerçek karakteridir. Bunun için hemen o bilginin ve emrin gereğini yaptı, zire yapmamazlık edemezdi. Vahiy bilgisi peygamber için zorunlu bilgidir. Gereğini yapmakta veya yapmamakta hürriyeti yoktur. Dördüncü olarak şu söylenebilir. İnsan zorunlu olarak bir gerçeği öğrenince ve bir gerçeğin kesin bilgisine ulaşınca gereğini mutlaka aksattırmadan yapmak ve o gerçek kurunda her şeyi feda etmek gerektiğini bilir. Hele mutlak bir gerçeğin kurtarılması için insanın kendi canını bile vermesi gerektiği ve birçok kimse böyle yaptığı için gerçeklerin kurtarıldığı zaman, zaman görülmektedir. İşte kurban kesmek sadece bir et ve ziyafet meselesi değil. İnsanın hakikat uğruna neleri feda etmesi lazım geldiğinin bir simgesidir. Tevfik Fikret'in dediği gibi gök kan istiyor şeklinde anlaşılmamalıdır. Kurbanla böyle alay etmesini ben hiç anlayamıyorum. Çünkü Kur'an'a göre kurbanın eti ve kanı, 2 Bakara 2, 260, Zere kadar şirk ve Allah'a ortak koşma, insanın dağlar kadar ibadetini bir anda eritir, berhava eder ve toz dumana karıştırır. Şirksiz yapılan zerre kadar ibadet insanı kurtarır. Fakat zerre kadar şirk insanı helak eder. Bu kimselerin ibadetleri kendisini kurtaramaz. İslam'daki kurban kesme geleneğini nasıl? Kur'an'da şöyledir. İbrahim peygamberin önceleri oğlu olmaz. Sonra cariyesi hacerden bir oğlu olur. Çocuk yürümeye başlayınca, Hz, İbrahim rüyasında oğlunun boğazlanması gerektiğini görür. Uyanınca bunu oğluna söyler oğlu da, babacığım, sana ne emrediliyorsa onu yap, ben inşallah sabırlı olacağım, der, İbrahim de oğlunu yüzüstü yatırıp boğazlamaya hazırlanırken, ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin, artık yeter, kalk, bizi iyi davranacakları böyle ödüllendiririz diye bir ses işitir, bir şüphesiz bu apaçık bir imtihan idi, bunun üzerine Allah, ona büyük bir kurbanlık gönderir ve kurban kesmeyi sonra gelecek nesillere bir gelenek olarak bırakır. Kur'an'daki asıl kıssa budur ve bu kadardır. Bunun üzerinde bir iki noktaya değinmek istiyorum. Hz. İbrahim'in böyle bir imtihana tabi tutulmasını, onun Allah'tan ölüleri nasıl dirilktiğini kendisine göstermesini istemesine bağlıyorum. O, Allah'ı denedi ve Allah da onu denedi. İbrahim, ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster, de bulununca, Allah da ona, inanmıyor musun, diye sordu. İbrahim, inanıyorum ama gönlüm daha yatkın ve mutmayın. Bir saffat 37, 103, 105, aldırış etmemeleri, doğruca mezara gitmeleri, orada anı dillere Türkçe ile tövbe etmeleri ve Allah'tan ölüleri için af dilemeleridir. Allah Türkçe anlar ve onlar da böylece çok daha dini bir iş yapmış olurlar. Bazı kimseler de, imamları ve hafızları arabalarını alıp mezara götürür, onlara orada Kur'an okutur ve dua ettirir, böylece ölüsüne karşı dini bir görev yaptığını sanır. Bu da yanlıştır ve caiz değildir. Kur'an okuyucularında kötü ve dini olmayan bir duruma düşmekten kendilerini kurtarmaları gerekir. Kur'an Ölülere okunmak için gelmemiştir. Bazıları dağıtım hazırlarlar ve kendilerine gelenlere onu hazır elbise gibi satarlar. Bunların hiçbiri caiz değildir. Bu, Kur'an'ı gayesinden saptırmadır. Gerçek din alimleri bunu asırlardan beri söyleyip durmaktadır. Peki, bunları kabirlerde Kur'an okumaktan men etmek, Kur'an okunmasını men etmek anlamına gelmez mi? Gelmez. Bunların Kur'an okumasında dini bir fayda yoktur, ancak kendileri para kazanırlar. Kur'an, okumasalar dine bir zarar gelmez, gitsinler başka yerde para kazansınlar. Sevap ve ibadetler satılmaz, çünkü bunlar şahsidir, başkası adına ibadet edilmez. Şeyh veya veli adı takılan kimselerin mezar ve türbelerini ziyaret ederek bayramlarda veya diğer zamanlarda onlardan bereket ummak ve onların Allah katında yüksek mertebede olduklarına inanarak onların vasıtasıyla Allah'a dilek ve dua ulaştırmak, onların türbelerinde onlardan yardım dilemek Kuran'ın açık ifadesiyle putperestlik ve küfürdür. Dağıtması gerekmez. Kurban eti kendisine getirilen kimsenin. Kendisi kesmiş de olsa, zengin de olsa, eti almayı reddetmesi, İslam'a ve İslam'ın dini nezaketine aykırı olur, alır, ihtiyacı yoksa, başkasına verir. Dini bayramlarda mezarlar ziyaret edilir. Herkes anasını, babasını, karısını, kocasını, oğlunu, kızını, hocasını ziyaret eder. Onların toprak altında olduklarını görür ve düşünür. Kalbi yufkalanır ve Allah'a inancı artar, o anda onların affını Allah'tan diler ve Allah da onları affeder. Dünya hırsına, malına olan tamahı bir an bile olsa azalır, İnsan ilişkilerinde daha iyi düşünmeye başlar. Kabirlerin üzeri temizlenir, çiçekler ekilir, böylece kabirler bile göreni neşelendirir hale gelmiş olur. Ancak, özellikle büyük şehirlerdeki mezarlıklarda Kur'an okuyucular türer. Bunlar gelen ziyaretçileri rencide eder, ölülerine Kur'an okuyup onlardan para alırlar. İşte bu İslam'a aykırıdır. Bu şu demektir: Kur'an okumak sevaptır. Kur'an okuyan da elde ettiği bu sevabı para karşılığında kendisine gelen adama satmaktadır. Böylece Kur'an ticari bir meta dönüştürülmektedir. Kur'an'da Allah diyor ki ayetlerimi satmayın ve satışa çıkarmayın. Allah'ın emrine karşı yapılan bu iş. Dinen caiz değildir. Sonra Kur'an okumak sevaptır ama bu, her Kur'an okuyanın sevap kazandığı anlamına gelmez. Gayesi okuduğu Kur'an'ı satmak ve para kazanmak olan bir kimsenin bundan sevap kazanması mümkün değildir. Kur'an'ı anlamak ve uygulamak gayesiyle okumak sevaptır. Sayın kabir ziyaretçilerinden ricam, bunlara hiç, monotonluktan, tek düzelikten ve ruhi bunalımlardan kurtarır. Özellikle bayramlarda yapılan büyük temizlik ve bayram hazırlığı, düşünülmeye decer ve İslam'ın temizliğe verdiği büyük önemin bir görüntüsüdür. Kurban bayramında kurban kesmek, adı üzerinde Allah'a yaklaşmak için yapılan önemli bir görevdir. Bayram kuru bir buluşma ve ayaküstü konuşup tanışıp, barışmayla tam manasını bulmaz. Oturup sohbet ettikten sonra bir de bayram yemeği yemek ve yemekte et olmasını temin içinde kurban kesilmesi gerekli olmuştur. Bütün mahalle halkını bir araya getirip büyük bir şölen yapmak zor olduğu için bir araya gelip ziyafete katılamayacak kimselere, komşulara baş yemeğin esası olan eti götürüp vermek dini bir görev sayılmıştır. Burada önemli husus, kurban etinin herkese verilmesinin gerekli görülmesidir. Et Kurban kesene de verilir, kesmeyene de daha çok verilir, Müslüman olana da verilir, başka dinden olanlara da, böylece bütün insanlara kurban eti dağıtılır. Kurban etinin ne kadarının dağıtılacağına dair ölçü, toplumun ve komşuların ihtiyacına göredir. Hepsi dağıtılabilir, üçte ikisi dağıtılabilir. Ancak da oranı üçte birden aşağı düşmemelidir. Bazı kalabalık aileler vardır ve kurban kesmeleri dinen gerekmediği halde yine de kurban keserler. Onların, kendi aile kalabalıklarını göz önünde bulundurarak et dağıtma imkanları hiç olmayabilir. Onların et, Ramazan ve kurban bayramlarının önemli özellikleri, beşikten döşeye kadar, yani bebeklerden kötürüm, Yatalak hastalara kadar Allah onlara acil şifalar versin herkese şamil olması ve herkesin bayrama iştirak etmesi ve ettirilmesidir. Böylece bayram en bedbaht insanlara bile sevinç ve neşe vermeyi amaçlar. Aslında İslam dini, insanın her gününün böyle neşeli ve sevinçli olmasını amaçlar. Bunun için cuma günleri de birer bayram sayılır. Her gün olmasa bile, her hafta insanların bir bayram havası yaşamalarını, Neşelerini tazelemelerini ve bir araya gelerek kaynaşmalarını, konuşup tanışmalarını arzu eder. Bundan ötürü İslam, insanların üç günden fazla dargın durmalarına izin vermez, dargınlardan barışmak için ilk adımı atanı kutlar. Ancak, Allah'a, gizli veya açıkça düşmanlık edenlere karşı bir tutum geliştirmek insanın takdirine ait olabilir. İnsanın yalnız başına hayal kurarak neşelenmesi de mümkündür. Ancak bayramlar insanların topluluk halinde görüşerek, konuşarak, barışarak neşelenmelerini ve sevinmelerini hayata geçirmek içindir. Bir insanı neşelendirmek ve sevindirmek Allah katında çok büyük, değerli bir iştir ve büyük bir ibadettir. Allah da o insanı ahirette en sıkışık ve sıkıntılı anında sevindireceğini vadetmiştir. Bütün bir milleti bebeğinden en yaşrasına kadar harekete geçirmek Ayağa kaldırmak, kucaklaştırmak, sevindirmek yılda iki defa da olsa insanlık için, toplum için çok güzel ve iyi bir şeydir. İnsanı, Kurban Bayramı Kurban Bayramı İslam'ın kabul ettiği iki dini bayramdan biridir. Kurban, yakınlık, yakın olma, yakınlaşma anlamındaki Arapça kelime kurbiyetten türemiştir. Buna rağmen, Araplar buna Kurban Bayramı demezler. Kuşlulukta kesilen hayvan anlamında dahi eden adra Bayramı adını verirler. Kurban Bayramı kurban kesmeyi kutlamak için değildir. Bayram olduğu için kurban kesilmektedir. Bu bayramda asıl olan hac ibadetidir. Kurban kesmekte ancak haccın bazı durumlarında gerekli kılınmıştır. Haç, Mekke'nin belli yerlerinde yapılacağı için Mekke'de bulunmayan bütün Müslümanlara bulundukları yerlerde bu bayramı kutlamaları ve bayram yapmaları için iki şart koşulmuş oluyor, bu şartlardan biri, bayram namazı, diğeri ise gücü yetenin kurben kesmesidir, kesmenin doğuracağı sonuçları düşünerek bir hüküm vermek, ancak içtihatla olur ve bu gibi anlam çıkarmalara içtihat denir. Bunlar üzerinde düşünmek ve tartışma açmak gerekir, ama velveleye, gürültüye, büyük davalar peşindeymiş gibi koşuşturmaya meydan vermeden ve bunları propaganda ve medyaya kaptırmadan tabii, normal ve kendi seyri içinde harekete geçirme yoluna gitmek bence en doğru ve başarılı yol olur. Yol aldıktan sonra zaten sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkacak, halka ve aydına, idareye mal olacaktır. Burada anlattığım hususlar, yöntemin ve fiiliyete geçebilmesinin ipuçları ve nirengi noktalarından bazılarıdır. Konmuş ise de, bunlar da yeniden ele alınıp gözden geçirilmelidir. Vurgulaya geldiğimiz gibi, İslam dininin amacı insana hizmettir. Dini, insanın yararına, karına, kolayına nasıl gelecekse öyle yorumlamak gerekmektedir. Bu, din insanın heva ve hevesine uydurmak değildir. Öyle yapmak isteyenlerin karşısına aynı metoda çıkarılacaktır. Dini, insanın heva ve hevesine göre yorumlamak, insanın yararına, kârına değildir. Hem din olacak, hem kolay olacak. İşte şaşmaz ilke ve kural budur. Dini din olmaktan çıkaran bir kolaylık meşru olmadığı gibi, zor olan ve zorlaştırılan bir din de İslam dini olmaz. Bunun veciz ifadesini şöyle ortaya koymak doğrudur. İnsan din için değil, din insan içindir. İnsan din için yaratılmamış, ancak din, insanın çıkarlarını sağlamak ve güven altına almak için konmuştur. Bu ilkeyi her zaman hatırlamak gerekir. Öyle görülüyor ki, birinci problem Kur'an'ın sosyal, siyasi ve hukuki ayetleri üzerinde fikir yürütmek, içtihat etmek ve yeni yorumlara gitmektir. Bu doğru bir teşhistir ve önce içtihadı gündeme getirmek gerekir. İctihad, zorluk anlamında ceht ve güç anlamında cuhdan türeyen bir kelimedir. Buna göre, zahmet çekmeden ve güç sarf etmeden, herkesin anladığı mana ve metinden yapılan tercümeyle ulaşılan mana içtihat sayılmaz. Hırsızın ellerini kesmek şeklinde bir mana anlamak içtihat değildir. Bunu herkes, okur yazar olan, da olmayan da anlar. Ama, el kesmenin gayesinin ne olduğu, Şartları ve mahiyetinin ne olduğu gibi hükümleri çıkarmak el incelenerek yeni bir içtihat fikri akımı meydana getirilecek ve bu fikirler Diyanet vasıtası ile hutbelerle ve vaazlarla halka anlatılacaktır. Ayrıca ilahiyat fakülteleri de bunlara dair sempozyum, konferans ve kongreler tertipleyecektir. Bu suretle hem halk hem aydınlar yeniden içtihat etmeye gitmenin zorunluluğunu kavrayacaktır. Bu gerçekleşirse, geri kalan içtihat etme meselesi kolayca çözüme kavuşabilecektir. Çünkü içtihat etme ihtiyacı zorunlu olunca içtihat edebilecek müçtehitler mutlaka yetişecektir. Asırlardır, yeni müçtehitlerin yetişmemesinin sebebi ihtiyaç duyulmamasıdır. Fikirleri sürenler, içtihat etmekle suçlanıyorlardı. Günümüzde bile içtihat etmek salim ve cahil Müslümanlar ile akıllı düşmanlar tarafından suç, dinden çıkma, dini bozma olarak ilan edilmekte ve propagandası sürdürülmektedir. Önerdiğimiz metot uygulanırsa, içtihat yapanlar öne geçecek ve tasvip göreceklerdir. Sorunlar da böylece çözüme kavuşma imkanı bulacaktır. Mecellinin meşhur yüz temel kaidesinden biri de Nas, Kur'an, hadis, olan hususta içtihada izin yoktur 4 kaidesidir. Bu kaide yanlıştır. Hz. Peygamberin kendisi de dahil, bütün müçtehit ve imamlar, hakkında Nas olan konularda da içtihat etmişlerdir. Böylece içtihat iki kısma ayrılıyor. Biri Nas olan, ayet ve hadis, konularda içtihat etmek, bunları zamen, Mekan ve şahse göre anlamak, yorumlamaktır. Öbürü ise nasıl olmayan konularda içtihat etmektir. Bu iki ilkenin ve içtihadın kendilerine ait kuralları. 4. Mecelle, Kaide 14. Görüldüğü gibi şahsın durumuna ve psikolojik tavrına göre hüküm değişiyor. C. İslam'ın 2. ve 3. asrında yetişen mezhep imamlarının karşılaştıkları olaylar, Şartlar ve şahıslar çok farklı olduğundan yalnızca her bölgenin müçtehidi değil, bir bölgenin farklı müçtehitleri bile zaman, mekan ve şahsa göre değişik hükümler vermişti. Mezhepler bu dönemde teşekkül etmeye başladı ve sonraki asırlarda ise, kapalı kalıplar gibi içlerine kapanıp kaldılar. D. 3. 10. M. Asırdan beri her mezhep kendi teferruatı içinde sıkışıp kaldı. Neheze, Peygamberin ne sahabenin, ne de mezhep imamlarının metotlarını kullandılar. Sadece mezhepte keferi hükümlere ve fetvalara açıklamalar getirdiler. Bunlar, Kur'an'ı esas almadıkları gibi heze, peygamberin, sahabenin ve imamların içtihat metotlarını da kullanmamışlardır. Bunları bilmiyor değillerdi, biliyorlardı, ama yine de imamlarının sözlerini, din-i Kur'an, gibi kabul ederek açıklamakla yetindiler. İşte on bir asırlık İslam dünyasının fikir yapısı, din ve ilim anlayışı budur. İslam dünyasının, bu anlayıştan kurtulmadıkça kurtuluşa erişemeyeceği kanaatimi bir daha belirtmek istiyorum. Delilim on bir asır gibi uzun tarihi bir tecrübedir. Dört, on bir asırlık donukluğu kırıp din ve ilim zihniyetini değiştirmek, alternatif gerçekçi bir din ve ilim zihniyeti getirmek şarttır. Yukarıda anlatıldığı şekilde heze. Peygamberin, sahabenin ve imamların metot, içtihat ve kaynakları.